Merhabalar, bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve Kelile ve Dimle Yazar Beydeba Aslan Öküz ve Çakal Vaktin birinde oldukça çalışkan bir tüccar vardı. Kazanç sağlamak için gezmediği ülke kalmamıştı. Pek çok işe girmiş, çok yorulmuştu. Günlerce uykusuz kalmış, aç yatmıştı. Daha çok kazanmak için ne gerekirse yapmıştı. Aradan yıllar geçti, tüccar çok zengin oldu. Serveti padişahların hazinesinden bile daha çoktu. Bu tüccarın iki de oğlu vardı. Onları en iyi şekilde yetiştirmek istiyordu. Bu uğurda elinden geleni esirgemiyordu, ne gerekirse yapıyordu. Gel zaman git zaman tüccar yaşlandı. Saçı sakalı ağardı, beli büküldü. Çocuklarının durumu değişmişti. Bolluk içinde yaşıyorlardı. Geleceği düşünmeden ellerine geçeni harcıyorlar, eğlenceler düzenliyorlar, israf içinde yüzüyorlardı. Tüccar çocuklarının durumuna çok üzüldü. Bu gidişle bir ömür boyu elde ettiği serveti bir anda tüketecekti. Çocuklarına bir ders vermek istedi. Onları yanına çağırdı ve Servet'in önemini anlattı. ''Oğullarım'' dedi. İnsanlar için Servet'in üç anlamı vardır. Birincisi dünyada rahat etmek. Güçlü bir hazineye sahip olmakla sağlanabilir. İkincisi ün sahibi olmak. Bunu da ancak mal sağlayabilir. Üçüncüsü dünyayı ahiretin tarlası bilmek. Dünyada öte dünya için çalışmanın bir yolda mal ve mülkten geçer. Zengin insanlar dünyada inançları için eserler yaptırırlar. Bu da onların öte dünyasını aydınlatır. İşte servet bu denli önemlidir. Malı mülkü kazanmak zordur. Böylesine güç elde ettiğimiz bir şeyi kolay harcamak doğru mudur? Sizin bu durumunuz beni çok üzüyor. Siz hazır serveti rahatça harcıyorsunuz. Yerine yenisini koymuyorsunuz. Çocuklar babalarına dikkatle dinlediler. Büyük oğul söz aldı. ''Ben'' dedi babasına. ''Senin anlattığını doğru bulmuyorum. Malmük insan Allah tarafından verilir. Eğer Yüce Allah onu vermezse insanın yapabileceği bir şey yoktur. Bu konuda bir hikaye biliyorum. Tüccar büyük oğluna bu hikayeyi anlatmasını söyledi. Büyük oğul ise iki şehzade hikayesini anlatmaya başladı. İki şehzade Halep'te bir zamanlar iki oğlu olan bir padişah yaşardı. Bu padişah çok zengindi. Ama servetinin geleceği konusunda kuşkuluydu. Çünkü oğullarına güvenmiyordu. Padişah bu duruma bir çağrı aramaya başladı. Halep'te yaşayan oldukça dinler bir dervişle anlaştı. Bütün hazinesini sarayda bir mahzene gömdürdüğünü söyledi. Gerçekte bu doğru değildi. Çocuklarına ''İşte hazinen burada'' dedi. ''Ben öldükten sonra gerektiğinde bu mahzeni açarsınız, ülkenin paraya ihtiyacı olursa buradan karşılarsınız.'' Hazineye geceleri dervişin bulunduğu yere taşıdılar, derin bir kuyu kazdılar. Bütün parayı, mücevherleri buraya gömdüler. Aradan yıllar geçti. Padişah bu dünyadan göçüp gitti. Ardından derviş de ölmesin mi? Hazinenin yerini kimse bilmiyordu. Çok geçmeden şehzadeler kavgaya başladılar. Birbirlerine girdiler, kıyasıya dövüştüler. Şehzadelerden biri diğerini yendi, tahta geçti. Hazineye el sürmedi, gerektiğinde açacaktı. Tahta geçen şehzade görkenli bir yaşa içindeydi. Diğeri tacı tahtı terk etti. Sadece ahiret için çalışma düşüncesiyle kenara çekildi. Aklına o dindar adamın evine gitmek geldi. Gitti ve orada yaşamaya başladı. Günlerden bir gün kuyunun suyu çekildi. Şehzade su bulmak için kuyunun dibine indi. Kazması sert bir cisme takıldı. Merak edip baktı ki ne görsün? Babasının hazinesi. Çok sevinmişti. Şehzade durumu kimseye duyurmadı. Tahtta olan kardeşi kendisine adeta kaybetmişti. Zevk içinde yaşıyordu. Elindeki parayı harcayıp tüketmişti. Ülke yönetimi başıboş kalmıştı. Bunu fırsat bilen komşu ülkenin hükümdar saldırıya geçti. Şehzade ordu kurmak için babasının hazinesini aştırmak istedi. Aradılar, taradılar, babasının sözünü ettiği yerde bulamadılar. Hazırlıksız girilen savaşta şehzade öldürüldü. Saldıran ülkenin padişahı da bir okla vurulup ölmüştü. Bunun üzerine iki taraf anlaşma yoluna gittiler ve bir hükümdar seçmek istediler. Düşündüler, taşındılar, birçok kimseye sordular, danıştılar. Sonunda diğer şehzadeyi padişah olarak seçtiler. Tüccar oğlunu anlattığı hikaye dinledi. Bu hikayede etkileyici bir düşünce yok dedi. Tüccarın oğlu sustu çünkü babası haklıydı. Ben de haklıyım diye geçirdi içinden. Doğrusu babam haklıydı, yoksa oğlumu kestirmek zordu. Tüccar bunun üzerine Şahin ile Kuzgun arasında geçen bir hikaye hatırlattı. Başladı da onu anlatmaya. Şahin ve Kuzgun. Yıllar, belki yüzyıllar önceydi. yeşil bir orman köyünde garip bir derviş yaşardı. Gece gündüz Allah'a ibadette bulunurdu. Bir parça ekmek bulursa yer, bir yudum su bulursa içerdi. İçinde sonu gelmez istekler yoktu. Bir gün ormana gitmişti. Kalın gövdeli ağaçlar, kayaları delmiş kökler, çiçekler, kelebekler, şırıl şırıl kaynayan pınarlar... Bir yandan gizemli güzellikte kendisini yitirerek yürüyor, bir yandan da Allah ne güzel yaratmış diyerek duygularının ayaklandığını hissediyordu. Derken bir Şahin gördü. Kalın ağacın gövdesinin çevresinde dönüp duruyordu. Gelip sesler çıkarıyordu. Allah Allah, bu hayvanın bir derdi var galiba diye söylendi. Şahin'in gagasında et parçası vardı. Derviş iyice meraklandı. Kenara gizlendi, Şahin'i izlemeye başladı. Şahin bir süre ağacın çevresinde dolandı durdu. Sonunda ağaçtaki yuvaya kondu. O da ne? Derviş baktı yuvada bir gözü görmeyen, tüyleri dökülmüş bir kuzgun var. Zavallı kuzgun diye söylendi derviş. Hayvanın miskin haline çok acımıştı. Şahin yuvaya konar konmaz gagasındaki et parçasını çöplerin üzerine koydu. Kuzgun bağırıyordu. Aceleyle et parçasını da küçük lokmalara böldü. Ve teker teker kuzguna yedirmeye başladı. Derviş beyninden vurulmuşa dönmüştü. Nasıl olur diyerek şaşkınlığını belirtti. Bir gözü görmeyen miskin bir hayvana yiyeceği bir yırtıcı kuşun eliyle kendisine gönderiliyordu. Ben de oturup beklesem Allah bana yiyecek gönderir diye orada beklemeye başladı. Gece oldu vakit bir hali ilerledi. Derviş hala bekliyordu. Sabah oldu, kuşlar cıvıldaşmaya başladı. Derviş hala bekliyordu. Ne gelen vardı ne giden. Güneş ışıklarını çekti yüzünden karanlık bir perde çöktü. Ay ışıldadı, yıldızlar göğün yüzünü lacivert bir kıra dönüştürdüler. Ay sessizce çekildi neden sonra. Gün tekrar gülümsedi. Aradan kaç gün geçti bilinmez. Biz diyelim on, siz deyin yirmi gün. Derviş beklemekten bakmıştı. Açlıktan da güçsüz düşmüştü. Aklı başına geldi neden sonra. Çalışmayınca Allah hiçbir şey vermiyor insana diye düşündü. Neredeyse açlıktan ölecek gibiydi. Kalktı, yiyecek aramaya koyuldu. Tüccar öyküyü anlattı. Oğullarına bu hikayeden çıkardığı dersten söz etti. Küçük oğlu çok etkilenmişti. Öğütlerim çok güzel babacığım dedi. Ama benim bir sorum var. Kazandığımız serveti nasıl koruyacağız? Tüccar küçük oğlunun sorusunu dinledi. Bir süre düşündükten sonra kazandığımızdan fazla harcamamalıyız dedi. Doğru dedi küçük oğlan. Babası devam etti. Elde ettiğimiz serveti iyi korumalıyız. Sermayemizi daima bırakmalıyız. Harcamalarımızı karımızdan yapmalıyız. Böylece sermayemiz elimizden çıkmaz dedi küçük oğlan. Elbette dedi Tüccar. Babanın aklına bir hikaye daha geldi. Gereğinden fazla harcayan farenin hikayesiydi bu. Anlatayım mı bu hikayeyi diye soru Tüccar. Çocuklar çok iyi olur dediler. Baba hikayeyi anlatmaya başladı. Yaramaz fare. Bir zamanlar bir köyde tedbirli bir çiftçi yaşardı. Ne olur ne olmaz diyerek ekinin büyük bir kısmını saklamıştı. O yılki ikininden buğday, arpa, çavdar gibi ürünün yarısını ambara depolamıştı. Bazen kıtlık olurdu köyde. Çiftçi bunu düşünüp böyle davranmıştı. Ambarın dışarı bakan duvarında delik açılmıştı. Bunu yaramaz fare yapmıştı. Dışarı sürekli tığla kıyordu. Fare gökten yağıyor, arkası kesilmez nasıl olsa diyerek harvuru parmağı savuruyordu. Üstüne üstlük pek çok arkadaşını çağırmıştı. Ortalıkta ne kadar tembel varsa üşüşmüştü Ambar'a. Gün geldi şiddetli bir kıtlık ortaya çıktı. Bir tane buhudaya muhtaç oldu insanlar. Sadece köylüler değil farelerde kıtlığı hissettiler. Bizim çiftçi ambarına da gidip baktı. Tahıl bir hayli azalmıştı. Kahrolası fareler diyerek söylendi. Ürünü daha güvenli bir yere taşımaya başladı. Adam taşıya dursun bizim tembel fare uyuyordu bu sıra. Çiftçi Tahal'ı güvenli bir yere taşımıştı bile. Tembel fare hala derin uykudaydı. Çevresindeki çıkarcılar Tahal'ın bittiğini görünce birer birer sıvışmışlardı. Neden sonra fare uyandı? Çevresinde kimseler kalmamıştı. Katılık herkese etkiliyordu. Fare yalnız kaldığına çok sevindi. Nasıl olsa benim yiyeceğim var diye düşündü. Çok acıkmıştı. Ambar'a gitti, deliye baktı. Eskisi gibi buğday yağmıyordu delikten. Nasıl olur bir yanlışlık olmalı diyerek çok kızdı. O kızgınlıkta delikten ambara baktı. Baktı ki ne görsün bir tek tane kalmamış. Az kalsın aklını kaybediyordu. Oracığa yığılıverdi kahrolmuştu. Ben mahvoldum ben mahvoldum diyerek ağlamaya başladı. Aklı başına gelmişti ama iş işten geçmişti. Vaktiyle kendisi herkesi doyururken şimdi herkese muhtaç bir duruma düşmüştü. Açlıktan ölecek gibiydi. Pişmanlık duygusu içini kemiriyordu. Ben ne yaptım diyerek başını taştan taşa vurmaya başladı. Aradan çok geçmedi. Müsrif fare ölüp gitti bu dünyadan. Şahin Yavrusu Oldukça dik ve yüksek bir kayanın tepesi. Günlerden bir gün iki Şahin buraya yuva yaptılar. Gel zaman git zaman sevimli bir palazları oldu. Özellikle anne Şahin sevinçten çıldıracak gibiydi. Yuvalarını rengarenk tüylerle süslediler, yavrularına türlü türlü yiyecekler getirdiler. Mutluluklarını artıran bu olaya çok sevindiler. Yavru Şahin büyümeye başlamıştı. Gün geçtikçe gerçek tüylerine kavuşmuş, gagası, pençeleri gelişmişti. Kanatlarında iyiden iyiye büyüdüğünü hissediyordu. Yine günlerden bir gün anne ve baba Şahin yavruya yiyecek bulmak için uçtular. Onu yuvada yalnız bıraktılar. Yavru sıkılmıştı, kalktı, yuvanın ucuna çıktı. Kanatlarını gerdi, esnedi, çok güzel bir gün diye içinden geçirdi. Uzaklarda bulutlar, güneş ışıklarını dört bir yana salmıştı. Berrak mı berraktı gökyüzü. ''Ben de annem ve babam gibi uçamaz mıyım acaba?'' diye düşündü. Canı da çok sıkkındı, sürekli oturuyordu. Kararını vermişti. Uçacaktı. Uçmayı deneyecekti. Kanatlarını iyice gerdi, gözlerini kapadı, kendini boşluğa bıraktı. Fakat zavallı Şahin yavrusunun uçmaya gücü yetmedi. Kanatlarında kendisini taşıyacak kuvvet yoktu henüz. Bir süre çırpındı, havada sonra hızla düşmeye başladı. Panik içinde bağırıyor, çırpınıyordu. Yavru Şahin'in hızla yere doğru düştüğü sırada yerde bir başka yuvadan yavrularına yiyecek bulmak için yuvadan çıkmış olan anne çaylak yukarıdan gelen bir bağırtı işitti. Hızlı bir şey yere düşüyordu. Şahin'in pençesinden düşen bir fare olmalı diye düşündü anne çaylak. Ve koşarak yavru Şahin'in düşeceği noktaya gitti, orada durdu ve bekledi. Şahin yavrusu tam düşeceği sırada anne çaylak kanatlarını açtı. Yavruyu kanatları üzerine aldı. Fare diye beklediği şeyin bir yırtıcı kuş yavrusu olduğunu görünce şaşırdı. Yüce Allah dedi bu yavrunun ölmemesini takdir etmiş. Buna da beni araç yaptı. Bu yavru artık benim yavrumdur. Onu diğer çocuklarımla beraber büyüteceğim. Anne çaylağın düşüncesi gerçekleşti. Yavru Şahin çaylak yavrular arasında büyüyordu. Günler günleri aylar ayları kovaladı. Yavrular büyüdü. Şahin yavrusu çaylaklara bakarak kendisinin onlardan farklı olduğunu düşünüyordu. Anne çaylak, yırtıcı bir kuşun annesi olmayı kendisi için önemli bir özellik olarak görüyordu. Bu yüzden gerçeği anlatmıyordu. Fakat gün geçtikçe yavru şahin kendisinin farklı olduğunu anladı. Kalbine derin bir üzüntü kapladı. Yalnızlaştı, çevresinden iyice koptu. Anne çaylak şahine üzüntüsünün sebebini sordu. Şahin Kendimi garip bir üzüntünün kollarında hissediyorum. İzin verirseniz değişik yerler geçsem, farklı kişiler tanısam, kederimi biraz dağıtabilirim. Anne çaylak Şahin'le ayrılmayı düşündüğünü görünce şaşkına döndü. Birden beyninden vurulmuş gibi gözleri yerlerinden fırladı, ne söyleyeceğini şaşırdı. Başladı dil dökmeye. Bak yavrum, insan gurbete iki nedenle çıkabilir. Biri geçimini sağlamak, diğeri kendi ülkesine kalmayacak kadar rahatsız olmak. Çok şükür bunların hiçbiri sende yok. Sana yavrularından daha çok sevgi besliyorum. Onları yedirdiğimden fazlasını yediriyorum. Elimden başka ne gelir bilmem ki. Şahin sessizce önüne bakıyordu. Anne şahinin içinde kesin bir yardımda düşüncesi olduğunu hissetti. Ona gurbete çıkmanın tehlikeli olduğuna dair bir hikaye anlatmaya başladı. gözlü kedi. Bir zamanlar yoksul mu yoksul binine yaşardı. Miskin ve miskin bir de kedisi vardı. Kendisi yemek için doğru dürüst bir şey bulamayan nine kedisine artıklarını veriyordu. Ciğer, et, ekmek, işkembe gibi yiyecekleri kedi rüyasında bile göremezdi yoksa. Bazen bir fare yakalıyor kendisini şanslı görüyordu. Günler böyle geçip giderken bizim miskin kedi iyice zayıflamış, çelimsizleşmişti. Bir gün evin damına çıktı. Baktığı orada iri yapılı, semiz mi semiz bir kedi vardı. Doğrusu onu kendisinin yanında bir kaplan gibi gördü. Zayıf kedi hayıflandı. Ne ben böyle güçsüz, bakımsızım, sen böyle şişman semizsin?'' ''Semiz kedi, sen de her gün padişahın sarayında bulunursan türlü türlü yemekler yersin, benim gibi olursun.'' dedi. Güçsüz kedinin aklına yattı bu. Her gün miskin miskin oturuyordu. Yoksun ninenin evinde ne vardı ki? Ne yiyecek, ne içecek? Semiz kediye ne zaman gidersen haber ver birlikte gidelim dedi. Semiz kedi bunu kabul etti. Güçsüz kedi akşam olduğunda durumu nineye anlattı. Nine vah vah dedi. Çok üzüldüm. Hırs insana zarar verir. Şimdi sen bunu düşünemiyorsun. Kedi nineye gülüp geçti. Ertesi gün yiyeceği türlü türlü yiyecekleri düşünüyordu. Sabah oldu semiz kedi pencereden seslendi. Zayıf kedide de çıktı birlikte saraya gittiler. Fakat sarayda durum hiç de tekin değildi. Padişah yüzlerce kedinin miy bakmış bakım Adamlarına bundan sonra gelecek yabancı kedileri öldürün diye emir vermişti. Bunun için özel olarak okçular hazırlatılmıştı. Semiz ile ninenin kendisi iştahla yemek artıklarına saldırdılar. Bunun üzerine okçular harekete geçti. Bizim zavallı kedi tam midesinden bir ok yedi. Acı acı bağırarak oracıkta verdi. Anne Çaylak bu hikayeyi Şahin'e anlattıktan sonra bu hikayeyi sana ders alasın diye anlattım. Sen de elinde kele yetinmezsen sonun ninenin kedisi gibi olur. Şahin yavrusu anne Çaylak'ın anlattığı hikayeyi ilgiyle dinledi. Çaylak kendisini çok seviyordu. Sevkatlıydı, üzerine titriyordu. Hikayede anlatılanları kendisini sevdiği için örnek olarak vermişti, ama bu yine Şahin'in yavrusunu pek ikna etmemişti. Hint hükümdarı Devleşam. Vaktin birinde Hindistan ülkesinde Devleşam Şah adında bir hükümdar yaşardı. Halka ve ülkesi için çalışmayı çok severdi. Gecesini gündüzüne katardı. Bu yüzden ülkesi geliştikçe gelişmişti. Halkı da oldukça mutluydu. Debrişem'in ilginç bir özelliği vardı. Çok çalışmanın yanı sıra eğlenceden de çok hoşlanırdı. Günlerden bir gün bir eğlence kuruldu. Yediler, içtiler. Sofrada kuş sütü bile vardı. Çalgıcılar türlü türlü çalgılar çaldılar, söylediler. Padişah, eğlence bittikten sonra bazı bilgin ve düşünürleri huzuruna çağırttı, onlarla söyleşmek istedi. Konu cömertliğin yararlarıydı. Bilginler ve düşünürler ele açık olmak gerektiğini savundular. Bu konuda çok ileri gittiler. O övdüler ki cömertliği, padişah devleşem heyecanlandı. Bütün hazinelerin kapısını açtırdı, ne varsa hazinesinden halka dağıttı. Yoksullar zengin oldu, zenginler daha da zenginleştiler. Ülkede tek bir yoksul kalmadı. Padişah Debleşem o gece bir rüya gördü. Düşünde nur yüzlü bir ihtiyar Debleşeme şöyle diyordu. Ey yüce padişah, hazineni Allah yolunda halka dağıttın. Bundan Allah çok hoşnut kaldı ve seni ödüllendirecek. Sabaha kalkar kalkmaz atına bin. Doğuya doğru git. Orada seni bir hazine bekliyor. Dünyanın bütün hazinelerinden daha büyük bir armağandır bu sana. Devleşem şah sabah uyanır uyanmaz yola düştü. Doğuya doğru yol almaya başladı. Günlerce at sürdü. Sonunda yüce bir dağa kavuştu. Dağın eteğinde karanlık mı karanlık bir mağara gördü. Önünde güleç yüzlü, ak sakallı bir ihtiyar oturuyordu. Devleşem ihtiyar'ın yanına gitti. Halini hatırını sordu, gönlünü sevindirdi. İhtiyar da padişaha derin anlamlı sözler söyledi. Tatlı bir söyleşi başladı aralarında. Devleşem şah hazineyi unutmuştu. Ayrılmak üzereyken yaşlı bilge padişahı seslendi. Padişahım, bu mağaranın etrafında eşsiz bir hazine gizli. Benim dünya malında gözüm yok. Adamlarınızı emredin, hazineyi buldurun. Devleşem ihtiyar bilgenin bu sözleri üzerine rüyasını anlattı. İhtiyar bilgenin sözünü ettiği hazine Devleşeme düşünde vaat edilen hazineydi. Derhal adamlarına haber gönderdi. Geldiler, aramaya başladılar gömüyü. Dört bir yandan kazıya başlandı. Günlerce sürdü kazı. Sonuçta altın, gümüş ve türlü mücevherlerden oluşan eşsiz bir hazine ortaya çıkarıldı. En çok mücevher mahzendeydi. Mahzende ayrıca değerli taşlarla süslü bir sandık da bulunmuştu. Sandığın çelikten bir kilidi vardı. Usta bir çilingir getirildi, sandık açıldı. Mahfaza içinde bir hokka çıktı. Hokka'yı padişah Debreşem'e verdiler. Padişah Hokka'yı açtı. içinden beyaz renkte ipek bir levha çıktı. Levhada İbranice yazılar vardı. Padişah İbranice bilmiyordu. Yazıda neler olduğunu ancak bir çevirmen bulunduktan sonra anlayabildiler. Tercüman levhadaki yazının anlamını şöyle özetledi. Ben hükümdar Hoşingci adarım. Bu hazineyi Hindistanlı büyük hükümdar debleşemre için gömdürdüm. Ona hazineye sahip olacağı düşünde bildirilecek. Hazine ile birlikte ona bir de vasiyet bırakıyorum. Bu öğütleri dikkatle okusun, mücevherlere kalbini bağlamasın. Dünyada her şey gelip geçicidir. Üzerinde fena damgası olan hiçbir şeye bağlanmamak gerekir. Bir gün insanı bırakır gider. O bizi bırakmadan biz kalbimizden onu söküp atmalıyız. Bu vasiyetteki gerçeklere bağlananlar dünya durdukça saygıyla anılırlar. Vasiyetname 14 bölümden oluşuyordu. Debleşen ve çevresindekiler çevirmenin okuduklarını ilgiyle dinliyorlardı. 1. Bölüm Bir padişah kendisine bağlı kimselerden birini çok fazla sevebilir ve ona çok güvenebilir. Bunu gören bazı kişiler rahatsız olabilirler. Padişahın o adama olan yakınlığını kıskanırlar, sevgisini çok görürler. Ve o kişiyi padişaha kötülerler. Onun hakkında çeşitli yalanlar uydururlar. Böyle bir durumda padişah söylenenlere inanmamalıdır. Kişiliğini iyi tanıdığı, kendisine yakın hissettiği o adamı korumalıdır. 2. Bölüm Bir padişah kötü niyetli insanlardan uzak durmalıdır. Yalancılarla düşüp kalkmamalıdır. İki yüzlüleri huzuruna almamalıdır. İnsanları birbirine düşürenlere fırsat vermemelidir. Çünkü bu huyları olan insanlar ortalığı karıştırmak için fırsat kollarlar. Yönetimde haksızlık yapılmasına neden olurlar. Üçüncü bölüm. Bir padişahın çevresindeki adamlarının içi dışı biri olmalıdır. Birbirlerini gerçekten sevmelidir, saymalıdır. Yoksa devlet yönetimi aksar. Dördüncü bölüm. Bir padişahın düşmanı yüzüne güldüğünde dikkatli olmalıdır. Bundan dolayı kendisini gurura kaptırmamalıdır. Daima uyanık bulunmalıdır. Eski düşman her zaman dost olmayabilir. Beşinci bölüm. Öyle şeyler vardır ki korunması elde edilmesinden daha güçtür. Bu yüzden kazanılan bir şeyin korunmasına daha çok önem verilmelidir. Önem verilmezse elden çıkar gider. 6. Bölüm Yöneticiler devlet işlerinde aceleci olmamalıdır. Karar verirken çok dikkatli davranmalıdır. Uzun süre düşünmeli fakat çabuk karar verilmelidir. 7. Bölüm Bir padişahın düşmanları birbirleriyle anlaşabilir, Padişah karşı ortak hareket edebilirler. Bu durumda padişah onlardan biriyle anlaşma yoluna gidebilir. Ona güler yüz gösterebilir. Bu ona karşı alçalmak değil, düşmana karşı düşmanla anlaşmaktır. 8. Bölüm Bir padişah kendisine kin besleyenlere karşı çok dikkatli olmalıdır. Onlara güvenmemelidir. Kin girdiği kalpten kolay kolay çıkmaz. 9. Bölüm bir padişahın belki de en önemli özelliği acıma duygusuna sahip olmasıdır. Adaletle davranmalıdır. Yönettiği insanların önemsiz küçük suçlarını affetmelidir. Güler yüzle davranmalı, suçlunun onu bir daha işlememesini sağlayabilir. 10. Bölüm Bir kimsenin suçu olmadığı halde onu cezalandırmak doğru değildir. Gerçek bir yönetici başkasına zararı sokmak için cezalandırma yoluna gitmez. Ancak başkalarına zarar veren bir suçluyu cezalandırır. 11. bölüm Bir padişah kendisine yakışmayan basit işlerle uğraşmamalıdır. Boş ve sonuçsuz işlere girmemelidir. 12. bölüm Padişah daima alçakgönüllü olmalıdır. İnsanlara karşı kendini beğenmişçe davranmak doğru değildir. Hele başkalarını küçük görmek bir yöneticiye hiç yakışmaz. 13. bölüm Hükümdar bağlı kişiler güvenilir olmalıdır. Bir yöneticinin çevresine kötü kişiler toplanırsa ülkesine yararına iş yapılmaz. Çıkarlar için birbirleriyle kavga ederler. Kötülüklerin ardı arkası gelmez. Sonuçta ülke çok güçsüz düşer. 14. Bölüm Ümitsizlik ve karamsarlık bir hükümdar için çok zararlıdır. Çünkü o halkına örnek olmak zorundadır. Hükümdar kararlı doğru bildiği yoldan ayrılmamalıdır. Tercüman okumayı sürdürdü. Padişah Debleşem ilgiyle dinliyordu. Vasiyet dinleyenleri çok etkilemişti. Yazıyı çeviren adam bu öğütülerin eki olduğunu söyledi. Onu da dilimize çevir dediler. Tercüman vasiyetin ekini de okudu. Bu öğütüleri daha iyi anlamak için 14 tane öykü vardır. Eğer hükümdar Debleşem onları da öğrenmek istiyorsa Serendip Dağı'na gitmelidir. Debleşem Şah çok ilginç dedi. Derin bir düşünceye daldı. Öğütüler kendisini çok etkilemişti. Mağaradan çıkan hazinenin hepsini halka dağıttı, kendisine hiçbir şey kalmamıştı. Serendip dağını düşünüyordu. Levhada yazılanların ne anlama geldiğini tam olarak kavramayı çok istiyordu. O hikayeler, onları mutlaka öğrenmeliydi. Yola çıkmak istediğini açıkladı, bu konuda vezirlerin düşüncelerini öğrenmek istedi. Vezirler bu konuda karar verebilmek için bir gün süre istediler, padişah izin verdi. Ertesi gün vezirler tekrar huzura geldiler. Baş söz aldı. Padişahım dedi. Vasiyetteki öğütleri daha iyi anlamak güzel bir şey. Bunun için Serendip Dağı'na yolculuk yapmanız gerekecek. Çileli bir yolculuk olacak bu. Doğrusu gönlümüz razı değil. Vezir konuşurken padişahın zihninde hep Serendip Dağı vardı. O öyküleri öğrenmek istiyordu. Baş ilginç bir öneride bulundu. Eğer uygun görürseniz iki güvercin hikayesini size anlatayım. Konuyla ilgisi olduğunu sanıyorum. Padişah veziri öyküyü anlatması için izin verdi. Baş iki güvercin hikayesini anlatmaya başladı. İki güvercin Vaktin birinde bir ülkede iki güvercin vardı. Yuvalarında güven içinde yaşıyorlardı. Birinin adı bazen de diğerinin adı nevazen deydi. Yuvaları o kadar güvenliydi ki Doğrusu oradan ayrılmayı düşünmek düpedüz aptallık olurdu. Buna rağmen bazen Vazende'nin içine bir gün gezme arzusu düştü. Nevazende'ye bu isteğini açtı. Sevgili arkadaşım, daha ne zamana kadar yuvamızda oturup duracağız? Ben uzak ülkeleri, masmavi denizleri çok merak ediyorum. Gezip tozmak istiyorum. Bilgimi, görgümü artırmak niyetindeyim. Sen ne dersin? Nevazende onun bu düşüncesini kaygıyla karşıladı. Güzel dedi. Gezmek, değişik yerler görmek çok güzel. Fakat tehlikelerden emin olamazsın. Bir fırtına, bir rüzgar, yırtıcı bir hayvan. Bütün bunlar olmasa... Bazen de söze girdi hemen. Doğru, haklısın. Ben de o tehlikeleri hesaba katmıyor değilim. Fakat sıkıntı çekmeden rahata kavuşulmaz. Yolda çekeceğim çilelere karşı bilgimi görgümü artıracağım. Nevazen de arkadaşının kararının kesin olduğunu gördü. Yine de gel şu düşünceden vazgeç doğuştum dedi. Yanında yakınların olsa neyse böyle yalnız başına tehlikelere nasıl göğüs gelebilirsin? Boşver vazgeç bu sevdadan. Yuvamızda mutluyuz. Bunu bozmayalım. Nevazende'nin öğütleri deyi bir türlü etkilemedi. O kararlıydı. Her türlü tehlikeye rağmen gezme düşüncesinden vazgeçemiyordu. Kararını kesin vermişti. Uçacaktı, uzak ülkelere gidecekti. Sonunda hazırlığını yaptı. Arkadaşıyla vedalaştı, yuvadan havalandı, yükseklere doğru kanat çırptı, ufukta kayboldu. Nice denizler açtığı nice dağlar dolaştı, günlerce yol aldı. Havada süzülürken ayaklar altında kayan güzelliği zevkle seyrediyordu. Günlerce kanat çırptı. Fakat keyfi o kadar yerindeydi ki, yorgun oluşu aklının ucundan geçmiyordu. Günler günleri kovaladı, Bazen de arada bir dinlenerek sürekli uçtu. Sürekli yol aldı. Bir gün yüce mi yüce bir dağın doruğuna ulaştı. Cennet gibi bir yerdi burası. Zümrüt gibi yemyeşildi. Ağaçlar, çiçekler, aşağıda akarsular, dereler. Mis gibi bir koku vardı. Şırıl şırıl sular akıyordu. Bir süre dinlenmek istedi. Hem bu cennet güzelliğini de seyredecekti. Fakat birden büyü bozuldu. Sessizliğin ortasına bir fırtına düştü. Kuvvetli bir rüzgar sanki sessizliği yırtar gibi esiyordu. Gökyüzünü yağmur bulutları doldurdu bir anda. Ortalık kararı verdi. Şimşekler çakmaya yıldırımlar düşmeye başladı. Bazen de neye uğradığını şaşırmıştı. Fırtına sağanak bir yağmurla sürdü gitti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında zavallı bazen de sığınacak doğru dürüst yer bulamadı. Hele şimşek ve yıldırım gürültüsü, en çok onu korkutan boydu. Bazen de yağmur altında sırlı sıklama olmuştu. Üşüyordu. Fırtınaya karşı uçmaya çalıştı. Çok yorgun düşmüştü. Kanatlarını kaldıramaz bir haldeydi. Fırtına biraz biraz yavaşladığında kalın gövdeli bir ağacın kovuğuna sığındı. Bir an sevgili arkadaşı Nevazende ve yuvası aklına geldi. Sessizce iç geçirdi. "Ah!" diye inledi. İnsanın kendi yuvası gibi var mı? Şimdi yuvasında olsaydı kendisini güvende hissedecekti. Bazen de gurbete çıkmanın ilk pişmanlığını duyuyordu. Neden sonra fırtına dindi, sabaha doğru artık hava normale döndü. Güneş açtı, tekrar zümrüt güzellik ortaya çıktı. Çiçekler gülüşmeye, böcekler ötüşmeye başladı. Kelebekler kesik, zarif danslarıyla zümrüt güzelliğini süslediler. Kuşlar şarkılar söylemeye başladılar. Bazen de sığındık kovuktan çıktı. Kendisini müthiş yorgun hissediyordu. Çaresiz uçmalıydı ve tekrar havalandı. Öğleye dek uçtu bazen de. Yine halsizleşmişti. Güneş de iyice yükselmişti. Bir de ne görsün aman Allah'ım koskocaman bir Şahin. Büyük bir iştahla üzerine doğru gelmiyor mu? Şahin'in heybetinden çok korktu bazen de. Neydi bu başına gelen? Korkudan gözleri karardı, başı dönmeye başladı, kulakları uğulduyordu. Kanatlarında artık güç kalmamıştı. Ölümün yaklaştığını hissetti. Şahin hızla üzerine geliyordu. Bazen gözünün önüne yuvası ve arkadaşı geldi. Bu tehlikeliği de atlatırsa hemen yuvasına dönecekti. Şaşılacak bir şey oldu bu sıra. Kocaman bir tavşancıl kuşu ortaya çıktı. O da Şahin gibi Bazen gözüne kestirmişti. Üzerine doğru geliyordu. Şahin ile tavşancı avı paylaşmaya yanaşmadılar ve birbirlerine düştüler. Aralarında amansız bir dövüş başladı. Bazen de kavgadan yararlanarak ordun uzaklaştı. Kuytu bir yere sığındı. Korkudan tir tir titriyordu zavallı güvercin. Kalbi duracak gibiydi. Sabaha dek orada sessizce bekledi bazen de. Sabahın dire ışıklarıyla çıktı gizlendiği yerden. Tabiat cıvıl cıvıldı, her şey tatlı bir güzellik içindeydi. Oh çok şükür diye mırıldandı, yaşamak ne güzel şey. Dünkü kararını unutmuştu, hiçbir şey olmamış gibi yine havalandı. Yorgun kanatlarını boşluğa bıraktı, süzülmeye, uzak diğerlere doğru yol almaya başladı. Uçtu, uçtu, günlerce uçtu, yoruldu, dinlendi, tekrar havalandı. Bir hayli acıkmış, yorulmuştu. Süzüldüğü yerden aşağıya doğru baktı. yeşil bir bahçe gördü. Aşağıda güzel bir çimlik vardı. O da ne? Kendisi gibi bir güvercin çimende tatlı tatlı yemiyordu. Yanına doğru süzüldü onun. Çimliğe konduğu, konar konmaz taneleri yemeye başladı. Sağına soluna bakmadan yemeğe koyulduğu çimenlikte bir tuzak vardı. Bazen de bundan habersizdi. Sonunda şak diye kurulan tuzağa düşmesin mi? ''Eyvah, bir tuzak galiba.'' diye bağırdı. Çaresiz çırpınmaya başladı. Yerdeki yemin oraya mahsustan konulduğunu anladı. O güvercin de av çekmek için duruyordu orada. Anladı ama iş işten geçmişti. Yapılacak bir şey yoktu. Güvercin yanına yaklaştı. Bazen de sitenli bir biçimde konuştu. ''Güvercin kardeş, sen de benim cinsimdensin. Burada bir tuzak olduğunu insan söylemez mi?'' Güldü diğer güvercin. Yapılacak hiçbir şey yok dedi. Biz de bu hırs olduktan sonra bırak bizim gibi zavallı kuşları insanlara bile tuzağa düşürür bu duygu. İnsanların ilk hatası Hz. Adem'in de cennetten çıkarılması hep bu hırs yüzünden değil mi? Bazen de güvercinin sözlerine hak vardı. Fakat yapılacak bir şey yoktu. Kendisine ancak o yardım edebilirdi. Haklısın dedi güvercine. Fakat bu tuzaktan kurtulmam gerek. Bana yardım edebilir misin? Eğer bunu yaparsan ömrüm boyunca sana minnettar kalırım. Çağırtkan güvercin de çaresizdi. Ayağıma baksana dedi. Bazen de baktı, ayağı bağlıydı. Görüyorsun dedi Çağırtkan güvercin. Ben de bağlayayım. Çağırtkan güvercinden fayda bulamayacağını gören bazen de var gücüyle çırpınmaya başlamış, Çırpındıkça da ipler gevşemiş ve çürümeye yüz tutmuş iplerden birinin kopmasıyla bazen de bir anda serbest kalmıştı. Serbest kaldığını anlar anlamaz uçmaya başladı. Bu sefer aklını başına alan bazen de doğruca yuvasının yolunu tutmuştu. Yuvasından içeriye gelince kendisini karşılayan arkadaşına tüm macerasını bir solukta anlatıp pişmanlığını dile getirmişti. Devleşem Şah hikayeyi burada bitirdi. Baş düşüncesinin, Padişah tarafından geçersiz kılındığını gördü. Bunun üzerine ikinci vezir padişahın huzuruna çıktı. O da başvezir gibi geziye çıkmanın kötü yanlarından söz etti. Ülkenin huzuru padişahın sağlıklı ve güçlü olmasına bağlıdır. Seyahate çıkarsanız rahatsızlanabilirsiniz dedi. Debleşem şah ikinci vezirin sözlerini de beğenmedi. Padişah yorgunluğu halkın mutluluğu içindir. Gezmekten korkmamak gerekir. ''Gezmek, değişik farklı yerler görmek iyidir. Ülkem ve halkım için ben bundan yanayım.'' dedi. Debleşem Şah, Yavrubi Kaplan hikayesinden söz etti danışmanlarına. Vezirler padişahın başka ülkelere geziye çıkmasını istemiyorlardı. Padişah ise anlattığı hikayelerle gezi düşüncesini benimsetmeye çalışıyordu. Söyleşi gele gele Yavrubi kaplanın hikayesine geldi. Yavru Kaplan Bir zamanlar Basra'da ormanla kuşatılmış bir ada vardı. Ada değil sanki bir cennetti burası. Yemyeşil ağaçlar, berrak sular, kuşlar, çiçekler birbirinden güzel canlılar yaşardı ormanda. İçlerinde birisi vardı ki oldukça değişikti. Keskin dişleri vardı, güçlü pençesi, çok çevikti. Kaplandı bu. Gücü sayesinde ormanın kralı olmuştu. Suçluları hemen cezalandırırdı haksızlığı önlerdi. Yoksullara yardım ederdi. Hayvanlar onu hem seviyorlar hem de korkuyorlardı. Kaplanın mini minnacık bir de yavrusu vardı. Gözü gibi koruyordu onu. Ormanın yönetimini ölünce ona bırakacaktı. Yönetime ilişkin bilgilerle donatmıştı onu. Haklıyla haksızı nasıl ayırt edeceğini öğretmişti. Suçlunun nasıl belirleneceğini, nasıl cezalandırılacağını, haklıya hakkının nasıl verileceğini Toplum yararının çalışanın hangi biçimde ödüllendirileceğini. Her ölümle gibi kaplan da göçüp gitti bu dünyadan. Yavru henüz büyümemişti. Babası sağlığında onu ormanın yönetimine getirmemişti. Bu durum ormanda karışıklığa yol açtı. Vahşi hayvanlar birbirlerine girdiler. Herkes liderlik peşindeydi. Büyük kavgalar oldu. Birçok hayvan birbirini hırpaladı. Bazıları öldü. Sonuçta galip çıkan aslan oldu. Dev pençeleriyle herkese korku verdi, hiç kimse karşısına çıkamadı. Yavru kaplan çaresizdi. Bir süre ortalıkta görünmedi. Kimsenin olmadığı ıssız yerlerde gezindi. Epey bir zaman başı boş, serseri gibi dolaştı. Sonunda pençesi kuvvetlenmişti. Oldukça güçlenmiş, dişleri de keskinleşmişti. Gitti, yaşlı kaplanlara danıştı. Arslan'a karşı bir harekete gelişmek istiyordu. Yaşlılar deneyimlerini anlattılar, onu yüreklendirdiler. Fakat herhangi bir eyleme geliştiğinde onu destekleyemeyeceklerini söylediler. Yavru kaplan aslana bizzat kendisi gitti. Aslan iyi kalpli biriydi. Kaplanı sıraya aldı. Yakınında bir görev verdi. Her defasında ona güvendiğini belirtiyordu. Günler böyle geçip giderken ilginç bir olay oldu. Hava sıcak mı sıcaktı? Bunu almıştı herkes. Uzak bir yerde görülmesi gereken bir iş çıktı. Aslan sarayda düşünceli düşünceli geziyordu. Bu görevi kime verebilirim, kim bunun üstesinden gelebilir diye koşuşuyordu. Kaplan içeri girdi. Sizi bu düşünceyi düşündüren nedir diye sordu. Aslan, hava çok sıcak olduğu için kimse görev istemiyor dedi. Kaplan, havanın sıcak olması göreve koşmaya engel değildir dedi. İzniniz olursa bu işe ben gitmek isterim. Aslan çok şaşırdı. Nasıl olur diye düşündü. Kimse gitmek istemezken, gerçi kaplana güveniyordu. Onun bu işi başaracağını da inanıyordu. Beni çok sevindirdin dedi. Kaplan hemen yanına birkaç asker de alarak yola çıktı. Havada ateş sıcaklığı vardı. Güneş yeryüzünü ateş yalımı gibi yakıyordu. Epey yol aldılar. Artık yürümek imkansızlaşmıştı. Kaplan'a yanındakiler daha fazla dayanamayacaklarını söylediler. Biri atıldı. Şurada serin bir yerde dinlensek, dönüp gitsek Arslan'ın ne haberi olacak diyecek oldu. Kaplan kestirip attı. Sizler dayanamıyorsanız geri dönün. Ben tek başıma devam ederim. Padişahımızın bize güvendiğini biliyoruz. Bu güvene layık olmalıyım. Kaplan'ın bu sözleri Aslan'ın kulağına gitti. Sevincine diyecek yoktu. Aslan Kaplan'a o olaydan sonra önemli görevler verdi, en yakınını aldı, hayatı boyunca çok güvendi. Tüccar'ın oğulları Vakti zamanında bir tüccar ve çocukları yaşarmış. Tüccar çalışkan mı çalışkan bir adammış, hep çocuklarını çalışmanın önemini anlatıp dururmuş. Yine bir gün tüccar baba çalışmanın önemini anlatmış. Kazanmak kadar harcamanın da güç olduğunu öğretmiş çocuklarına. Oğulları gerekli dersi almıştı. Küçük oğlu ben de ticaret yapmak istiyorum dedi. Babası mutlulukla karşıladı bu kararı. Elindeki bir çift öküzü oğluna verdi. Küçük oğul öküzleri bineceği arabaya bağladı. Öküzlerden birinin adı Şetrebe diğerininki de metrebeydi. Bu hikayeyi asıl anlatan ünlü filozof Beyde Baydı. Padişah Debleşem'e anlattığı hikayenin içine başka hikayeler karışmıştı. Bey edeba Debleşem Şah'a hikayenin devamını anlatmaya başladı. Tüccar'ın küçük oğlu öküzleri arabaya koydu, ticaret yapmak üzere yola koyuldu. Gece gündüz demedi yol aldı. Az gitti, uz gitti, dere tepedüz gitti. Altı ay kış bir de güz gitti. Öküzler çok örülmüşlardı. Çetrebe hastalanmıştı. Yola devam edecek gücü kalmamıştı. Adam şetrebeyi bir arkadaşına teslim etti. Arabaya başka bir hayvan bağladı. Şetrebe iyileşince bize yetiştirirsiniz diyerek yola devam etti. Yine az gitti uz gitti. Lale sümbül biçti, soğuk sular içti. Çok dağlar açtı, çok ovalar dolaştı. Köyden köye ulaştı. Diğer öküzü de hastalandı. Metrebe de güçsüz düşmüştü. Adam onu da yolda bıraktı, iyileşince yetişir diyerek tekrar yola düştü. Bu arada Şetrebe henüz iyileşmemişti. Yanına bıraktığı arkadaşı da sabırsızlanmıştı. Öküz öldü derim diyerek Şetrebe'yi yalnız başına bırakıp ayrılmıştı yanından. Çok geçmeden Şetrebe iyileşmişti. Köylere, çimhaneliklere yayılmaya gitmişti. Şetrebe'nin keyfi yerindeydi. O bahçesinin, bu tarla benim geziyordu. Yem yeşil çimenlerde yayılmaktan çok semirmişti. Öyle bir duruma gelmişti ki görenler tanıyamazdı. Şetrebe'nin yaşadığı orman yem yeşildi. Çeşit çeşit ağaçlar yükselirdi. Bitişiğinde güverciktarın fışkırdığı çayırlık uzuyordu. Şetrebe burada karnını doyurdu, buz gibi pınardan su içti. Keyif içinde gezinirken bayır, bağırmaya başladı. Börtüsü dört bir yana ulaştı. Ormanda hayvanların kralı aslana kadar gitti ses. Aslan bu sesi daha önce hiç duymamıştı. Korktuğu titremeye başladı. Fakat kimseye belli etmedi korkusunu. Herkes onu korkusuz sanıyordu. Ormanın hakimiydi. Fakat bu duyduğu ses garip bir şeydi. Aslan ormanın yüksek bir yerinde oturmaktaydı. Sarayı buradaydı. Çevreyi rahatlıkla görebiliyordu. Saraya yakın bir yerde iki çakal yaşardı. Zeki mi zekiydi bu çakallar? Saraya yakın olmalarına rağmen öyle olur olmaz zamanlarda Aslan'ın yanına gidemezlerdi. Birinin adı Kelile, diğerinin adı Dimne'ydi. Dimne bulunduğu yerden Aslan'ın korktuğunu gördü, durumu arkadaşı Kelile'ye duyurdu. Kelile, bizim üzerimize görev değil dedi. Kralımızın nasıl bir durumda olduğundan bize ne? Onun emirlerine uymakla yükümlüyüz. Gerisi bizi ilgilendirmez. Dimne haklısın dedi Kelile'ye. Kelile, ''Olur olmaz işlere burnumuzu sokmamalıyız.'' diyerek sürdürdü konuşmasını. ''Bu konuda bir hikaye biliyorum.'' dedi. Dimne merak etti. ''Anlatır mısın?'' diye sordu Kelile'ye. ''Tabii, neden olmasın?'' dedi Kelile ve anlatmaya başladı. Hikaye burnunu her işe sokan bir maymun hakkındaydı. Her işe karışan maymun Marangozun biri büyük bir kütüğü ortadan ikiye biçiyordu. Fakat çok zor oluyordu bu iş. Kütük hem uzun hem de kalındı. Bir ucundan testereyle kesiyor sonra kestiği yere bir odun parçası sıkıştırıyordu. Böylece kesilen yerin yarılması kolay oluyordu. Bir aralık marangoz ihtiyaç gidermek için çalışmasına ara verdi. Bu sırada maymun ortaya çıktı. Meğer sabahtan beri marangozu gözlüyormuş. Geldi testereyi aldı kütüğü biçmeye devam etti. Marangozun yardığı yere yerleştirdiği odun parçasını çıkardı. Çıkarır çıkarmaz yarılan kısım birleşti. Ve üzerine oturan maymunun kuyruğu oraya sıkıştı. Zavallı maymun can haliyle bağırıyordu. ''İmdat! Kurtarın beni! İmdat!'' Bağırtısına marangoz yetişti ki ne görsün. Zavallının kuyruğu koca kütüğün yarılan kısmına sıkışmış. Marangoz maymunun kuyruğunu güç bela kurtardı. Kurtardı kurtarmasını ama... Bir güzel de azarladı onu. Bir daha olur olmaz şeye burnunu sokma dedi. Kelile Dimne'ye bu hikayeyi anlattıktan sonra insan üzerine düşmeyen şeye karışmamalı dedi. Dimne çok doğru dedi. Kelile bazen insana layık olmadığı şeyler verilmek istenir. Bu durumda eğer layık değilse kesinlikle almamalıdır. İçinde bulunduğu duruma şükretmelidir deyince Dimne sordu ona. Peki kralımızın durumuyla bu hikayenin ilgisi var mı? Kelly şaşırdı sorusuna soruyla karşılık verdi. Sence var mı? Var dedi dimle. Ben senin anlattığın hikayeden şöyle bir sonuç da çıkarıyorum. Padişahlara yaklaşmak sadece çıkar için değildir. İnsan dostlarına yardım etmek için bir güç bulabilir bu yakınlaşmaktan. Düşmanlarına karşı da padişahların gücünden yararlanabilir. Yoksa tembel tembel oturmak iyi değildir. Haklısın dedi Kelile. Dimle devam etti konuşmasına. İnsan elde ettiği şeyle de yetinmemeli. Söz bir aslan bir tavşan ağlasa, sonra bir yaban eşeği görse tavşanı bırakıp onu avlamalı. Tavşan mı büyük yaban şey mi? Bir köpek kendisine verilen bir kemiğe bağlanıp kalmamalı. İnsan bir hizmet yapsa onunla yetinse sence iyi mi? Değil kuşkusuz dedi Kelile. ''Dimle, insan daima her şeyin iyisini aramalı.'' dedi. ''Kelile, ama insan gücüne sınırı var bir de.'' dedi. ''Bu sınırı fazla zorlamak da boşuna uğraşmaktır.'' ''Hayır.'' dedi Dimle. ''Ben senin gibi düşünmüyorum.'' ''İnsan daima yüce şeylere gözünü dikmeli.'' ''Bulduğuyla yetinmemeli.'' ''Bu konuda bir hikaye biliyorum.'' ''Onu anlatmamı ister misin?'' ''Kelile, çok iyi olur.'' dedi. Bunun üzerine Dimle iki arkadaş hikayesini anlatmaya başladı. İki arkadaş. Vaktiyle ülkelerden birinde Salim ve Ganim adında iki arkadaş yaşardı. Bir gün birlikte geziye çıktılar. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Gide gide bir çöle vardılar. Geniş, engin bir çöldü burası. Aç kaldılar, susuz kaldılar, güç bela çölü geçtiler. Tekrar düştüler yola, sonunda yüce bir dağa ulaştılar, eteğinde büyük bir havuz vardı. Çevresi rengarenk çiçeklerle donanmıştı. Ağaçlar yeşilliklerini havuza taşırmışlardı. Cennet gibiydi sanki. İki arkadaş nasıl da yorulmuşlardı. Havuzda bir süre dinlenmek istediler. Kenara oturdular. Yanlarında getirdikleri azıktan biraz yediler. Havuzun suyu oldukça serindi. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Çevreyi seyrederken gözlerine bir şey ilişti. Gidip baktılar. Mermer bir levha. Üzerinde ilginç bir yazı okudular ve çok şaşırdılar. Şöyle diyordu yazıda. Ey yolcu! Bir yolculuğa çıkmak ister misin? Sonuçta seni sonsuz bir mutluluk bekliyor. Atılmak istersen eğer bu maceraya, önce havuzu yüzerek karşıya geç. Orada taştan bir aslan heykeli göreceksin. Şayet onu omuzlayıp bir çırpıda şu çıkarabilirsen sınırsız bir mutluluğa erişeceksin. Fakat çıkacağın yol çok sıkıntılıdır, yorucudur. Yokuş diktir. Yolda ayağına dikenler batacak, çalılar takılacak. Yırtıcı hayvanlarla karşılaşacaksın. Onlardan kurtulmak güçtür. Bütün bunları yenersen sonuçta mutlu olacaksın. İki arkadaş donup kaldılar. Bir süre sessizce durdular. Sessizliği önce salim bozdu. Ben dedi böyle sonu belirsiz bir maceraya atılmam. Ganim itiraz etti. Zahmetsiz bir şeye ulaşılmaz. Sıkıntı çekmeden insan mutlu olamaz. Salim düşüncesine kararlıydı. Hayır dedi. Ben onca tehlikeyi göze alamam. Ganim sen kabul etmezsen etme dedi. Ben şansımı deneyeceğim. Salim korkmuştu. Arkadaşına acıyordu. Bari dedi senin karşılaşacağın tehlikeleri görmeyeyim ve uzaklaştı oradan. Ganim korkusuzdu fakat yine de bir ürperti duymuyor değildi yüreğinde. Bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza, yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı, rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı, çevreyi seyretmeye başladı. Taştan yapılmış aslan heykeli karşısındaydı. Kuşkulu kuşkulu yaklaştı. Gücünü toplayıp heykeli sırtladı. Yine okuyarak bildiği bütün duaları... Dağ yükselen dik yokuşa doğru yürümeye başladı. Yokuş soluğunu kesiyordu. Oldukça dikti. Omzundaki heykelse sanki gittikçe ağırlaşıyordu. Nefes nefese kalmıştı. Durup dinlenmek istedi. Yokuşta durmanın tehlikeli olacağını düşünüp vazgeçti. Anasından emdiği süt burnundan gelmişti. Sonunda dağın doruğuna varmıştı. Oflayıp puflaya heykel taşıtı doruğa. Yere koyar koymaz aslan dile gelip kükredi. Öyle bir kükreyişti ki bu, dört bir yana korkunç bir gürültü halinde yayıldı. Dağın arkasında büyük şehirler vardı. Aslanın kükreyişi kentlere kadar ulaştı. Sesi duyan bir grup insan, ganimin bulunduğu yere doğru geliyordu. Ganim şaşkınlık içindeydi. Bir aslana, bir de üzerine doğru gelen kalabalığa bakıyordu. Hiçbir şey anlamadı. Kalabalıktan çok korkmuştu. Aman Allah'ım nedir bu başıma gelenler diye söylenmeye başladı. Kalabalık gittikçe yaklaşıyordu. Ganim'deki gerilim son sınıra ulaşmıştı. Fakat korkusu boşunaydı. Topluluktan birkaç kişi öne çıktı, ellerinde süslü padişah giysileri vardı, sessizce yaklaştılar. Kaftanı Ganim'e giydirdiler, başına büyük bir kavuk oturttular. Güzel bir küheylan'a bindirdiler ve şehre doğru yola koyuldular. Ganim şimdi çok sevinçliydi. Başıma devlet kuşu gondu galiba diyordu. Yine de hayretler içindeydi. Kalabalıktan birisine sordu. O gördüğünüz aslan ve havuz tasını şeylerdir cevabını aldı. Bir başkası, bizim padişahımız ölünce dağdan aslanın kükremesini bekleriz. Aslan kükreyince yeni hükümdarımızın geldiğini anlarız dedi. Dimden'in anlattığı bu hikaye Kerile'yi çok etkilemişti. Tamam dedi, kabul ediyorum. Devlet yönetiminde önemli yerlere gelmek için soylu olmak zorunlu değil. Yetenekli ve akıllı olan bir kişi bu makama erişebilir. Fakat sonuçta başkaları yadırgamaz mı bunu? Sanmıyorum dedi Dimne. Belki başlangıçta garip bulanlar olabilir. Ama sen eriştiğin makamın gereğini yerine getirirsen bir sorun çıkmaz. Kelile hala kuşkuluydu. Diyelim ki padişaha yakın bir mevkiye geldin seni kıskananlar olacaktır. Onların kötülüklerinde nasıl emin olabilirsin? Dimle'nin kendi güveni sonsuzdu. Kolay dedi. Bazı kurallara uymalısın. Kızgın olmamalısın. Nefsinin istediğine karşı gelmelisin. Görevini düşünmelisin. Önüne hangi görev çıkarsa çıksın. Çekinmeden kabul etmelisin. Serin kanlı olmalısın. Kelile söylediklerin güzel şeyler dedi. Peki padişaha kendini nasıl beğendireceksin? Dimle o da kolay dedi. Onun da yolu yordamı var. Öncelikle hükümdarına bağlı olacaksın. Ne olursa olsun buyruğundan dışarı çıkmayacaksın. Ülkenin ve padişahın yararına olan her işi desteğe ekleyecek, özendireceksin. Zararlı şeylerden kaçındıracaksın. Ve sultanını gerçek bir sevgiyle seveceksin. Kelile, Dimle'nin kararlı olduğunu anladı. Bari dedi, padişahın yanında bulunmanın ateşten bir gömleği giymek kadar tehlikeli olduğunu aklından çıkarma. Dimle, Kelile'ye hak verdi. Dediklerin doğru dedi. önerilerin için teşekkür ederim. Aslan'ın korkusu Dimle'nin gerçekten de kararı karardı, Dediği dedikti. Ne yapıp edip Aslan'ın yanına gidecekti. Sonunda dediğini yaptı, saraya gitti, durumunu bildirdi ve huzura kabul olundu. Aslan önce Dimle'yi küçümsedi. Kim işledi benimle mutlaka görüşmek isteyen? Dimne ileri atıldı. Benim efendim dedi. Sen de kimsin? Ben dedi Dimne. Size vakti zamanda hizmet etmiş filan çakalın torunuyum. Aslan hatırlamakta güçlük çekti fakat sonunda dedesini hatırladı Dimne'nin. Ve aradan günler, haftalar, aylar geçti. Dimne öyle kolay bir lokma olmadığını Aslan'a kabul ettirdi. Aslan pek çok konuda düşüncesini sordu Dimne'ye. Her defasında şaşırtıcı cevaplar aldı. Gün geçtikçe aslanın gözüne daha da girdi, sözünü dinletti, övgüsünü kazandı ve artık aslan en küçük bir karar verirken bile Dimne'ye danışır hale geldi. Dimne kralın en yakın adamı oldu. Günler böylece geçip giderken bir gün arslanın huzurundayken ''Efendimiz'' dedi Dimne ''Sizin çok zamandır durgun görüyorum. Avlanmak, uzak yerlere gitmek, gezip görmek çok yararlıdır. Sizde böyle bir istek görmüyorum.'' Eğer benim bildiğim bir sebebi varsa söyleyiniz. Aslan yarasına dokunulmuş gibi oldu. Korkuyordu. Gerçek nedeni buydu. Fakat Dimne'ye bundan söz etse miydi? Bir süre sessiz kaldı. Sonunda anlatmaya karar verdi. Tam bu sırada öküz çetribenin o korkunç bir duyulmaz mı? Kral nasıl da korkmuştu. Beti benze atmış, tir tir titremeye başlamıştı. Artık Dimne'den bunu gizlemesi mümkün değildi. İşte dedi. Beni korkutan şey bu. Sesi böylese korkunç olursa kim bilir kendisi nasıldır. Dimne kurnaz kurnaz gülümsedi. Korktuğunuz şeye bakın. Doğrusu belki de en korkulmayacak şey bu olmalı diyerek padişaha yatıştırmaya çalıştı. Fakat bir anda korkuyu yenmek imkansızdı. Kurnaz çakal aslan'a bir tilkinin hikayesini anlatmaya başladı. Şaşkın tilki. Bir gün dedi bir tilki ormanda geziyordu. Ağacın üzerinde semiz mi semiz bir horoz gördü. Ağzının suyu aktı, kenara sindi, saklandı. Horoza saldıracağı sırada garip bir ses. Güm, güm güm de güm güm. Baktı sesin geldiği yöne. Gördüğünden bir şey anlamadı. Tilki davula ne bilsin. Saf saf düşündü. Bu da ne acaba? Nasıl bir yaratık bu böyle fakat sesi böyle ilginç olur da tadı olmaz mı? Bu düşünceyle Horoz'u değil ona saldırmayı kurdu aklından. Bir süre bekledi. Davul rüzgarın sallanmasıyla güm güm, güm düğüm de, de güm güm diye sesler çıkarıyordu. Tilki gerildi, gerildi. Davula doğru atıldı birden. Fakat bir de ne görsün. İçi boş bir kasnak. Yiyecek gibi değil. Bu arada Horoz da kaçmıştı. Tilki yaptığına pişman önüne baka baka uzaklaştı oradan. Dimne aslana bu hikayeyi anlattıktan sonra Doğrusu dedi. Sizin gibi güçlü kuvvetli bir sultanın ne olduğu belirsiz bir gürültüden çekilmesi doğru değil efendim. Aslan kuşkuyla baktı Dimne'ye. Şetribe'nin böğürtüsü kuşkulu bakışlarının üzerine bir kez daha düşünce. Aslanı tekrar aldı bir korku. Dimne aslandan olayı öğrenmek için izin istedi. Buyrunuz olursa gidip araştırayım, bu sesin kime ait olduğunu öğreneyim. Aslan istemeye istemeye razı oldu. Bir yandan seviniyor, bir yandan üzülüyordu. Dimne yanında birkaç kişiyle yola çıktı. Kral da sabırsızlık içinde beklemeye başladı. İzin vermekle doğru mu yaptım acaba diye hayıflanıyordu. Neden sonra Dimne huzura geldi, gülümsüyordu. Aslan şaşırdı. Aklını kaçırmış olmalı diye düşündü. Dimne kurnaz kurnaz gülümseyerek ''Sizi korkutan o korkunç sesin sahibi kim bilin bakalım.'' dedi. Aslan tuhaf tuhaf baktı Dimne'ye. Dimne ''İnanamayacaksınız ama bir öküz.'' dedi. ''Öküz mü?'' diye atıldı aslan. Nasıl da şaşırmıştı. ''Evet öküz.'' diye devam etti Dimne. Otlamaktan semirmiş büyük bir öküz. ''Ama sevimli mi sevimli?'' Dilerseniz gidip hemen getireyim huzurunuza. Aslan kulaklarına inanamadı. Pekala getir bakalım diye buyruk verdi. Dimne şetrebenin yanına gitti. Buralarda ne aradığını, ne zamandan beri bu ülkede yaşadığını sordu. Şetrebe başından geçenleri bir bir anlattı. Dimne bu ülkenin sultanı var. Büyük ve güçlü bir aslan. Şimdiye dek onun huzuruna niçin çıkmadın? Doğrusa anlayamadım diye sordu. Şetrebe eğer canıma kastı yoksa niçin gitmeyeyim diye kuşkulu kuşkulu konuştu. Kurnaz şakal güldü. Canını niye kastı olsun tam tersi senin gibi güçlü kuvvetli hayvanları çok sever o dedi. Bunun üzerine Şetrebe'yi sevinçle huzuruna kabul etti. Onu uzun uzun dinledi. Çok iltifatlarda bulundu. Bununla da kalmadı. Sarayda yaşamasını istedi. Şetrebe artık padişahın adamı olmuştu. Nereden nereye? Artık kırlarda başıboş gezmek yoktu. Aslan'ın yanında ülke yönetiminde yardımcı olacaktı. Aradan uzun bir zaman geçti. Öküz sarayda önemli görevler üstlendi. Kral pek çok konuda ona danışıyordu. Toplantılarda yer alıyordu, düşüncesine başvuruluyordu. Gün geçtikçe öküzün saraydaki durumu değişti, daha da iyiye gitti. Öyle ki dimle bile gölgede kalmıştı. Kurnaz çakal bunlar rahatsızlık kuşkusuz. Gidip durumu arkadaşı Kelile'ye anlattı. Sen dedi Kelile kendi eline yapmışsın. Öküzü tut aslanın huzuruna götür. Onun has mı yap sonra şikayet et. Buna hakkın yok. Dimle çok üzgündü ama yapacak bir şey yoktu. İbret alan padişah Bir ülkede halkına yaptığı çok kötü muameleyle ümlenen ünlenen bir padişah varmış. Bu padişah halkına o kadar zulmediyormuş ki halk canından bezmeye başlamış. Padişahın kendilerine yaptığı eziyeti padişaha ve devletin diğer yöneticilerine söyleyemeyen insanlar kendilerini bu kötü kalpli padişahtan kurtarması için sabah akşam Allah'a dua etmeye başlamışlar. Halkına eziyet etmeye yönetim haline getiren bu padişah avlanmayı da çok severmiş. Her fırsatta adamlarıyla birlikte avlanmaya çıkan bu padişah bir av dönüşü çok farklı bir hal almaya başlayarak değişmiş. Hemen emirler vererek vezirlerini ve diğer yöneticileri yanına çağırtmış ve ''Bana soru sormayın, derhal dediklerimi yapın.'' diyerek emirlerini birer birer sıralamış. Hemen tellalları çağırarak ''Vereceğim emirleri ülkemin dört bir yanında tüm halkıma ulaştırsınlar.'' demiş. Vezirlerden birisinin tellalları çağırmasıyla padişah emirlerini sıralamaya başlamış. ''Ey vatandaşlarım, ben hepinizin bildiği gibi zalim bir hükümdarım. Zalim bir hükümdar olarak da hepinize zulmettim.'' ''Ama bu durum artık geçmişte kaldı. Hepinizden özür diliyorum. Bundan böyle ben ve devlet adamları hiç kimseye zulmetmeyecekler. Halkıma eziyet eden kim olursa olsun karşısında beni bulacaktır.'' demiş. Tellallar şaşkınlık içinde kalarak padişahın bu emrini ülkenin dört bir tarafında ilan etmeye başlamışlar. Padişahın yeni emirlerini duyan halk şaşkınlık içinde kalıyormuş. İnsanlar padişahlarındaki bu ani değişikliğe bir anlam veremiyorlarmış. Ama mutluluklarına da diyecek yokmuş. Padişahlarının bu yeni tarzına, yönetim anlayışına halkın alışamadığı gibi padişahın çevresinde bulunan yöneticiler de alışmakta güçlük çekiyorlarmış. Padişahla samimi olan vezirlerden biri padişaha ''Padişahım, sizdeki bu durumu anlayamıyoruz.'' demiş. ''Padişah, bu duruma alışamadığınızın ben de farkındayım. Halkın bu durumu nasıl buluyor?'' demiş. Padişahın bu soru karşısında vezir, ''Efendimiz, halkımız çok memnun.'' Size hanedanlığınıza dua edip durmaktadırlar demiş. Padişah çok iyi, çok iyi demiş. Vezir, yalnız ne oldu da böyle değiştiniz? Padişah, bak anlatayım diyerek anlatmaya başlamış. Ava çıktığımız bir gün bir tilkinin peşinden koşmakta olan bir av köpeği gördüm. Av köpeği tilkiyi yakalamak için çok çaba sarf ediyordu. Köpek tilkiye iyice yaklaşıp bir hamle yapınca tilkinin can havliyle kaçacağını gördüm köpek, tilkiyi yakalayamadı ama ayağını ısırmayı başarmıştı. Tilki kanayan ayağıyla kendine bir iğne atarak köpekten kurtulmayı başardı. Köpek, tilkiyi yakalayamamanın verdiği kızgınlıkla sağa sola koşarken arkadan birisinin çifte darbesine maruz kaldı. Attan yediği sert çifte darbesiyle köpeğin ayağı kırıldı. Padişah, adamlarının şaşkın bakışları altında anlatmayı sürdürmüş. Çok şaşırmıştım ki gördüğüm manzara karşısında şaşkınlığım büsbütün artıttı. Savurduğu çifte darbesiyle köpeğin ayağının kırılmasına sebep olan atın ayağı da atın bir çukura düşmesiyle aynı şekilde kırıldı. Ben bu durumu gördükten sonra bu dünyada hiç kimsenin başkasına yaptığı kötülüğün yanına kalmadığını anlamış oldum. İşte bundan dolayı da yıllar yılı kendi halkıma yapmış olduğum eziyetlerden utandım. Yaptığım eziyetin er geç benden çıkacağını düşünmeye başladım. İşte bu düşünceyle kendi durumumu gözden geçirerek değişmeye başladım. Bundan böyle halkıma asla kötü muamelede bulunmayacağıma dair kendi kendime söz verdim. Kısaca zevk almak için çıkacağım avdan ders alarak döndüm. Padişahlarının takındığı bu yeni tavrı çok beğenen vezirler halkları adına padişaha teşekkür ederek bağlılıklarını bildirmişler. Kelile'nin kendisine anlattığı bu hikayeyi dinleyen Dimle sert bir yüz ifadesi takınarak bu anlattığın hikayenin benimle hiçbir ilgisi yok. Hem ben kimseyi eziyet etmiyorum ki demiş. Kelile, anlattıklarımla seni düşüncelerinden vazgeçiremiyorum. Ne yapsam seni ikna edemiyorum. Dimle, sen kendini boşu boşuna yoruyorsun demiş. Kelile, şunu da unutma ki yanlış yoldasın. Sen Şetre aslanın çevresinden uzaklaştırmak istiyorsun. Ama onun çok iri ve güçlü bir hayvan olduğunu unutuyorsun demiş. Dimle, sen de benim çok zeki birisi olduğumu aklından çıkarmasan iyi olur. Ben zeka ve sinsi bu işi halledebilirim. Sen benim küçüklüğüme ve zayıflığıma aldırma. Bütün işler iri bir gövde ve güçle yürümez. Küçücük görünen o kadar çok insan var ki, zekaları sayesinde pek çok işi başarabilirler. Örneğin minnacık bir karganın zekasını kullanarak tehlikeli bir yılanı yenmesi gibi demiş. Kelile Nasıl? Dimne anlaşılan sen yaptığı hileyle bir yılanı yenmeyi başaran karga hikayesi bilmiyorsun demiş. Kelile bilmiyorum. Dimne dinle öyleyse demiş ve anlatmaya başlamış. Karga ve yılan Bir zamanlar bir ormanda bir karga varmış. Karganın yuvasının bulunduğu ağacın dallarının birisinde bir yılan yuva yapmış. Karga yuvasında yumurtalar bulunuyormuş. Bu nedenle de Yılan, karga açısına tehlike oluşturuyormuş. Karga yiyecek bulmak için yuvasından uçtuğu zaman yılan hemen yuva giderek yumurtaların bazılarını yermiş. Bir süre sonra durumu fark eden karga telaşlanmaya başlamış. Karga bu kötü duruma kendince bazı çözümler bulmaya çalışmış ama ne yaptıysa yılanın yumurtaları aşırmasına da bir türlü engel olamamış. Yılanla başa çıkamayacağını anlayan karga olan biteni tanıdığı bir çakala anlatmış. Çakal kargayı dikkatle dinledikten sonra karganın başına gelenlere bir hayli üzülmüş. Karga beni dinleyin. Gördüğün gibi zor durumdayım demiş. Çakal bu yapılanlara nasıl bir çare düşünüyorsun demiş. Karga yılan uyuduğu bir esnada ona yaklaşıp gagalayarak gözlerini kör etmek istiyorum. Gözleri görmeyen yılanın bu şekilde yuvamdaki yumurtaları bulamayacağı için bana asla bir zarar dokunamaz demiş. Çakal ''Bak bu senin düşündüğün akıllıca bir yöntem değil.'' demiş. ''Karga neden?'' diye sormuş. ''Çakal, yılanın uyuduğunu sen anlayamazsın. Anlasan bile yılanın tek gözüne dokunur dokunmaz yılan seni anında alt eder.'' demiş. ''Karga, haklısın galiba.'' ''Çakal, sen bana akıl danıştığın için, sana yardım edebilmek için elimden geleni yapacağımlar şüphen olmasın.'' demiş. ''Karga, teşekkür ederim. Bu durumda sen bana uygun olan bir yöntem gösterir misin?'' Çakal bir süre düşündükten sonra kargaya yılanı nasıl yenebileceğini anlatmaya başlamış. Sen mahalle üzerinde uçmaya başla. Uçarken de insanların oturdukları yerleri yakından incelemenin yollarını ara. Mahalle üzerinde uçarken kadınların süslendikleri bir yer görürsen bir yolunu bularak kimselere görünmeden oradaki altınlardan birisini al. Altını ağzına aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden hemen havalan. Havalandığın zaman aşağıdakilerin seni görmemeleri gerektiğini unutma. Kadınlar seni kovalarken sen yavaş yavaş uçarak ormana gel. Kadınların da görebileceği bir şekilde altına yılanın yuvasına bırak. Altına yılanın yuvasına bıraktıktan sonra orada beklemene gerek yok. Sen hızla yılan yuvasının üzerinden uzaklaş. Kadınlar altına ele geçirmek için yılanı öldürürler. Sen de böylece yılandan kurtulmuş olursun demiş. Karga teşekkür ederim çakal kardeş bu çok kolay bir yol ben düşünememiştim. Çakal bırak şimdi teşekkürü sen havalanda bir an önce benim dediklerimi yap demiş. Anlatılanları aynen yerine getiren karga böylece yılanın yuvasına saldırıp yumurtalarını yemesinden kurtulmuş. Yılandan kurtulan karga kendisine yol gösteren çakalın yanına gittiği zaman ona defalarca teşekkür etmiş. Çakal da kargaya değerli arkadaşım. Sen benim söylediklerimi yapmayıp da kendi kafandaki planı uygulamaya kalkışsaydın, yılanı öldürmek yerine sen kendi canından olurdun. Bu durum şuna benzer. Yengeci öldürmek isteyen balıkçıl da kendi canından olmuştu. Kargan'ın balıkçılığa nasıl canından olduğunu sorması üzerine çakal da olayı anlatmaya başlamış. Balıkçıl ile yengeç Bir zamanlar balıklarla dolu olan bir gölün kıyısında bir balıkçıla bir yengeç yaşarmış. Balık yemeği çok seven bir balıkçıl, canı istedikçe balık yiyebilmek için göl kenarına bir yuva yanmış. Balıkçıl kuşu göl kenarındaki yuvası sayesinde canı istedikçe gölden balık yakalayarak geçimini temin edermiş. Aradan yıllar geçmiş, bu durum hep böyle sürüp gitmiş. Daha sonraları balıkçıl iyice yaşlanmış, artık balık yakalayamaz bir hale gelmiş. Balıkçıl kuşu, balık yakalayıp yemediği için de her geçen gün güçsüzleşip bitkin bir duruma düşmüş. Balıkçıl açlıktan bitkin bir şekilde kara kara düşünürken yanından geçmekte olan yengeç durumu görerek sormuş. Balıkçıl kardeş seni son zamanlarda çok üzgün görüyorum. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Balıkçıl da hemen. Elbette üzülürüm ya. Yaşlanıncaya kadar istediğim kadar balık yakalayabiliyordum. Oysa şimdi balık yakalayamayacak kadar güçsüz düştüm. Balıklar gözümün önünde oynaşıp duruyorlar ama benim onları yakalamaya gücüm yetmiyor. Bugün de buradan avlanan iki balıkçı gördüm. Onların konuşmaları beni çok kaygılandırdı. Yengeç sormuş. Neden onların konuşmalarından kaygılandın ki? Balıkçıl, konuşmalarını duyduğum balıkçılardan birisi ötekine şöyle sesleniyordu. Ötemizde balığı çok hobol olan bir yer var. Oradan başlayıp buraya kadar olan balıkların tamamını avlayalım. İşte ben bu doyduklarıma çok üzülüyorum. Çünkü bu ihtiyar halimle benim artık buralarda balık avlama şansım kalmıyor. Çok yakında aç kalacağımdan endişe ediyorum demiş. Bu sözleri duyan yengeç hemen gidip olana biteni balıklara haber vermiş. Balıklar da akıllı kişi düşmanına bile fikir danışandır demişler. Balıklar bu düşünceyle daha fazla vakit kaybetmeden hemen balıkçının yanına gelmişler. Durumlarını olduğu gibi balıkçıla anlatmışlar. Balıkçıl ''Bakın size ne söyleyeceğim. Hemen ötemizde suyu ve balıkları bol bir ırmak var. Sizler beni dinleyip ırmağın olduğu yere geçerseniz hayatınızı kurtarmış olursunuz.'' demiş. Balıklar da balıkçının bu iyi severliğini teşekkür etmişler. Ayrıca kendilerini kimin ırmak tarafına taşıyabileceğini de sormuşlar. Balıkçıl da ''Sizi elbette ben taşırım. Nasıl olsa biz dost değil miyiz?'' demiş. Balıklar da hep bir ağızdan, elbette biz dostuz, ben bu iyiliği bizden esirgemezsin. Balıkçıl, balıkları birer ikişer taşımaya başlamış ama balıkları konuştukları gibi ırmağı değil, suyun öte tarafında bulunan sazlığa götürüp yormuş. Balıkçıl balıkları bu şekilde taşımış, karnını bir güzel doyurmuş, artan balıkları da daha sonra yemek için sazlığa gizlemiş. Günün birinde yengeçle de yer değiştirmeyi düşündüğü için hemen balıkçılın yanına giderek, Balıkçıl kardeş. Balıkçıl buyur demiş. Yengeç sana bir işim düştü bana yar yardım edebilir misin demiş. Balıkçıl hemen demiş. Yengeç ben de ırmak tarafına geçmek istiyorum. Buralardan çok sıkıldım. Balıkları taşıdığın gibi beni de taşır mısın demiş. Balıkçıl memnuniyetle demiş. Yengeç beni nasıl taşıyabilirsin ki demiş. Balıkçıl ben boynumu yaklaştırayım. Sen de kıskaçlarınla boynuma sarılırsın o zaman seni rahatça taşıyabilirim demiş. Yengeç balıkçılın dediği gibi yaparak kıskaçlarıyla balıkçılın boynuna düşmeyecek şekilde sarılmış. Balıkçıl yengeci de aynı şekilde sazlığa götürmüş. Yengeç sazlıkla yenmiş balık artıklarını, kemikleri görünce sıranın kendisine geldiğini anlamış. Ama balıkçılın kendisini de tuzağa düşürmesini beklemeden hemen kıskaçlarıyla balıkçılın boynuna sarılmış. Yengecin kıskaçlarıyla balığın boynunu sıktıkça balıkçıl hareket edemeyecek bir duruma gelmiş. Yengeç bu şekilde balıkçılın boynunu sıkarak oracıkta öldürmüş. Daha sonra geriye dönüp her şeyi balıklara anlatmış. Balıklar da kendilerine yardımcı olan bu yengece çok teşekkür etmişler. Dimle kardeşi kelileye dönerek Bak sana bu hikayeyi anlatmamın sebebi şudur. Güçle halledilmeyecek pek çok şey akıl sayesinde kolaylıkla halledilir. ''İşte ben de sana bunu anlatmak istedim.'' demiş. Kelile bu duruma anında karşı çıkmış ve ''Ama senin durumun çok farklı.'' ''Benim durumum neden çok farklı olsun ki?'' ''Sen bu işten çok zararlı çıkabilirsin.'' ''Hem de tahmin edemeyeceğin kadar zararlı çıkabilirsin.'' demiş. ''Sen benim bu işi başarıp Şetre Bey'i Aslan'ın yanından uzaklaştırabileceğime niçin bir türlü inanmak istemiyorsun?'' demiş. Kelile çok yanlış yoldasın. ''Hep heyle peşinde koşuyorsun.'' Eminim Aldanan Tavşan hikayesini bilseydin bu şekilde konuşmazdın demiş ve başlamış anlatmaya. Aldanan Tavşan Tavşanın biri bir çalının altında uyurken ürpererek uyanmış. Uyandığı gibi de gözleri fal taşı gibi açılarak tüyleri diken diken olmuş. Karşısında bir kurt tüm korkuçluğuyla öylece kendisine bakıyormuş. Çaresizlik içinde titremaya başlayan tavşan kurdun kendisini yiyeceğini hemen anlamış Kendisini bu ölüm kalım meselesinden kurtarabilmek için hemen aklına gelen sinsice bir planı uygulamaya başlamış. Kurdun yanına yaklaşarak ''Kurt kardeş, efendimiz.'' Kendisine yapılmakta olan iltifat karşısında şaşıran kurt bir şey söylemeden tavşanı dinlemeye devam etmiş. ''Tavşan dostu, güzel konuşuyorsun. Söylediklerin çok hoşuma gitti ama karnım da öylesine aç ki.'' Kurdun her an kendisine saldırmasını bekleyen tavşan bir taraftan da umudunu yitirmeyerek anlatmaya devam etmiş. Ey efendilerin en cesuru. Benim bu cılız bedenim size feda olsun ama ben dişlerinize layık olabilecek temizlikte de değilim. Hem de geçenlerde bir hastalık geçirdiğim için iyice güçten düşüp cılızlaştım. Bu durumda siz beni yerseniz sağlığınız bile bozulabilir. Komşum tilki öylesine besile ve temiz ki anlatamam. Tam dişlerinize ve midenize layık demiş. Tavşan'ın anlattıklarına inanan kurt, ''Hadi öyleyse gidelim tilkinin yanına. Söylediklerin doğruysa seni değil de onu yerim.'' demiş. Önde tavşan, arkasında aç kurt olduğu halde tilkinin evine kadar gelmişler. Kurt dışarıda beklerken tavşan içeriye girmiş ve ''Uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Seni de pek özledim. Nasılsın, iyi misin?'' Tilki ''İyiyim sen nasılsın?'' diye sormuş. Tavşan, güzel komşum ben de çok iyiyim. Ziyaretinin sebebi uzak yerlerden çok değerli birisi gelmiş. Ben de onun sizin bilgi ve bir birikimlerinizden istifade edeceğini düşündüğüm için alıp buraya getirdim. Tilki kimmiş bu? Tavşan, müsaade edin de içeri girsin demiş. Tavşan durup dururken kendisini bu şekilde övmesinden şüphelenen kurnaz tilki temkinli davranarak Tavşan kardeş içerisi çok dağınık. ''Sen biraz dışarıya çıkıp misafiri bekletirsen ben de ortalığı toplarım.'' demiş. Tavşan, ''Tilki kardeş, senin kendini yormana hiç gerek yok. Sen boşu boşuna zahmetlere katlanma. Dışarıdaki değerli kişi etrafla ilgilenmez bile. O sizin değerli bilgilerinizden faydalanacak.'' demiş. ''Tilki hayır olmaz. Ben böyle ortalığın dağınık olduğu bir ortamda misafir kabul edemem.'' demiş. Hilesinin anlaşılacağından korkmaya başlayan tavşan da daha fazla ısrar etmeyerek kurdun yanına gitmiş. Kurt ne oldu diye sorunca tavşan her şey tamam. Kurt nasıl yani? Tavşan tilki razı oldu, sizi seve seve evine kabul edecek. Ama etraf biraz dağınık olduğu için ortalığı toplayacak. Fazla uzun süreceğini de tahmin etmiyorum demiş. Kurt bekleriz. Nasıl olsa burada izlemiş. Tavşan kurt'a ümit vermeye devam ederek konuşmasını sürdürmüş. Beklediğimize değecek demiş. Tavşanın çıkmasından sonra kurnaz tilki hiç vakit kaybetmeden hemen yuvasının arka kapısından dışarıya bakarak kurtla tavşanı konuşurlarken görmüş. Tuzağa düşürülmek üzere olduğunu anlayan tilki soğukkanlılığını korumaya çalışarak yuvasının ön kapısına doğru yürüyerek seslenmiş. Tavşan kardeş değerli misafirimize gelebilirsiniz ortalığı toparladım demiş. Bunları söyleyen tilki bir yandan da sinsil sinsi gülmüş. Çünkü tilki her ihtimale karşı kapısının iç tarafında bir çukur kazıp üzerine çalı ve otlarla kapatmış. Tavşan yuvaya ilk girdiğinde biraz daha ilerleseymiş, tuzağa düşecekmiş. Tilkinin davetini duyan kurtla sinsi tavşan sevinç dolu gözlerle birbirlerine bakmışlar. Bekledikleri anın geldiğini anlayan tavşanla kurt hemen kapıya yönelmişler. Tavşan önde kurt arkada yuvadan içeriye girdikleri anda büyük bir gürültü kopmuş ve her ikisi de tilkinin önceden hazırladığı çukura düşmüşler. Tilkinin sesi duyulmuş. Tavşan kardeş, uzaklardan gelen bilge kişi önce senin kurnazlığından ve bilgilerinden faydalansın da daha sonra ben kendisiyle görüşürüm demiş. Çukurun içinde tavşanın aklıyla yola açıklamayacağını anlamakta geç kurt, daha fazla beklemeye gerek görmeden tavşanı güzelce midesine indirivermiş. Kelili hikayeyi bitirdikten sonra kardeşine, ''Sen aklın sıra şetrebe içinde aldatan tavşanın yaptığı gibi bazı hileler yapmaya çalışıyorsun. Ama tavşanın aldanıp da kendi oyununun kurbanı olduğu gibi senin de sonun o şekilde olabilir.'' demiş. Dimle ''Sen boşuna endişeleniyorsun.'' demiş. Kelile ''Çok yanlış yoldasın. Bu işin sonunda çok büyük bir hüsranla karşılaşacaksın. Dimle ''Ben kafama koydum. Ne yapıp edip şetrebeyi aslanın çevresinden uzaklaştırmaya başaracağım.'' demiş. Kelile, başaramazsın. Ben neden başaramayacağını sana anlatmak istiyorum demiş. Dimle, neden başaramayacağımı hemen anlat. Çünkü seni daha fazla dinleyerek kaybedecek vaktim yok. Kelile, hemen anlatayım. Söz konusu olan öküz, yalnızca kuvvetli olup da akılsız olsaydı senin anlattıklarını belki geçerli olurdu. Ama bu öküz hem çok büyük, güçlü ve çok da akıllı. Bu durumda ne yapabilirsin ki? Dimle, senin anlattığın öküz akıl ve güç yönünden çok iyi olsa bile benim üstünlüğüm inkar edilemez. Ben bu öküzü tavşanın aslanı yok ettiği gibi yeneceğim. Kelile Tavşanın bir aslanı nasıl yok ettiğini anlatır mısın? Dinle Öyleyse dinle bak anlatıyorum. Tavşanın kurnazlığı Çok eski devirlerde geniş ve yeşil bir ormanda bir aslan yaşarmış. Ormanda pek çok canlı da yaşarmış, diğer canlılar aslandan korktukları için ormanın suyundan ve yeşilliğinden faydalanamıyorlarmış. Bu durum aslan hariç tüm canlıları üzüyormuş. Günün birinde aslanın dışındaki diğer hayvanlar bu konuda kendi aralarında bir toplantı yapmışlar. Toplantıda sıkıntılarını ele alıp çareler aramışlar. Pek çok değişik düşünce tartışılmış. Toplantı sonunda tüm hayvanlar olarak hep birlikte aslanın huzuruna çıkmaya karar vermişler. Aslanın huzuruna çıkan hayvanların sözcüsü, Efendimiz, sen bizim kralımızsın. Karnımızı doyurmak için her gün bir hayvanın peşinde koşup yorulmanızı üzülüyoruz. Kendi aramızda bir karar aldık. Aslan kükreyerek, nedir o kararınız hemen söyleyin bakalım. Hayvanların sözcüsü, Efendimiz, sizin yorulmamanız için her gün içimizden birisi kendi ayağıyla size gelecek. Siz de afiyetle bir güzel yiyeceksiniz. Aslan, demek her gün hayvanlardan birisi kendi ayağıyla bana gelecek. Ben de afiyetle yiyeceğim öyle mi? Hayvanların sözcüsü, evet efendimiz aynen öyle. Aslan, bu işi çok sevdim demiş. Hayvanların sözcüsü, efendimiz bunun karşılığında da sizden iki şey istiyoruz. Aslan, nedir istekleriniz? Sözcü, birincisi bu yeşil ve sulak alanı bizim için kullanımı açın, ormanda bize güvence verin. Aslan, hemen kabul ediyorum. Siz beni düşünürsünüz de ben sizi düşünmez miyim hiç? Hayvanlar aslana verdikleri sözü tutmuşlar. Sırayla her gün birisi aslanın huzuruna çıkıyormuş. Huzura çıkacak hayvan belirlemek için de kendi aralarında kura çekiyorlarmış. Bir gün çekilen kurağa da tavşan çıkmış. Tavşan hayvanlara dönerek, beni dinleyin, sizi aslandan kurtaracak aynı zamanda onun da bizleri yiyemeyeceği bir çare buldum. Tavşan arkadaşlarına bunları söyleyip aslanın huzuruna çıkmış. Bu arada diğer hayvanlar merakla beklemeye başlamışlar. Tavşan aslanın huzuruna yemek vaktinden sonra çıkmış. Aslan bir hayli acıktığı için geciken tavşana çok kızmış. Kükrüyerek sormuş. Neden bu kadar geciktin? Tavşan, Efendimiz, ben zayıf ve küçük olduğum için arkadaşlarım sizin karnınızı doyurmaya yetmeyeceğimi düşündüler. Bu nedenle de yanıma bir tavşan daha verdiler. Aslan, Hani nerede diğer tavşan? Tavşan, Efendimiz, biz gelirken aniden karşımıza başka bir aslan çıkıp arkadaşımı yakaladı. Ben de aslana, Arkadaşımı serbest bırak. Biz ormanlar kralına gidiyoruz. Onun askerleri izledim. Aslan, Sen böyle konuşunca o ne yaptı? Tavşan, Bakın bu ormanın hükümdarı benim. Bana kimse karışamaz. Artık ormanlar kralı benim dedi. Efendimiz, işte ben bundan dolayı geciktim. Geciktiğim için de sizden çok özür diliyorum. Ormanda kendisinden başka bir aslanın krallık iddiasına bulunması aslanı çok kızdırmıştı. Aslan kızgınlıkla kükreyerek, bu aslanı çok merak ettim. Kimmiş benim olduğum ormanda hükümdarlığını ilan eden? Tavşan, efendimiz isterseniz o aslanın olduğu yeri size gösterebilirim. Aslan, durmayalım hemen gidelim. Aslanla tavşan birlikte yola düşmüşler. Sinsi tavşan aslana içi su dolu aynı zamanda da suyu berrak bir kuyunun başına götürmüş. Aslan kuyunun içine baktığı zaman kendisiyle tavşanın yansımasını görmüş. Kızgınlıkla suya atılamış, suyun içinde boğulmuş, ormandaki hayvanlar da bu şekilde aslandan kurtulmuşlar. Hikayenin sonunda kelile, ''Bak değerli dostum, aslana zarar vermeyecek bir şekilde bu istediğini yaptırabilirsin.'' Bu öküz aslana yakın olduğu için hepimize çok zarar verdi. Bak öküz ortadan kaldırabilirsen bunu yap ama aslana herhangi bir zarar gelmesini istemiyorum. Dimne bu teklifi kabul etmiş, uzunca bir süre aslanın yanına hiç uğramamış. Uygun bir zaman bularak aslanın yanına girmiş, Dimne'yi karşısında gören aslan Uzun zamandan beri görüşemiyoruz, söyle bakalım sen nerelerdeydin? Dimne hiçbir şey söylemeden beklemiş. Aslan iyiden iyiye meraklanarak sormuş. Yoksa başına bir şey, bir şey mi geldi? Dimle, hayır efendimiz, başıma bir şey gelmedi. Aslan, ama seni çok üzüntülü gördüm demiş. Dimle anlatmaya başlamış. Efendimiz, size nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Siz çok büyük bir hükümdarsınız. Sizin huzurunuzda size üzüntü verecek haberler vermek istemiyorum. Sizin üzülmemeniz için şu an şu ana kadar sustum. Dim'le konuştukça Aslan'ın merakı artıyormuş. Aslan dimneye dönerek çabuk bana neler olup bittiğini anlat. Dim'le anlatmaya başlamış. Efendimiz sizi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Sizi kendimizden çok üstün tuttuğumuzu da bilirsiniz. Belki çok şaşıracaksınız ama ben yine de gerçekleri anlatayım. Güvenilir bir arkadaşımdan duyduğuma göre... Şetrebe size çok yakın bazı kimselerle gizli görüşmeler yapmaktaymış. Aslan şaşkınlık ve merak içinde bu gizli görüşmelerin ne hakkında olduğunu öğrenebildin mi? Dimle öğrenebildim efendim. Şetrebe sizin çok korkak birisi olduğunuzdan söz etmiş. Aynı zamanda akılsız olduğunuzu da söylüyormuş. Çok yakın bir zamanda büyük bir hesaplaşma olacağını söylüyormuş. O hesaplaşmada sizi yeneceğini anlatıyormuş. Ayrıca Şetrebe'nin söyledikleri bu kadardı değil. O kendisini sizden çok üstün tutuyor. Sizi yok ettikten sonra bütün işlerin yoluna geleceğini söylüyor. Aslan ama bütün bunları şu ana kadar bana söyleyen olmadı demiş. Dimle, efendimiz ben size olan bağlığımdan dolayı her şeyi anlatıyorum. Şunu da unutmayın ki sizi çok seviyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Akıllı kişiler başlarına gelecek tehlikeleri önceden haber alarak gerekli önlemleri alan kimselerdir. Aptal kişiler de başlarına gelecek tehlikeleri göremeyen insanlardır. Aptallar tehlikeyi seçseler bile herhangi bir önlem almazlar. Bu durum balık hikayesinde olduğu gibi demiş. Aslan balık hikayesi ben bilmiyorum anlatır mısın demiş. Dimle memnuniyetle efendimiz diyerek anlatmaya başlamış. Göldeki iki balık Suyu çok bol olan bir gölde iki balık yaşarmış. Büyük bir ırmağın suyu bu göle aktığı için Gölün suyu oldukça fazlaymış. Ayrıca ırmakta balık da çokmuş. Balıkçılar balık tutmak için ırmağa giderlermiş. Günün birinde balık tutmak için sürekli ırmağa giden balıkçıların aklına başka bir fikir gelmiş. Bu fikir balık yakalamak için göle gitme fikriymiş. Balıkçılar göle gitmişler, gölde yüzen iki tane kocaman balık görmüşler. Balıkları görür görmez de onları yakalamak istemişler. Balıklardan birisi son derece zeki, diğeri ise aptalmış. Balıklar da durumu fark etmişler. Akıllı balık, balıkçılardan kurtulmak için Ölüt numarasını yapmaya karar vermiş. Suyun yüzeyinde cansız bir balık gibi kalmış. Balıkçılar da ölü sandıkları bu balığı alarak ırmak kenarındaki çakıllığa atmışlar. Akıllı balık bu durumu fırsat bilerek hemen ırmağa atlamış, böylece canını kurtarmış. Kurtuluş çaresi bulamayan aptal balık da balıkçıların attığı ağa yakalanarak onların eline düşmüş. Aslan, ben seninle anlatmaya çalıştığını şimdi daha iyi anladım. Ama öküzün bana tuzak kuracağını hiç sanmıyorum. Benim ona herhangi bir zararım dokunmadı ki. Neden beni ortadan kaldırmaya çalıştın? Bunu anlayamadım. Ben sürekli onu korudum, ona hep iyiliklerim dokundu. Çok iyiliklerde bulunduğum birisi neden benim kötülüğümü istesin ki diye sormuş. Dinle, bakın efendimiz, kalbi çok kötü olan bir kimse, dilediği amaca ulaşmak için son derece iyi niyetli görünür. Ama istediği makamı ele geçirdikten sonra da gerçek yüzü anlaşılır. Bu durumda da kendisini o makama getiren kişiden rahatsız olur ve ortadan kaldırmak için hemen harekete geçer. Bakın ben size bazı önemli açıklamalarda daha bulunmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz demiş. Aslan anlat bakalım nedir bu açıklamalar? Kimle anlatmaya devam etmiş. Efendimiz, yöneticiler için en hayırlı kimse hükümdarına yardımcı olmak için gerçekleri söyleyen kimsedir. Ben de şu an bunu yapmaktayım. Size sadece gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. En hayırlı iş sonucu mükemmel olan iştir. Kadının en iyisi kocasını seven kadındır. Övgünün en iyisi insanın ağzından çıkandır. Sözün en mükemmeli hikmetli olandır. Ahlakın en güzeli insanları kötülüklerden koruyandır. Çok güvendiği bir dostunun kötülük yapabileceğinden korkan insan, başını yastık yerine ateşe koyan insandan daha zor bir durumdadır. Başına gelecek bir kötülüğü fark edemeyen insan aptal bir kimsedir. Akıllı olan insanlar işlerini rastlantıya bırakmazlar. Eşeğin kaybolmasından endişe duyanlar, önce onu sağlam bir kaza bağlarlar, daha sonra işlerini Allah'a bırakırlar. Aslan, sen çok önemli ve ağır sözler söyledin. Bu sözlerin uyarıcı olabilir ama benim gururuma dokundu. Biliyorum, sen bütün bunları benim iyiliğim için söyledin. Ayrıca Şetrebe'den de bana kötülük gelebileceğine ihtimal vermiyorum. Şetrebe zaten ot yiyen bir hayvan olduğu için bana herhangi bir zarar veremez. Ben de et yiyen bir aslan olduğum için o her zaman bana yem olabilir. Bu durumda benim ondan korkmamı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Şunu da unutmamalıyız ki ben ona kendi bölgemde huzur ve güven içinde yaşayabileceğini dair söz verdim. Ona çok da yardımım oldu. Şimdi ortada hiçbir şey yokken değişirsem yanlış olmaz mı? Şetrebe'ye düşman olursam sözünü tutmayan bir yalancı durumuna düşmüş olmaz mıyım? Dimle Efendimiz siz zarar görmek istemiyorsanız iyice düşünmeden kararınızı vermeyin. Nasıl olsa şetrebe ot yiyen bir hayvan olduğu için istediğim an bana yem olabilir diye düşünmeyin. O sadece kendi gücüyle değil, başkalarının da gücünü kullanarak sizi yenmeyi deneyecektir. Ona güvenmeyin, kişilik özelliklerini tam bilemediğimiz çetrebeden her an için size zarar gelebilir. Bunun için sizi misafirliğe çağırırsa çok dikkatli olun. Misafirlik teklifini kabul ederseniz, bitin başına gelen sizin de başınıza gelebilir. Aslan, bitin başına ne geldiğini anlatabilir misin? Dimle, anlatayım diyerek anlatmaya başlamış. Bit ile Pire Eski zamanların birinde Bit'in biri bir zenginin yatağına yerleşmiş. Adam geceleyin yatağına girince Bit sessizce adama sokulup kanını emerek karnını doyururmuş. Sonra da sessizce geri çekilirmiş. Daha sonra Pire de Bit'in yanına gelmiş. Bit Pire'yi misafir etmek istemiş ve Pire'ye Sen bu akşam yanında kalırsan çok yumuşak bir yatakta karnını doyuruncaya kadar insan kanı emebilirsin demiş. Pire Bit kardeş sana çok teşekkür ederim. Zaten hem çok üşümüştüm, karnım da öylesine aç ki... Pire bu sözleri söyleyerek bitin yanında kalmış. Ev sahibi zengin kişi gece olup yatağına girmiş ve uyumuş. Pire hemen fırsatı değerlendirmek için adamın yanına sokulmuş, adamın kanına emmeye başlamış, adamın canı çok acıdığı için aniden uyanmış. Uyandığı gibi de can acısıyla yatağından fırlayıvermiş. Hizmetçilerini çağırarak derhal yatağımı arayın, bu yatakta beni rahatsız eden bir şey var. Hizmetçiler hemen yatağı aramaya başlamışlar. Pire de bu durumdan dolayı çok korktuğu için yataktan kaçarak saklanmış. Yatağı aramakta olan hizmetçiler Biti görmüşler. Biti oracıkta öldürmüşler. Dimli hikayeyi bu şekilde anlattıktan sonra aslana dönerek Efendimiz bu hikayeyi size anlatmamın nedeni kalbi kötülükle dolu olan birisinin her an kötülük yapabileceğidir. Bu durumu size hatırlatmak istedim. Kötü kimse kötülük yapacağı zaman kendi gücü bu kötülüğü yapmaya yetmezse başkalarının gücünü de kullanır. Siz elbette şetrebeden korkmuyorsunuz ama sizin askerleriniz içinde şetrebenin size karşı kışkırttığı o kadar çok kimse var ki. Siz bu kimseleri dikkate almazsanız sonunuz çok kötü olabilir. Anlatılanlardan dolayı telaşa kapılan aslan dimneye dönerek peki şetrebeden zarar görmemek için ne yapabiliriz? Dimne, Efendimiz, özü, ağrıyan bir dişten kurtulmanın çaresi onu ağızdan çıkarıp atmaktır. Korku veren düşmandan kurtulmanın çaresi de onu öldürmektir. Bunları dinlemekte olan aslan Dimne'ye, Senin bu söylediklerinden dolayı ben şetrebeden iyice soğudum. Bundan böyle onunla aynı çatı altında bulunmak istemiyorum. Bu düşüncelerimi ona da söyleyeceğim. Dimne Aslan'la yaptığı bu görüşmeden sonra müsaade isteyerek odadan ayrılmış. Dimneyi bir telaş sarmış. Aslan'a Şetrebey ile konuşabileceğini düşünmeye başlamış. Eğer Şetrebey ile görüşürse kendi yalanlarının ortaya çıkacağından korkuyormuş. Bu düşüncelerle yeniden Aslan'ın huzuruna çıkmış. Dimne karşısında gören Aslan, "Ne var? Niçin geldin?" diye sormuş. Dimne, "Efendimiz, Şetrebe'yi çağırtıp konuşmanız sizin için hiç de doğru bir karar olmaz. Bana kalırsa yeniden düşünün çünkü Şetrebe durumu anlarsa size saygısızlık yapabilir. Hatta sizinle kavgaya bile girişebilir. Şetrebe'nin kavga hazırlıklarını önceden yapmış olmasından korkuyorum. Bütün bu düşündüklerimin yanı sıra size kızıp emrinizden ayrılmaya kalkarsa size baş kaldırıp sizi küçümseyebilir. Bu durumda sizin konumunuzu sarsar. Aslan sana şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce ben bir hükümdarım. Ormanlar kralıyım. Bir hükümdar işlendiği kanıtlanmayan bir suçtan dolayı bir kimseye ceza veremez. Ceza verilirse büyük bir hata yapmış olur. Bu nedenle ben de Şetre Bey'le görüşeceğim ancak ona durumu sormayacağım. Onun hareketlerinden olup biteni anlamaya çalışacağım. Dimle Efendimiz bu söylediklerinizi yaparken de son derece dikkatli davranmalısınız. Çetrebe çok kurnaz biridir. Sizi oyuna getirebileceğinden kuşkulanıyorum. Çetrebe huzurunuza girdiği zaman onun hareketlerinden kötü niyetini anlayabilirsiniz. O suçluluğu vermiş olduğu bir halle zaten telaşlı bir durumda olacaktır. Yüz hatlarına da dikkat ediniz. Rengi atmış olacaktır. Ayrıca yanınıza girdiği zaman dizleri de titreyebilir. Yanınızda hep panik halinde duracaktır. Adeta saldırmak için fırsat kollayan birisinin hareketlerini yapacaktır. Onun durumundan siz kötü niyetini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Aslan, haklısın. Ben de senin anlattığın gibi davranırım. Şetrebe huzuruma geldiği zaman belirttiğin davranışları sergilerse o zaman onun bana düşmanlık yapacağını anlamış olurum. Ben de hemen oracıkta onu öldürürüm. Aslında bu şekilde Şetrebe'ye karşı kışkırtan dimne, aynı şekilde Şetrebe'yi de Aslan'a karşı kışkırtmak istemiş. Bunun içinde öküzün yanına gitmesi gerekiyormuş. Öküzün yanına kendi başına gitmesinin iyi olmayacağını düşünmüş. Aslanı bilgilendirmeyi düşünerek Aslan'a: "Efendimiz, Şetribe ile görüşüp niyetini kendi ağzından dinlemek için bana izin verir misiniz?" Aslan: "Olur. Öküzle görüşmen için ben sana izin veriyorum." demiş. Şetribe ile görüşmek için Aslan'dan izin alan Dimne, son derece üzgün ve bitkin bir şekilde Şetribe'nin yanına gitmiş. Şetribe çok sevdiği Dimne'yi görünce ''Ooo sevgili dostum, nerelerdesin? Seni çok özledim. Uzun zamandan beri yolunu gözlüyordum.'' demiş. Dimle, ''Aziz dostum, ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Zalim bir hükümdarın yanında çile çekiyorum. Artık hayattan bıktım. Hem yaşamımdan da şüphe ediyorum. Artık can güvenliğim yok.'' Bunları duyan şetrebe merak ve telaşla sormuş. ''Sen burada kimden korkuyorsun? Hangi hükümdarın yanında senin hayatın tehlikede?'' Dimne, bak dostum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Zaten seni ne kadar sevdiğimi sana anlatmama da gerek yok sanırım. Şetrebe, elbette senin beni ne kadar çok sevdiğini ben de bilirim. Ben de aynı şekilde seni çok seviyorum. Olan biteni bana anlatırsan belki sana bir yardımım dokunabilir demiş. Dimne, olan biten çok kötü. Güvenilir bir dostumdan duyduğuma göre aslan çevresindekilere senin hakkında çok kötü şeyler söylemiş. Şetrebe, ''Aslan beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ona saygıda herhangi bir kusur da işlemedim. Sözünü ettiğin bu kötü şeyler ne olabilir ki?'' Dimle, aslan çevresindekilere şunları söylemiş. ''Bu öküz çok etli. Onun semizliği iştahımı kabartıyor. Onu öldürüp doyuncaya kadar yiyeceğim. Etinden sizlere de dağıtacağım.'' demiş. İşte ben de bunları duyunca aslanın sana karşı korkunç bir plan hazırladığını anladım. Olanı biteni de sana haber vermeye geldim. Dimne'nin bu sözlerini duyan şetrebe hayretler içinde kalmış. Bütün vücudunu bir korku sarmış. Korkudan zangır zangır titremeye başlamış. Bir süre sonra kendine gelince de Dimne'ye ''Arkadaş anlattıkların için sana çok teşekkür ederim. Zaten ben senin dostuna inanıyorum ama ben aslana ve çevresine hiç saygısızlık yapmadım. Bana karşı niçin kötülük düşündüğünü de anlayamadım.'' Dinle, herkese güvenme. Şetrebe, kim bilir belki de fesadın birisi benim hakkımda kötü şeyler söylemiştir. Zaten aslanın etrafında pek çok çıkarcı kimseler bulunmaktadır. Bu çıkarcılar aslanı etkilemiş olabilirler. Zaten kötü kimselerle sıkı dostluklar kuranlar iyilerden şüphelenmeye başlarlar. Aynen hayal gören ördekte olduğu gibi demiş ve anlatmaya başlamış. Hayal gören Ördek Bir zamanlar ördeğin birisi su kenarına gitmiş. Suyun içinde pek çok balık görmüş. Bu balıkları yakalamak için günlerce uğraşmış ama başaramamış. Çünkü suda gördükleri gerçek balık değilmiş. Onlar yıldızların sudaki yansımalarından başka bir şey değilmiş. Ördek günler sonra avlamak için uğraştığı balıkların avlanamayacaklarını anlamış. Daha sonra da suyun içinde gerçek bir balık görmüş. Ördek bir balığın da avlanamayacağını sandığı için onu avlamak için hiç çaba sarf etmemiş. Yani kolaylıkla onu avlayabilme imkanına sahipken onu avlamamış. Hikayeyi dinleyen Dimle sormuş. Anlattığım bu hikayeyle senin durumunun ne ilgisi var? Çetrebe bak anlatayım. Aslan benim hakkımda verdiği öldürme kararını etrafındaki yalanç kimselerin etkisinde kalarak verdiyse bu kararı onun hükümdarlığına yakıştıramam. Ama bunun yanı sıra, bu kararı kendi hür iradesiyle aldıysa çok üzülürüm. Çünkü aslan bugüne kadar benim hiçbir kötülüğümü ve saygısızlığımı görmedi. Benim dostumu ve saygımı gördü. Ben aslana hiç yalan da söylemedim. Onu da yanıltmadım. Kısaca aslanın her iki ihtimaldi de yanıldığını anlıyorum. Çünkü adaletli ile hükmeden bir hükümdar, çevresinde de dürüstlerin yanı sıra çıkarcıların ve düzenbazların da bulunabileceğini unutmamalıdır. Adil bir hükümdar, kötü kimselerin kışkırtmalarına gelmemelidir. Duyduğu bir şeye hemen inanmamalıdır. Duyduğunun doğruluğunu iyice araştırmalıdır. Şunu da göz ardı etmemeliyiz. Ben bir hata da yapmış olabilirim. Benim böyle bir hatadan dolayı ortadan kaldırmam gerekmez. Dimle, aslan seninle ilgili bu kararı kimsenin etkisiyle değil, kendi başına vermiştir. O herkesin sandığı gibi çok cesur ve adaletli değil. Korkanın tekidir. Aynı zamanda çok da zalimdir. Hem bunları bir tarafa bırakalım da seni bu felaketlerden nasıl kurtaracağımızı düşünelim. Şetrebe, Beni düşündüğün için sana teşekkür ederim. Ama böylesine bir haksızlığa da ben bir çare düşünemiyorum. Aslan beni öldürüp etimi de çevresindekileri dağıtmaya karar vermişse ben ne yapabilirim ki? Ona karşı benim elimden bir şey gelmez. O et yiyen çok güçlü bir hayvan. Ben de ot yiyen güçsüz bir hayvanım. Hem de onun etrafında bu kadar çok çıkarcı kişi varken ben onun beni öldürmesini engelleyemem ki. Aslan'ın etrafında bulunan kötü kimseler günün birinde onu da yok edeceklerdir. Bu kurt karga ve çakalın hikayesine benzer. Dimne ben bu hikayeyi duymadım anlatır mısın? Şetrebe memnuniyetle diyerek anlatmaya başlamış. Aslan ile deve Geçmiş zamanlarda ormanın birinde bir aslan yaşarmış. Kurt, karga ve çakal da aslanın emrinde çalışan hayvanlarmış. Bir ticaret kervanı ormanın yakınından geçiyormuş. Kervanda yaşlı ve hasta bir deve varmış. Bu deve güçsüz olduğu için kervana yetişemiyormuş. Bu nedenle de ormanda kaybolmuş. Deve çaresizlik içinde bir o yana bir bu yana giderken aslan ve hizmetçilerini görmüş. Deveye iyice yaklaşan aslan kükreyerek, ''Sen kimsin? Ormanımda ne geziyorsun?'' Deve korkudan titrediği için bir şey söyleyememiş. Aslan kükremesinden korkan deveye, ''Burada korkmana gerek yok. Benden ve hizmetçilerimden sana zarar gelmez. Ama merak ettik işte, kim olduğunu söylemelisin.'' Korkusu birazcık geçen deve, ''Efendimiz, ben yaşlı ve hasta bir deveyim. Bir kervanla birlikte yürüyordum.'' Ama dediğim gibi güçsüz ve hasta olduğum için geride kaldım demiş. Aslan artık korkmana gerek yok. Bizim yanımızda senin can güvenliğin sağlanacaktır. Hem de burada istediğin gibi karnına doyurabilirsin demiş. Can güvenliği sağlanan deve ormanda istediği gibi hareket etmeye başlamış. İyi beslendiği için de hastalığından da kurtulmaya başlamış. Bir gün ormanda avlanmakta olan aslan bir fir görmüş. Fili avlamak için ona saldırmış. Çok büyük ve güçlü olan fil aslanla boğuşmaya başlamış. Bu boğuşma sonucunda aslan yenilmiş. Fili avlayamayan aslan yorgun ve yaralı bir şekilde ormana dönmüş. Efendilerinden yiyecek beklemekte olan kurt, karga ve çakal aslanın eli boş döndüğünü ayrıca yaralı olduğunu görmüşler. Yaralı olan aslan günlerce hasta yatmış. Ava çıkamadığı için de hizmetçileri iyice açıkmışlar. Açtıktan bitkin düşen aslan günün birinde yardımcılarının yanına çağırarak onlara ''Bakın ben artık yaralı ve hastayım. Siz de bunu biliyorsunuz. Uzun zamandan beri avlanamadım. Bana bakmayın. Benim başımı bek beklemekten de vazgeçin. Siz kendi başınıza ava çıkarak karnınızı doyurabilirsiniz.'' ''Avladığınız etten belki bana da bir şeyler düşer ve karnımı doyurmuş olurum.'' demiş. Karga kurt ve çakal aslanın yanından ayrıldıktan sonra kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Deveyi parçalayıp yemeye karar vermişler. Onu parçalayarak herkesin karnını doyurabileceklerine inanıyorlarmış. Aslan'a giderek bu düşüncelerini söylemeyi düşünmüşler. Önce karga konuşmuş. Efendimiz uzun bir zamandan beri sizin hasta ve aç olarak yaşadığınızı görmek bizi çok üzüyor. Size et bulmamız gerektiğini düşündük. Et bulmak için deveyi parçalamamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslan bu sözleri duyunca hizmetçilerine, Deve hakkında bu şekilde düşünmenize bir anlam veremedim. Ben ona can güvenliği konusunda söz vermiştim. Bunu unutmayınız. Karga yeniden söz alarak, Efendimiz, sizin deveyi verdiğiniz sözden dönmenizi istemiyoruz ama bir çare aramaya çalışıyoruz. Aslan, nasıl bir çare bulabileceğinizi merak ettim demiş. Hemen arkadaşlarının bulunduğu yere dönen Karga, deveyi nasıl kurban edeceklerini arkadaşlarına uzun uzadıya anlatmaya başlamış. Deveyi de yanımız alarak hep birlikte aslanın huzuruna çıkalım. Aslanın yanında sırayla herkes kendisini aslan için feda etmek istediğini söylesin. Deve de kendisini feda etmek istediğini söyleyecektir. İşte o zaman biz de hep birlikte devenin bu teklifine uygun gördüğümüzü söyleriz. Deve farkına varmadan bizim oyunumuza gelmiş olur. Karganın bu planı diğerleri tarafından da uygun görülmüş, üç dar, deveyi de yanlarına alarak aslanın huzuruna çıkmışlar. İlk konuşan karga olmuş. ''Efendimiz, sizin uzun zamandan beri hasta olduğunuzu ve bir şey yemediğinizi biliyoruz. Yaşamanız için içimizden birisini size feda etmek istiyoruz. Bunun için ben canımı seve seve veriyorum. Lütfen beni yiyiniz.'' demiş. Karga bu sözleri söyler söylemez çakal lafa karışarak. Karga arkadaşımız size olan bağlığını ortaya koymak istiyor. Ama onun eti size yetmez. Size tavsiyem benim etmeyin Sağlığınıza kavuşmanız için canım size feda olsun demiş.'' Çakal bu sözlerini bitirince aralarında anlaştıkları gibi kurt ileri fırlayarak ''Efendimiz, çakalın eti iyi değil. Ben kendimi size feda ediyorum. Benim eti yiyin?'' demiş. Kurt daha sözlerini söylemekteyken kargayla tavşan canlarını feda etme konusunda yalancıktan aralarında kavgaya tutuşmuşlar. Karga ''Bu düşünce benden çıktı. Sen dur.'' demiş. Çakal ''Senin için kralımızın dişinin kovuğuna bile yetmez. Kralımız en iyisi beni yesin de bir güzel karnını doyursun.'' demiş. Onların bu durumundan cesaret alan deve kargayla çakalı çıkışarak ''Asıl siz ikiniz bir durum bakalım.'' demiş. Devenin bu çıkış karşısında tilkiyle karga bekledikleri çıkışı bulmuşçasına sevinmişler. Deve ''Efendimiz siz en iyisi bunları bırakın da benim etmi yiyin. Canım size feda olsun. Benim etim sizi yeniden eski sağlığınıza kavuşturacaktır.'' Deve konuşmasını bitirince üç kafadar aslana ''Efendimiz biz de deve arkadaşımızın düşüncelerine katılıyoruz.'' Onun eti sizi kısa sürede iyileştirir demişler. Böylece deve kurban edilmiş. Şetrebe bu hikayeyi anlattıktan sonra Dimne'ye dönerek ''Sana bu hikayeyi anlatmamın sebebini şimdi daha iyi kavradın mı? Hem aslanın etrafında bulunanlar beni öldürmeye karar vermişlerse artık yapacak bir şey yok.'' demektir. Kaldı ki aslan beni ortadan kaldırmak istemese bile onun etrafındakiler onu kandırarak bu işi başarabilirler. Dimne ''Bu durumda sen ne yapmayı düşünüyorsun?'' Şetrebe, ben bu durumda sadece canımı koruyabilirim. Elimden başka bir şey gelmez. Canımı korumak için de bana saldıranlarla çarpışmayı bile göze alırım demiş. Dimne, bu konuda başka çareler varken senin kendi tehlikeye atmanı doğru bulmuyorum. Akıllı kişiler kavgayı son çare olarak düşünmelidir. Düşmanı asla zayıf görmemelisin demiş ve oradan uzaklaşmış. Ve soluğu Kerilene'yi yanında almış olup biteni anlatmış ve sonunda Kelile'den bir de hikaye dinlemiş tabii. Kurbağanın hikayesi. Kurbağanın biri sulak bir yerde kendisine güzel bir yuva yapmış. Bu kurbağa aradığı her şey çevresinde bulabildiği için mutluluğuna diyecek yokmuş. Ne var ki her şeyi iyi gitmemeye başlamış. Bir süre sonra kurbağanın mutluluğu bozulmuş, fena halde huzursuz olmaya başlamış. Kurbağanın bu huzursuzluğunun sebebi yuvasına musallat olan komşu bir yılanmış. Bu yılan kurbanın yuvasını gözetleyerek kurbanın yavruladığını gördüğü vakit yuvaya dadanıp yavruları bir güzel midesine indirilmiş. İşte bu durumdan dolayı da kurbağanın tüm huzuru bozulmuş. Kurbağa bu durumu başka bir komşusuna anlatarak ondan yardım istemiş. Kurbanın sıkıntılı durumunu dinleyen komşusu ona çok kurnazca bir akıl vermiş. ''Bu işin kolayı var.'' demiş. Kurbağa, ''Nasıl yani yavrularımı acımasızca yiyen bu yılandan kurtulmak bu kadar kolay mı?'' demiş. Komşusu, ''Elbette kolay. Yeter ki mantığını çalıştır.'' Kurbağa, ''Anlatır mısın?'' Komşusu, ''Anlatırım.'' diyerek söze başlamış. ''Buraya yakın bir yerde balığı çok seven bir kunduz var. Sen ona yedi tane küçük balık al, bunları birer birer kunduzla yılanın yuvası arasına yerleştir.'' Kunduz balıkları yiye yiye yılanın yuvasına kadar gelir. Balıkları bitiren kunduz yiyecek başka bir şey bulamayınca da hemen yılanın kokusunu alıp onu yer. Sen de böylece yılandan kurtulmuş olursun demiş. Kurbağa komşusuna teşekkür ederek söylenenleri aynen yapmış. Her şey hemen hemen komşusunun anlattığı gibi de olmuş. Balıkları bitiren kunduz ertesi gün balık bulmak ümidiyle aynı yol takip etmiş ve yılanın yuvasına ulaşarak onu güzelce yemiş. Artık kurbağanın bu mutluluğuna diyecek yokmuş. Kurbağa başına bela olan yılandan kurtulduğuna çok seviniyormuş. Ne var ki her şey böyle gitmemiş. O yolda balık ve yılan yakalamaya alışmış olan kunduz başka bir gün yine balık veya yılan bulabilmek ümidiyle aynı yoldan gitmiş. Kunduz yolu takip ede de kurbağanın yuvasına kadar gelmiş. Yiyecek ne balık ne de yılan bulamayınca kurbağanın yuvasına dadanarak kurbağayı yemiş. Dimne sen bu anlattıklarınla benim düşüncelerim arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Ama senin anlattıklarının benim nelerine ilgisi var? Kelile. Anlattıklarımın senin ilgisi pek çok. Ama sen bunları bir türlü anlamak istemiyorsun. Dimle. Sen benim çok zeki ve kurnaz olduğumu hiç göz önüne almıyorsun. Kelile. Kurnazlık her zaman çare olmaz. Senin aslanla şetrebeyi birbiriyle kavga ettirmeye çalışman çok kötü ve hilecilerin yaptığı bir davranış. Dimne, beni hilecilerle karıştırmasan iyi edersin. Kelile, senin bu yaptığın demirleri yiyen farelerin durumuna benziyor. Dimne, anlatır mısın? Kelile, anlatayım diyerek hikayeyi kardeşine anlatmaya başlamış. Demir Yiyen Fare bir zamanlar bir ülkede ticaretle uğraşan birisi varmış. Bu adam ticaret yapmak için yollara düşmüş. Ticarethanesindeki 10 tona yakın demiri de çok güvendiği bir dostuna bırakarak emanet etmiş. Ticaretten dönünce demirlerini bulamamış. Dostuna demirlerin ne olduğunu sormuş. Dostu demirleri fareler yedi demiş. Tüccar elbette ya fareler demiri çok severler sen bu konuda çok haklısın demiş. Tüccar arkadaşının yanından ayrılınca adam da Tüccar'ı aldattığını düşünerek sevinmiş. Tüccar evine giderken dostunun oğluyla karşılaşarak alıp evine götürmüş. Ertesi gün adam Tüccar'a gelerek oğlunun kayıp olduğunu söylemiş, görüp görmediğini sormuş. Tüccar, oğlunu gördüm, bir serçe oğlunu yakalamış götürüyordu demiş. Adam senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Minnacık bir serçe, kocaman çocuğu kapıp götürebilir mi hiç? Tüccar, ''Niçin şaşırıyorsun ki burada fareler 10 ton demir yerlerse bir serçe de senin oğlunu kapıp götürebilir?'' Yaptığına pişman olan adam suçunu itiraf edip demirlerin parasını vererek oğlunu almış. Bunları anlatan Kelile Dimne'ye dönerek ''Sana bunu anlatmamın nedeni kendi dostlarını aldatan kimselerin başkalarına da kötülük yapabileceklerini anlatmak için de vefasız kimseden asla hayır gelmez.'' demiş. Dimne sen sürekli yanlış hikayeleri anlatıyorsun demiş. Kelile benim anlattığım hikayeler yanlış değil. Tamamı akıl sahibi olan kimselerden duyduğum hikayelerdir. Dimne o zaman hikayelerini yanlış bir kimseyle ilişkilendiriyorsun. Bu anlattıklarıyla kendi durumum arasında bir bağlantı kuramıyorum demiş. Kelile o zaman sana bir ayının hikayesini anlatayım da belki bir ders çıkarabilirsin demiş. Dimle anlat bakalım deyince Kelile anlatmaya başlamış. Ayı ile dostluk Zamanın birinde güzel bir memlekette çok gayretli bir bahçıvan yaşarmış. Bu bahçıvan bahçesinde çeşit çeşit meyve ve sebzeler yetiştirerek bahçesini çok güzel ve gösterişli bir hale getirmiş. Bahçıvanın bahçesinde her mevsimde yetişen pek çok meyve ve sebze varmış. Görenler bahçeye tekrar tekrar dönüp bakmaktan kendilerini alamazlarmış. Bu bahçıvan bağ ve bahçe işlerine kendisini öylesine kaptırmış ki evlenip de çoluk çocuk sahibi olmaya bile fırsat bulamamış. Yalnızlık bir süre sonra bu bahçıvana çok ağır gelmeye başlamış. Yaşı da iyice ilerlediği için evlilik çağı çoktan geçmiş. Bu nedenle de evlenmeyi düşünemiyormuş. Çevresinde de samimi olabileceği bir sırdaş bulamamış. Çare olarak başka yerlerde kendisine bir dost arama yolunu tutmuş. Bahçıvan kendisiyle dost olabilecek bir kimse bulabilmek ümidiyle önce yakın çevresini araştırmış ama bulamamış. Dağa taş gezerek bir dost arıyormuş. Bahçıvan sonunda dağın birinde kendisiyle dost olmayı kabul eden bir ayıyla tanışmış. Meğerse bu da yalnızlıktan bunaldığı için dostluk kurabileceği bir kimse aramaktaymış. Bahçıvanla ayı arasında kısa sürede çok iyi bir dostluk kurulmuş. Bahçıvan ayıya, ''Ayı kardeş seni pek sevdim.'' ''Senin de benim için aynı duyguları taşıdığını biliyorum.'' demiş. Ayı, ''Ondan şüphen olmasın.'' Bahçıvan, ''Benim aşağıdaki ovada çok güzel bir bahçem var. O bahçeyi gençliğimden beri bin bir emekle yetiştirdim. İstersen oraya gidelim, birlikte bahçemde yaşarız.'' demiş. Ayı, ''Bahçıvan kardeş, ben gelip de orada sana yük olacağımı düşünüyorum.'' demiş. Bahçıvan, ''Böyle düşünme, gidince görürüz, bahçem çok güzel ve geniştir. İkimize de fazlasıyla yeter.'' Hem senin için de orada birbirinden güzel meyveler olduğunu hatırlatmak isterim demiş. Bahçıvandan birbirinden güzel meyveler lafını duyan ayının ağzından sular akmaya başlamış. İki dost daha fazla vakit kaybetmeden bahçıvanın bahçesine yolunu tutmuşlar. Bahçeye geldiklerinde ayı karnını güzelce doyurduktan sonra sevincinden zıplayıp dururmuş. Yalnızlıktan kurtulan bahçıvanın da keyfine diyecek yokmuş. Kelimenin tam anlamıyla aralarından su sızmıyormuş. Bahçıvan uyuduğu zaman ayı bahçıvanın yüzüne konan sinekleri bile kovalama işiyle direkt kendisi ilgileniyormuş. Bir öyle sıcağında bahçıvanın ağaç gölgesinde uyuduğu bir vakit ayı yine sinekleri ürkütmeye çalışıyormuş. Bu sefer sinekler sanki ayıyla inatlaş, inatlaşmışçasına tekrar tekrar bahçıvanın ağzına, burnuna, alnına konup duruyorlarmış. Sinekleri kovalamaya devam eden ayı, Onlarla baş edemeyeceğini anlayınca bahçıvanı sineklerden büsbütün kurtarmak düşüncesiyle yerden kocaman bir kaya parçası alarak var gücüyle uyumakta olan bahçıvanın yüzüne indirmiş. Zavallı bahçıvan uyumakta olduğu için bağırmaya bile fırsat bulamadan başına yediği kocaman kaya darbesiyle kanlar içinde kalarak oracıkta can vermiş. Kardeşi Dimne'ye bu hikayeyi anlatan Kelile onun nasıl bir tepki verdiğini öğrenmek için Dikkatle Dimne'nin yüzüne bakmış. Dimne'nin yüzünde anlatılanlardan etkilenilmiş bir hava yokmuş. Kelile bunları düşünürken kardeşinin alaycı ve meraklı ses tonuyla kendisine gelebilmiş. Dimne, bahçıvanla iyi hikayesini anlattın ama niçin anlattığını doğrusu ben anlayamadım demiş. Kelile, bu hikaye senin için anlattım demiş. Dimne, benimle ne ilgisi var? Kelile, seninle aynı kafadan olmayan insanlarla kurabileceğin dostluklar çok tehlikeli olabilir. Bu tehlikeler bazen de insanı canından edebilir demiş. Ben sana bu nedenlerden dolayı ibret alabileceğini düşünerek ayıyla bahçıvan hikayesini anlattım. Yine de senin bu konudan ders almadığın anlaşılmaktadır. Dimne Kardeşim sen ayıyla bahçıvan hikayesini anlatarak benimle bağlantı kurmaya çalıştın ama ben bir ayı gibi aptal değilim ki bana iyiliklere dokunan birisine farkında olmadan kötülük yapayım demiş. Kelle Budalalarla düşüp kalkan budala olur. Rüzgar, meyve ve bahçelerinden eserse güzel kokular taşır. Kıratın yanında duran ya ya suyundan kapar. Sen doğruluktan ayrılarak fesatlığı seçtin. Benim anlattıklarımda sürekli göz ardı etmektesin. Akıllı bir kimsenin senin savunduğun düşünceleri kabul etmesi mümkün değildir. Bu konuda akıl sahibi bir tüccarın kendisine oynanmaya çalışan oyunu bilgi ve zekasıyla bozduğunu akılından çıkarma demiş. Dimne kendisine oynanan oyunu bozan tüccar hikayesini duymamıştım. Kelile bilmediğine şaşırmadım. Dimne anlatır mısın? Kelile elbette diyerek hikayeyi anlatmaya başlamış. Kurnaz Tüccar Memleketin birinde fazla sermayesi olmayan ama çok becerikli ve zeki bir tüccar varmış. Bu tüccar aklını kullanarak sermayesini artırmanın yani zengin olmanın yollarını aramaya başlamış. Olduğu yerde beklemekle bu düşüncesini gerçekleştiremeyeceğini anlayan tüccar sefere çıkmaya karar vermiş. Sefere çıkmak üzere olan tüccar yanına sermaye alarak elinde bulunan az sayıdaki altınlarını almış. Evinde tutarak saklamaya çalıştığı 100 kilo hurmayı da bir arkadaşına emanet etmek için dostunun yanına gitmiş ve ben ticaret yapıp sermayemi artırmak için uzak memleketlere gitmek düşüncesindeyim. Arkadaşı yolun açık kazancım bol olsun demiş. Tüccar sağ olasın, gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var. Elimde bulunan 100 kilo hurmayı emanet olarak sana bırakmak istiyorum. Dönersem alırım, 6 ay içinde dönmezsem de hurmalarım sana helal olsun demiş. Arkadaşı tüccarın hurmalarını iyi koruyacağına dair söz vererek hurmaları almış. Ne var ki tüccarın bu arkadaşa sözünün adamı olmadığı için, Arkadaşının gitmesinden çok kısa bir süre içinde hurmaları oldukça ucuz fiyattan satarak parasını da güzelce yemiş. Tüccar ticaret seferinden dönmüş ve yanına da güzel bir hediye alarak arkadaşının kapısını çalmış. Arkadaşı "İnşallah ticaret yaparak zengin olmuşsundur." demiş. Tüccar "Hoş bulduk. Ticaretim işte de fena değildi. Allah'a şükür bir şeyler kazanabildik. Ben şimdi çok yorgunum. Daha sonra bol bol sohbet ederiz." ''Sana getirdiğim çam sakızı çoban armağanı olan şu hediyeyi al da hurmalarımı getir.'' demiş. ''Arkadaşı ne hurması?'' ''Tüccar ticaret için sefere giderken sana emanet olarak bıraktığım 100 kilo hurmayı istiyorum.'' demiş. Arkadaşı ''Hurmadan eser kalmadı. Ben hurmaları iyi koruyabilmek için onları mahzene indirdim. Ne yazık ki mahzende farelerin cirit atacağını düşünemedim. Hurmaların tamamını fareler yiyip bitirmişler.'' Hurmaların yerinde bir dirhem bile kalmamış demiş. Tüccar arkadaşının kendisine oynadığı aptalca oyunu hemen anlamış ama o an için elinden gelebilecek bir şey de yok gibiymiş. Arkadaşıyla kavgaya tutuşmak yerine sükönetini korumaya çalışarak oradan ayrılmak istemiş. Tüccarın sessiz sedasız bir şekilde gitmeye çalıştığını gören arkadaşı onu aldattığını sandığı için yeniden oyuna getirip kandırabileceğini düşünerek ziyafet için evine davet etmiş. Tüccar nazik davetin için teşekkür ederim. Şimdi evde yapılacak çok işlerim var. Başka zaman gelirim diyerek oradan ayrılmış. Tüccarın arkadaşı tüccarın arkasından bakarken kendi kendine konuşmaya başlamış. Git bakalım git de 100 kilo hurmanın üstüne bir tas soğuk su iç. Yenecek malın olursa da başka adrese gitme. Ne de olsa biz arkadaşız demiş. Oysa tüccar arkadaşın tahmin ettiği kadar da aptal değilmiş. Şimdilik sessiz kalarak bu işin içinden çıkış yolu bulmaya çalışarak vurmalarının parasını kurtarabilmenin hal çarelerini aramaktaymış. İşte tüccar bu düşünceler içinde evinin yolunu tutarken sokakta oyun oynayan çocukların içinde arkadaşının oğlunu da görmüş. Çocuğun kendisini tanımasını da fırsat bilerek çocuğa şeker uzatarak yanına çağırmış ve evine götürerek saklamış. Ertesi gün öğle vakti arkadaşının davetine icabet etmek için arkadaşının evine gitmiş. Kapıyı çaldığında arkadaşını çok üzgün ve ağlamaklı bir şekilde görmüş. Arkadaşına hayırdır seni çok üzüntülü görüyorum. Oysa senin yüzüne hep tebessümle haliyle hatırlıyorum demiş. Arkadaşı ağlayarak Tüccar'ın boynuna sarılmış ve Ah kardeş hiç sorma halimi biricik oğlumu kaybettim dün akşamdan beri eve gelmedi demiş. Tüccar oğlun nasıl birisiydi? Arkadaşı oğlunu iyice tarif edince Tüccar heyecanla atılmış ve ''Ben oğlunu gördüm.'' Tüccardan bu cevabı alan heyleci arkadaşının gözleri fal taşı gibi açılarak ''Çabuk söyle oğlumu nerede gördün?'' demiş. Tüccar bir kuş oğlunun elbisesinden gagasına geçirmiş ve onu kanadının arasına alarak götürüyordu demiş. Tüccar hayaletler içinde kalarak kızgınlık fışkıran bir yüz ifadesine arkadaşına bakmış ve ''Sen ne dediğinin farkında mısın? Bir kilo bile gelmeyen bir kuş 15 kiloluk bir çocuğu nasıl götürebilir?'' Tüccar arkasından beklediği soruyu duyar duymaz zekice davranarak ''1 kilo bile gelmeyen bir kuşun 15 kiloluk bir çocuğu alıp götürebileceğine inanmıyorsun da 100 gram bile gelemeyecek farelerin 100 kilo hurmayı yediklerine nasıl inanabiliyorsun?'' diye sormuş. Durumu anlayan tüccarın arkadaşı ''Hayır kardeşim durum benim sana anlattığım gibi değil. Senin hurmalarını fareler yemedi. Onları ben pazarda sattım. İstediğin zaman parasını iade etmeye hazırım.'' demiş. Tüccar anlaşıldı halde ben de sana gerçeği söylemek istiyorum demiş. Arkadaşı hangi gerçeği? Tüccar senin oğlunu da kuş götürmedi ben götürdüm şu an benim evimde misafir olarak bulunuyor demiş. Arkadaşı derin ve rahat bir nefes alarak hadi öyleyse çocuğumu getir de beni sevindir demiş. Tüccar yo bu o kadar kolay değil sen pazarda sattığın hurmaların parasını getir de ben sana o zaman çocuğunu teslim ederim demiş. Tüccardan bu sözleri duyan arkadaşı hemen evindeki sandığı açarak sattığı 100 kilo hurmanın parasını getirerek tüccar arkadaşına tas tamam teslim etmiş. Tüccar da arkadaşını fazla merakla bırakmamak için çocuğu getirerek arkadaşına teslim etmiş. Kelile'den bu hikayeyi dinleyen Dimle, ''Ben sana defalarca söyledim. Ben ne yapıp edip Şetrebe'yi aslan kralımızın yanından uzaklaştırmak düşüncesindeydim.'' ''Senin anlattığın tüccarla hileci arkadaşı hikayesinden ben bir şey anlayamadım.'' demiş. Kelile, senin yaptığın da tüccarın arkadaşının yaptığından farksız değil demiş. Dimle, sen daha önce de bu hikayeye benzeyen demir fareleri anlatmıştın. Kelile, anlattım dinleyen kim? Dimle, ama benim çok zeki birisi olduğumu unutuyorsun demiş. Kelile, bir kimse ne kadar cin fikirli ve hileci olursa olsun karşısındaki yumuşak huylu ve kurnaz olan bir hakimi aldatması mümkün değildir demiş. Aslan'ın Şetrebe'yi öldürmesi. Kelile ve Dimle bu şekilde birbirlerini ikna edebilmek için çeşitli hikayeler anlatmaya devam ederlerken Aslan Kral'ın makamında müthiş bir savaş başlamış. Bu savaş daha önce de denildiği gibi hain ve hileci Dimle'nin araya girerek birbirlerine düşürdüğü Aslan'la Şetrebe'nin savaşıymış. Bir zamanlar aralarından su bu iki dost acımasızca birbirlerine saldırmaya devam etmişler. Bu saldırı kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşına dönüşmüş. Birbirlerine acımasızca saldırmaya devam eden bu iki güçlü hayvandan Şetrebe, iri vücuduna güvenerek bir yandan bağırıyor, bir yandan da aslandan kendisine gelen öldürücü darbelere karşı koymaya çalışıyormuş. Aslan çok güçlüymüş. Ne de olsa yırtıcı ve vahşi bir hayvan. Şetrebe ona ne kadar dayanabilirdi ki? Şetrebe Aslan'ın öldürücü darbeleri karşısında daha fazla kendisini savunamayarak iyice güçsüz düşmüş. Aslan da saldırdıkça daha da kızgın bir hale almaya başlayarak burnundan soluyormuş. Bir süre sonra Aslan da Şetrebe'de oldukları yere yığılıp öylece kalmışlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra yığılıp kaldığı yerden biraz dinlenerek kendine gelebilen Aslan doğrularak güçlükle ayağa kalkmış. Ayağa kalkmasıyla birlikte iyice sakinleşen aslan, doğrucu arkadaşı Şetrebe'nin başucuna gitmiş, aslan gördüğü manzara karşısında irkilerek durumu seyretmeye başlamış. Durum hiç de iç açıcı değilmiş. Şetrebe kanlar içinde yatıyormuş. Aslan Şetrebe'nin etrafında birkaç tur atıp dolaştıktan sonra onun parçalanarak öldüğünü anlamış. Şetrebe'nin bu şekilde ölmesi yani kendisi tarafından öldürülmesi aslanı kahretmeye başlamış. Arkadaşının kanar içinde öylece yatmakta olan cansız bedenini seyretmekte olan aslan, gördüğü manzaraya daha fazla dayanamayarak olduğu yere yığılmış. Aslan yaptığından dolayı çok pişman olmuş. Oysa son pişmanlık fayda etmiyordu. Öküzün öldürülmesini sevinçle bekleyen Dimne, aslana yaklaşmış. Dimne, aslanın mutluluk içinde kendisini karşılayacağını zannediyormuş. Ama durum hiç de öyle olmamış. Müthiş bir pişmanlık yaşadığı Aslan'ın her halinden belli oluyormuş. Dimne Aslan'ı kandırıp da Şetrebe'nin onun tacına ve tahtına göz diktiği yalanına Aslan'ı iyice inandırdığı için Şetrebe'nin ölümünden sonra Aslan'ın kendisini tebrik edeceğini bekliyormuş. Oysa işler Dimne'nin planladığı gibi gitmemiş. Şetrebe'nin ölümüyle işler büsbütün içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamış. Dimne yine de şansını son bir defa daha denemek için Aslan'ın yanına yaklaşarak ''Sizi tebrik ederim. Her zamanki gibi mükemmel bir iş başardınız ama niçin üzüldüğünüzü anlayamadım.'' demiş. ''Aslan, şetre bir, akıllı ve iyi bir dosttu. Onu haksız yere öldürdüğüm için çok pişmanım.'' ''Dimle, siz onu haklı yere öldürdünüz. Yoksa o sizi öldürmeyi kafasına koymuştu.'' Aslan, Dimle'nin bu sözlerine cevap bile vermemiş. Bu konuda yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözünde olduğu gibi Dimle'nin fesatlığı da ortaya çıkmış. Dimle'nin ile öküzü öldürttüğünü öğrenen aslan onu hapse attırmış. Acele verilen karar Kelile ve Dimle'nin başından geçenleri tüm ayrıntısıyla hükümdar Depleşem'i anlatmakta olan Beydeba, hükümdarın başını iki tarafa sallayıp durması üzerine, Efendimiz ne oldu diye sormuş. Hükümdar Depleşem, bu son anlattıklarından o kadar çok etkilendim ki anlatamam demiş. Beydeba ''Hikayelerini beğenmenize çok sevindim.'' demiş. Hükümdar devleşem, ''Anlattığım bu hikayeleri beğenmekle kalmayacağım. Bu hikayelerden zamanı gelince kendime önemli bazı dersler çıkaracağımı da unutma.'' demiş. Hükümdarın kendisi can kulağıyla dinlemesinden pek memnun kalan Beydeba, hemen ona yeni şeyler söz etmeye başlamış. Eskiden bir memlekette cinayet işlediği sanılan bir adamı bekçiler yakalayarak karakola götürmüşler. Halbuki bu adam suçsuzmuş. Adam her ne kadar cinayetten haberi olmadığını söylese de karakoldakileri bir türlü ikna edememiş. Bu günahsız adam önceleri cinayeti işlemediğini söyleyip durmuş. Karakoldakiler bu adama inanmadıkları gibi ona işin doğrusunu söyletebilmek için türlü işkenceler uygulamaya başlamışlar. Bu işkenceler adama çok ızdırap verdiği için adam dayanamayacak bir duruma gelmiş. Karakoldakiler de adamın bu bitkin halini gördükçe işkencelerinin dozunu daha fazla artırmaya başlamışlar. İşkencelerden dolayı çok acı çeken adam daha fazla dayanamayarak ''Tamam artık, boşuna uğraşmayın, öldürülen adamın katili benim, sizden korktuğum için gerçekleri söylemedim.'' demiş. Adamın böyle söylemesi üzerine karakoldakiler işkencelerine son vermişler, hemen durumu yöneticilere bildirmişler. Adam bu durumda kısasa kısas gereği idam edileceğini bile bile suçu üzerine almış. Böyle yaparak idam edilip sabah akşam işkence görmekten kurtulabileceğine inanmış. Karakoldaki güvenlik görevlileri adamı hemen idam etmişler. Adamın idam edilmesinden çok sonra şehrin ileri gelenlerinden birisi ağır bir hastalığa yakalanmış. Adamın durumunda bir düzenli olmadığı gibi yavaş yavaş ölüm döşeğine düşüyormuş. Bu adam kendisini ziyarete gelen arkadaşlarından birisine pişmanlığını anlatmış. Uzun süre önce öldürülen adamı ben öldürdüm. Adamın arkadaşı, evet o dediğin adamın öldürüldüğünü ben de çok iyi hatırlıyorum. Adamın katili idam edilmişti. Hasta adam ağlayarak, idam edilen adam ka katil değil, o adamı ben öldürdüm. Karakoldakiler benim izimi kaybedince o zavallı adamı yakalayarak sorgulamaya başladılar. Sonunda adam işkencelere dayanamayarak cinayet üstlendi. Bunun içinde o adam günahsız yere idam edildi. İşte bundan dolayı ben çok pişmanım demiş. Hükümdar debleşem derin bir nefes aldıktan sonra Beydebaya çok tuhaf. Günahsız adam boşu boşuna idam edilerek öldürülmüş. Ne büyük haksızlık. Diğer adam da pişmanlıklar içinde kalmış. Beydeba, evet efendim. Son pişmanlık hiçbir zaman fayda getirmiyor. Hükümdar Debleşem, evet acele karar vermek çok kötü sonuçların doğmasına sebep olabilir demiş. Beydeba, aynen öyle bu konuda bir de hikaye var demiş. Debleşem, duymadım ama anlatırsan dinlerim demiş. Beydeba anlatmaya başlamış. Aceleci Padişah Padişahın birisi avlanmaya çok düşkünmüş. Bu padişahın birbirinden değerli av köpekleri ve bir de çok mükemmel bir şahini varmış. Bu padişah fırsat buldukça avlanmaya çıkarmış. Padişah yine bir gün mahiyetini de yanına alarak avlanmak için pek de gitmedikleri bir yere gitmiş. Bu yeni yer her bakımdan padişahla adamlarına ilgi çekici gelmiş. Padişah yanındakilerle geceyi av sahasında geçirdikten sonra sabahın erken saatlerinden itibaren dağa tırmanmaya başlamış. Çok güzel gelen dağ havasının da etkisiyle herkes kendi başına hareket ederek avlanmaya başlamış. Padişah da yanında tazısı ve şahiniyle çok hızlı bir şekilde dağ tırmanmaya başlamış. Padişahla adamları bir süre sonra birbirini kaybetmişler. Padişah durumdan çok memnunmuş. Tabiatın güzelliği karşısında yanında da kimselerin olmamasını fırsat bilerek, kendi kendine şarkılar söyleyerek gezinmeye başlamış. Ne var ki hava sıcaklığının artmasıyla birlikte padişahın susuzluğu da iyice artmış. Padişah yakınlarla kimselerin olup olmadığına bakmak için çevreyi dolaşmış ama adamlarından hiç kimseyi bulamamış. Son bir ümit ile adamlarına seslenen padişah bir karşılık alamayınca kendi başının çaresine bakmak için su aramaya gitmiş. Uzun aramalardan sonra dağda bir akarsuya rastlamış. Hemen altın tasını çıkarıp buz gibi sudan dolduran padişah suyu tam ağzına götüreceği sırada şahin kanatlarıyla tasa çarparak suyun dökülmesine sebep olmuş. Padişah tası yerden kaldırıp yeniden doldurmuş. Tam içeceği zaman Şahin yeniden aynı hareketi yapmış. Bu duruma çok kızan padişah defol susuzluktan dudaklarım kurudu demiş. Bunları söyleyen padişah hemen yerden tasını kaldırdığı gibi sudan tekrar doldurmuş. Tam içeceği zaman Şahin yine aynı hareketi yapmış. Dudakları susuzluktan kuruyan padişah tüm hiddetiyle Şahin'i kanatlarından tuttuğu gibi kocaman bir taşa çarpmış. Zavallı Şahin kanlar içinde kalarak düşmüş ve oracıkta ölmüş. Padişah kızgınlık içinde başını sağa sola sallarken seyislerden biri gelmiş. Seyisi gören padişah daha da hiddetlenerek Sabahtan beri susuz kaldım. Üç defa tası doldurdum ama tam içmek üzereyken kuş kanatlarını vurup suyumu döktü demiş. Seyis derhal beline bağlı olan matarasını çıkarıp padişahı uzatarak buyurun padişahım demiş. Matarayı alan padişah sudan kana kana içmiş. Susuzluğunu gideren padişah sağ ol tam zamanında geldin ama çok sevdiğim bu kuşun niçin suyumu döktüğünü anlayamadım demiş. Seyis padişahım siz istirahat buyurun ben suyun geldiği kaynağı araştırıp geleyim demiş. Seyis bunları söyler söylemez dağın doruklarına doğru tırmanmaya başlamış. Su yolunu takip ederek suyun kaynağına ulaşan Seyis gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamamış. Suyun geldiği yerde kocaman bir hayvan bulunmaktaymış. Seyis havadaki ağır kokuyu da işitip rahatsız olmaya başlamış. Suyu biraz daha inceleyen Seyis hemen padişahın yanına gelmiş ve ''Padişahım, durum çok kötü.'' demiş. ''Padişah, sen ne buldun?'' diye sormuş. Seyis olanı bitene olduğu gibi padişaha anlatmış. Seyisi dinleyen padişah yaptığına çok pişman olmuş. Üzüntüsünden daha fazla ayakta kalamayarak olduğu yere çökmüş. Bir süre önce hiddetlenerek öldürdüğü Şahin'i kucağına almış ve ''Vay be! Demek ki bizim göremediğimizi bu kuş görebilmiş.'' Seyis ''Evet efendim. Kuş uçarak suyun içindeki hayvan leşini gördüğü için sizin bu suyu içmenize izin vermemiş.'' Padişah acele davranarak Şahin'i öldürmenin verdiği derin üzüntüyle ''Ben ne yaptım? Beni korumaya çalışan bu sevgili Şahin'i acımasızca öldürdüm.'' ''O kadar pişmanım ki pişmanlığımı anlatacak kelime bulamıyorum.'' demiş. Seyiz, ''Padişahım, siz kötü niyetinizden yapmadınız. Lütfen üzülmeyin.'' demiş. Padişah, ''Yaptığımın iyi niyetle de pek ilgisi yok. Çok pişmanım.'' Bu hikayeyi anlatan Beydeba, Devleşemin çok etkilendiğini hissederek, ''Her ne iş olursa olsun birazcık sabretmek gerekiyor.'' demiş. Devleşem, insan hayatında her zaman olmasa bile ansızın karşılaşan durumlar olabiliyor. Beydeba evet demiş. Devletşam böyle bir durumda padişahın veya mahkeme heyetinin yapabileceği herhangi bir şey yok mu? Beydeba olmaz olur mu? Devletşam o zaman anlatını dinleyelim demiş. Beydeba anlatmaya devam etmiş. Böyle durumlarda padişahlara düşen önemli görevler bulunmaktadır. Bir padişah kendisine bir kişinin işlediği suç, hırsızlık hatta cinayet haberi verildiği zaman hemen hiddetlenmemelidir. Böyle durumlarda padişah sabredip duruma bütün açıklığıyla araştırma yoluna gitmelidir. Güvendiği hakimleri çağırıp konuyu tüm ayrıntılarıyla araştırılmasını istemelidir demiş. Debleşem, dimnenin kışkırtmasıyla dolduruşa gelen aslanın Şetribe'yi öldürmesi çok yanlıştır. Beydeba, aslan kral da Şetre öldürdükten sonra hemen hatasını anlayarak yaptığına çok pişman olmuş ama bir defa iş işten geçmiş. Bu durumda kimsenin yapabileceği bir şey kalmamış. ''Çünkü son pişmanlık fayda etmez.'' demişler. Dimne'nin durumu Devleşem, hileci iki dostun arasına girerek onların dostluklarını ne şekilde bozduğunu mükemmel bir biçimde anlattınız. Şimdi de Aslan'ın Dimne'yi nasıl yargıladığınızı anlatmanızı istiyorum demiş. Bey de bağ anlatmaya başlamış. Aslan Şetre çok severmiş. İşte bu nedenle yaptığından dolayı içi içini yanmaktaymış. Çevresindeki hiçbir şey aslanın pişmanlığını gidermiyormuş. Aslan artık yuvasından çıkmaz olmuş. Zaman zaman derin düşüncelere ve kederlere dalan aslan kendi kendine ''Çok pişmanım. Pişmanlığımı ifade edebilecek söz bile bulamıyorum. Şetrebe gibi değerli bir dostu öldürdüğüme yanıyorum. Dimne gibi birinin sözüne kanıp da işin aslında araştırmadan dostumu yok ettim.'' Aslan işte bu duygular içinde kendi kendini eğip bitirmekteymiş. Onun için artık hiçbir şey eskisi gibi değilmiş, olamazdı da. Hatta her şey eskisinden çok daha kötü olmaya başlamış. Aslanın evin etrafında olup biten her şey aslanı rahatsız ediyormuş. Olduğu yere yığılıp ağlamaya başlayan aslan, ara sıra yaptığı gibi kendi kendine konuşmaya başlamış. Hiçbir şey geri gelmeyecek. Şetre zor zamanlarımın can dostuydu. Sağlığında onun değerini bilememişim ben. Ben çok kötü biriyim. Keşke o kadar acımasız olmasaydım. Şetrebe gibi bir dosta kıyar mıydım hiç? Sürekli bu düşünceler içinde bocalamakta olan aslan, üzüntüsünden bir süre sonra yemeden içmeden de kesilmiş. Aslanın çevresinde bulunan her şey ona şetrebeyi hatırlatıyormuş. İşte böyle durumlarda aslanın güçlü pençeleri dermansız ve tekatsiz bir şekilde titriyormuş. Aslan evinin kenarında dolaşırken kendi kendine ''Ben aptalım biriyim. Ben yaratıkların en aptalıyım.'' Bu kadar aptal olmasaydım, Dimle'nin sözüne inanmazdım. Keşke şetrebenin yerine ben ölseydim. Aslında şetrebeden sonra en fazla sevdiği kimse de Kaplanmış. Kaplan bir akşam Aslan'a misafir olmuş. Aslan tüm pişmanlığını arkadaşı ve veziri olan Kaplan'a da anlatmış. Arkadaşı Aslan'ın çok derin üzüntüler içinde olduğunu gören Kaplan, elden giden ve geri getirilmesi mümkün olmayan şeyler için bir kimsenin kendisini üzmesinin yanlış olduğunu söyleyerek Aslan'a bu konuyla ilgili bir tilki hikayesini anlatmaya başlamış. Tilki Tilkinin biri öylesine acıkmış ki açtıktan gözleri kararmaya başlamış. Tilki yiyecek bir şeyler bulabilmek için dağ bayır dolaşmaya başlamış. Açlıktan bitkin düşen tilki bu arayışların sonunda yiyecek olarak daha önceden avlanarak ağaç altına atılan bir tavşanın derisinden başka bir şey bulamamış. Çaresizlikten dolayı elinden başka bir şey gelmeyeceğini anlayan tilki, tavşan derisini alarak evin yolunu tutmuş. Tilki ağzındaki deri parçasıyla bir köy kenarından geçerken gördüğü manzara karşısında ağzının suyu akmaya başlamış. Köyün bayırında bir çocuk tavukları bekliyormuş. Birbirinden etri olan tavuklar, çimenleri gagalayarak birbirleriyle oynayıp duruyorlarmış. Tilkinin ağzı bu güzel manzara karşısında sulanıp duruyormuş ama tavuklardan birisini avlamaya bir türlü cesaret edemiyormuş. Zehirli kadındaki çocuk gözünü bir türlü tavuklardan ayırmıyormuş. Tilki yine de umudunu yitirmeyerek sinsi sinsi beklemeye başlamış. Tilki kendi kafasından tavuklardan birini kapıp kaçma planları kurarken yanında ansızın bir çakal belirmiş. Tilkinin maksadını anlayan çakal, ''Tilki kardeş, sen gelir gelmez tavuklardan birisini kapma işine göz diktin.'' Halbuki ben günlerdir bu işin peşinde olduğum halde bir çare bulamadım demiş. Tilki, çakal kardeş neden bir yol bulamadın diye sormuş. Çakal, bu çocuk günlerdir tavukların başında bekliyor, bir an olsun tavuklardan gözüne ayırmıyor demiş. Tilki, bunun bir yolu olmalı demiş. Çakal, hayır bu işin hiçbir yolu yok demiş. Tilki, ben yine de şansımı denemek istiyorum, günlerdir ağzıma lokma yiyecek girmedi demiş. Çakal, Tilki'yi yanlış kararından vazgeçirmek için bir hale uğraşmış ama başarılı olamamış. Tilki'yi bir türlü ikna edemeyeceğini anlayan Çakal, eşeğin hikayesinden söz ederek anlatmaya başlamış. Kuyruk arayan Eşek Bir köyde yaşayan eşeğin kuyruğu yokmuş. Eşek bu durumdan çok rahatsızlık duyduğu için kendisine bir kuyruk bulmak için yollara düşmüş. Uzunca bir süre yol aldıktan sonra bir adamla karşılaşmış. Eşeği tepeden tırnağa inceleyen adam onun kuyruğunun olmadığını görünce kendi kendine ''Bu eşeğin kuyruğu yok. Hiç kuyruksuz eşek olur mu? Bu eşek kuyruksuz halinde ne kadar çirkin duruyor. Bir kuyruğu bile olmayan eşeğin kulakları dolmasa ne çıkar?'' demiş. Kendi kendine bunları söyleyen adam fazla düşünmeden cebinden bıçağını çıkaran adam eşeğin kulaklarını oracıkta kesmiş. Kulaklarını kaybeden eşek yüzünden yere damlayan kan damlalarını görünce ağlamaya başlamış ve bu ne talihsiz bir durum. Kuyruğum yoktu, kuyruğum olmadığı için kuyruk ar aramaya çıktım. Kuyruk ararken de her iki kulağımdan oldum demiş. Bu hikayeyi anlatan çakal tilkiye dönerek, sen şimdi yine aynı düşünce demişsin demiş. Tilki ben fazla bir şey istemiyorum ki, şu beseli tavuklardan sadece bir tanesini ele geçirebilmenin yollarını arıyorum demiş. Çakal, kulak aramaya giden eşek de fazla bir şey istememişti. O da sadece kuyruk istemişti ama kulaklarından da oldu. Aç gözlü tilkinin bütün bu nasihatleri dinleyecek durumu yoktu. O tavuklardan birisine sahip olma düşüncesini aklına yerleştirmişti bile. İşte nasihattan anlamayan aç gözlü tilki bu duygular içinde aniden tavukların arasına dalmış ve olanlar olmuştu. Gözünü bir an bile tavuklardan ayırmayan çocuk, tilkinin tavuklara dadandığını görünce yerden kocaman bir taş alarak tilkiye fırlatmış. Taş tilkinin başına isabet edince neye uğradığını şaşıran tilki can havliyle kaçmış. Çok pişman olan tilki, daha önce yere bıraktığı tavşan derisini almak için geri döndüğünde büs bütün şaşkınlık içinde kalmış. Tam o sırada oradan geçmekte olan çaylak, yerdeki deri parçasını görerek avlanmış. Yerde yatan avı yakalamak için hızlı aşağıya süzülen çaylak, tavşan derisini gagasıyla kaptığı gibi hemen havalanmış. Bütün bu olumsuzlukları yaşayan tilki kafasına aldığı taş darbesiyle zaten iyice bitkin düşmüş. Böylece tilki elindekini de kaybetmiş olmanın verdiği üzüntüyle kahrından oracıkta yığılarak can vermiş. Bu hikayeyi aslanı anlatan kaplan aslanın ne söyleyeceğini merak etmekteyken aslanın titreyen sesiyle kendine gelebilmiş. Aslan, kaplan kardeşim, sevgili vezirim ben gördüğün gibi şaşkınlık ve pişmanlık içindeyim demiş. ''Kaplan, biliyorum efendimiz. İşte bu sebeple size bu hikayeyi anlattım.'' demiş. ''Aslan, farkındayım. Beni teselli etmeye çalışıyorsun ama ben çok kötü durumdayım. Şetrebe'nin ölümüyle sanki beynimden vurulmuşa döndüm.'' demiş. ''Kaplan, siz şunu da yapabilirsiniz. Şetrebe hakkında size bilgi veren haberi olmadan durumu yeniden araştırabilirsiniz. Durumu araştırdığınızda gerçekler anlaşılır.'' demiş. Aslan, ben durumu araştırdığımda şetrebenin suçsuzluğu ortaya çıkarsa o zaman günahsız birisini öldürdüğüm için ebediyen kendimi affetmem demiş. Kaplan, bana kalırsa derhal araştırmalısınız. Gerçekler başka türlü nasıl ortaya çıkabilir ki? Aslan, haklısın. Kendimi biraz toparladıktan sonra bu konuyu eline boyuna araştıracağım demiş. Kaplan ile Aslan'ın sohbeti uzun uzadıya devam etmiş. Kaplan geç vakitlere kadar aslanın yanında kaldıktan sonra ayrılmış. Giderken yolu Kelile ve Dimle'nin bulunduğu yerine yakınından geçiyormuş. Onların konuşmalarına kulak vermiş. Kelile sürekli olarak Dimle'ye kızıyormuş. şetrebeyi Bey'i haksız yere öldürttüğünü söylüyormuş. Dimle de Kelile'ye bağırıp duruyormuş. Bu nedenle aralarında kavga çıkmış. Kelile ve Dimle arasındaki konuşmalara duyan kaplan, Şetrebenin ölümünden Dimle'nin sorumlu olduğunu anlamış. Anında gidip olana biteni aslanın annesine anlatmış. Ama onun da kendisinden duyduklarını kimselere söylememesini rica etmiş. Aslanın annesi Kaplan'a bu duyduklarını bana anlattığın için teşekkür ederim. Sen de duyduklarını kimselere söyleme diye tembih etmiş. Aslanın annesi sabahleyin aslanın yanına gittiğinde onu çok üzgün bir şekilde görmüş. Analık tarafı ağır basan anne sormuş. Oğlum... Seni çok bitkin gördüm. Söyle bakalım neden bu kadar üzgünsün? Aslan Anne ben çok büyük bir suç işledim. Çok sevdiğim şetrebeyi haksız yere öldürdüm. Çok da pişmanım. Bunun sorumlusu dimle onu yalanlarına inanarak dostumu öldürdüm. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum demiş. Aslan'ın annesi Evet çok büyük bir yanlış yaptın. Şetrebeyi dinlemeden ona saldırıp öldürdün. Aslan bu konuda bildiğin bir şey varsa lütfen bana söyle. Şetrebenin ölümünden dolayı ne kadar huzursuz olduğumu fark ediyorsundur herhalde demiş. Anne, bir şey biliyorum elbette. Aslan o halde bildiklerini bana hemen anlat demiş. Anne, bir kimseye sır olarak verilen özel bilgiler, bilgileri verenin haberi olmaksızın açıklanamaz. Kendisine sır olarak verilen bilgileri açıklayanlar toplumda güvenilirliklerini kısa zamanda yitirmeye mahkum olurlar demiş. Aslanın tüm ısrarlarına rağmen anne aslan açıklama yapmayarak oğluna ''Bak oğlum, sır tutma konusunda padişah tarafından kendisine verilen sırrı tutmayan bir seyis hikayesi anlatayım.'' diyerek başlamış anlatmaya. Seyis Avlanmayı seven bir padişah, günün birinde vezirlerini ve yardımcılarını alarak ava çıkmış. Ava gidenler oldukça geniş olan av sahasına dağılıp sağda solda kısmetlerini ararlarken padişahın yanında seyisiyle birkaç sadık adamı kalmış. Padişah Seyis'e seslenerek ''Hadi kendine güveniyorsan seninle yarış yapalım.'' demiş. Padişahla Seyis atlarını hızla sürerek yarışa başlamışlar. O kadar hızlı gidiyorlarmış ki bir süre sonra bir tepeyi aşarak gözden kaybolmuşlar. Padişah etrafındakilerden iyice uzaklaştıklarını anlayınca atını Seyis'in atına yaklaştırıp Seyis'in atının yularını tutarak ''Dur biraz benim maksadım yarış falan değildi. Ben seninle baş başa kalarak sana bir sır vermek istiyorum.'' demiş. Seyiz, Efendimiz nasıl bir sır diye sormuş. Padişah, kalbimde sakladığım büyük bir sır var, onu şu ana kadar kimseler bilmiyor. Ben sana işte bu sırrı açıklayarak senden çok önemli bir hizmet beklemekteyim demiş. Seyiz, size hizmet benim için şereflerin en büyüğüdür demiş. Padişah, önemli olan sana vereceğim sırrı saklayıp saklayamayacağındır demiş. Seyiz, sizin verdiğiniz sır asla benden çıkmaz demiş. Seyisten sırt çıkmayacağına ikna olan padişah konuşmaya başlamış. Ben, kardeşimin bana rakip olacağından derin endişeler duymaktayım. Uzun zamandır onu takip ediyorum, hareketlerinden şüpheleniyorum. Padişahlığıma göz dikmiş olma ihtimali pek yüksek. Benim de bu konularda güvenebileceğin fazla kimse yok. Sadece sana güvenmekteyim demiş. Seyis, bu durumda benim size nasıl bir fayda ve yardımım olabilir? Padişah, senin çok sadık birisi olduğunu ben zaten biliyordum. Seni kardeşimin yanında görevlendireceğim, sen onun tüm hal ve hareketlerini yakından takip alarak anında bana bildireceksin demiş. Seyiz bu önemli vazifeyi kabul ettiğini belirterek padişahın güvenine layık olacağına dair sözler vermiş. Av dönüşü padişah seyisini kardeşinin yanında görevlendirdiğini açıklamış. Seyiz şehzade ile hemen iç dışlı olarak ona padişah kendisine açıkladığı sırrı söylemiş. Şehzade memnuniyetini ifade ederek Seys'e çeşitli hediyeler vererek memnun etmiş. İşler bu şekilde yürürken günün birinde padişah eceliyle ölmüş. Tahtına da padişahın kardeşi geçmiş. Bu durumda Seyis'in keyfine diyecek yokmuş. Zamanında kendisine açıklanan gizli sırrı şehzadeye ilettiği için yeni durumdan kendisine çok büyük paylar çıkarmaktaymış. Kendi kendine ben iyi ki padişaha söz verdiğim halde sözümü tutmayıp da sırrını şehzadeye açıkladım. O şehzade şimdi ülkenin padişahı oldu. Bu durumdan elbette benim gibi sadık bir hizmetkar da bir şeyler düşer diye düşünmekteymiş. Durum hiç de Seyis'in kafasında kurduğu gibi gelişmemiş. Yeni padişah ilk buyruk olarak Seyis'in idam edilmesine emrini vermiş. Padişahın buyruğu Seyis'e ulaştırılınca hayretler içinde kalan Seyis doğruca padişahın yanına gitmiş ve ''Efendim.'' Ben size hizmet edebilmek için sizinle ilgili olarak bana verilen sırrı derhal size açıkladım. Şimdi de hakkımda idam buyruğu verdiğinizi öğrendim. Yeni padişah tahtından doğrulduğu gibi Seyis'e bağırmaya başlamış. Evet, sen ağabeyimin sırrını bana açıkladın. Bunun için de ben sana güvenemiyorum. Benim sırlarımı da başkalarına açıklayacağından endişe ettiğim için senin idam hükmünü verdim. Seyis her ne kadar aman dilemeye başladıysa da padişah dinlememiş... Ve adamlarını çağırarak, derhal bu haini dışarı atın diye bağırmış. Böylece yeni padişahtan kendisine yepyeni bir makam bekleyen seyis canından olmuş. Bu hikayeyi annesinden dinleyen Aslan, annesine pişmanlık ve üzüntü dolu bakışlarla bakarak, ''Haklısın, sır olarak verilen bilgilerin başkalarına açıklanması asla uygun değildir.'' Anne Aslan, ''Elbette, işte ben bunun için sır saklanmasını beceremeyip de canından olan seyis hikayesini sana anlattım.'' demiş. Aslan, anneciğim anlattın ama durum çok farklı. Hem benim halimden anlamaz mısın sen? Anne, senin halinden anlıyorum çocuğum. Sonuçta Aslan da olsam benim bir ana yüreği taşıdığımı unutma. Bu durumun farkını anlayamadım demiş. Aslan, evet bu durum çok farklı. Sen şetrebenin ölümüyle ilgili olarak bildiklerini söylemezsen suçlu olan kişiye ceza veremeyeceğim için yaptığı yanına kar kalacak demiş. Aslan'ın bu son söyledikleriyle kafası iyice allak bullak olan anne aslan bildiklerini açıklamaya karar vererek konuşmaya başlamış. Aslan'ın annesi kaplanın adını vermeyerek ondan duyduklarını olduğu gibi aslan'ı anlatmış. Kötü kimselerin cezalandırmaları gerektiğini söylemiş. Mühim toplantı. Aslan kendisine tabi olanları huzuruna çağırtmış, gelenlerin içinde dimle de varmış. Aslan orada bulunanlardan büyük bir meclis kurdurmuş. Dimne yanındakilerden birine aslanın neden üzüntülü olduğunu sormuş. Bunu duyan aslanın annesi şaşkınlık içinde Dimne'ye bakarken söze karışarak ''Evet, aslan çok üzülüyor.'' demiş. Dimne bu üzüntünün sebebini anlayamadım demiş. Aslanın annesi daha fazla dayanamayarak Dimne'ye bağırmaya başlamış. Bunun sebebini senin gibi bir yalancının ara bozucunun hala aramızda yaşıyor olmasıdır. ''Senin şetrebeyi ortadan kaldırttığın gibi aslan da seni ortadan kaldırtmak istiyor. Hala anlayamadın mı?'' demiş. Dimne, şu gökyüzünün altında söylenmedik şey yoktur. Eskiler bütün sözleri kendileri söyledikleri için kendilerinden sonra gelenlere bir şey bırakmamışlar. Bir insan hangi konuda titiz olursa Allah onu o konuda sınava tabi tutarmış. Ben aslan'a iyilik etmeye çalıştım. Onu kötülüklerden korumaya çalıştığım için bunları yaptım. Oysa benim iyiliğimin değerini bilmedi. Artık kimseye iyilik yapmayacağım. Ben doğru bir iş yaptığıma inanmaktayım. Araştırma yapmadan acele karar verenler ressamı öldürten kadın durumuna düşerler. Dim'le konuşmasını sürdürürken ''Aslan hadi bakalım, kurnaz çakal bize bu olayın nasıl olduğunu anlat da dinleyelim.'' demiş. Dim'le anlatmaya başlamış. Kadın ve ressam. Eski zamanların birinde padişahın çok güzel bir karısı varmış. Bu kraliçe resim yapmaya çok hevesliymiş ama bir türlü başaramıyormuş. Resim yapmayı öğrenmek için ünlü bir ressamdan ders almaya karar vermiş. Bu iş için de ünlü bir ressamı saraya çağırtmış. Kraliçe resim sanatını öğrenmek istediğini ressama söyleyerek kurs almak istediğini anlatmış. Ressam da kabul etmiş. Resim sanatının inceliklerini kraliçeye anlatan ressam ona bazı ödevler vermiş. Haftada bir günde verdiği ödevleri kontrol etmek için saraya gidiyormuş. Kraliçe resim konusunda çok yetenekliymiş. Ödevlerini mükemmel bir şekilde yapıyormuş. Kadının yeteneğini gören ressam ona resim sanatının çok ince ayrıntılarını da anlatmış. Buna çok sevinen kraliçe, ressama bir kese altınla ödüllendirmiş. Ödüllendirme işini sürekli yapacağını da söylemiş. Ressam sevinçle odadan çıkarken hizmetçilerden birisiyle karşılaşmış. Ona elindeki altın kesesini göstererek bir sonraki hafta kraliçeye en güzel tablosunu hediye olarak getireceğini söylemiş. Hizmetçi kıskanmış, hemen kafasına sinsi bir plan hazırlayarak kraliçenin huzuruna çıkmış. Sultanım, ressamınız buradan ayrıldığı zaman saray duvarının kenarında bir arkadaşıyla gizli bir şeyler konuşurlarken onlara kulak misafiri oldum demiş. Kraliçe sormuş. Ne konuştular duydun mu? Hizmetçi, evet duydum. Ressam bir arkadaşıyla sizi öldürme planı kuruyordu. Kraliçe, nasıl bir plan bu anlayabildin mi? Hizmetçi, evet efendim, plana göre size çok güzel bir tablo getirecek, sonra da arkadaşıyla birlikte sizi öldürecekler. Böylece tüm mücevherlerinizi alıp kaçacaklar. Siz gelecek hafta ressamın elinde güzel bir tablo görürseniz, ressamın sizi öldürmeye geldiğini anlayabilirsiniz, demiş. Kraliçe bir sonraki hafta ressamı merak içinde beklemeye başlamış. Ressam elinde çok güzel bir tablo ile çıka gelmiş. Ressamın elindeki çok güzel tabloyu gören kraliçe sarayın güvenlik görevlerini çağırtarak ressamın öldürülmesini emretmiş. Görevliler hemen oracıkta suçsuz ressamı öldürmüşler. Aradan aylar geçmiş. Kraliçe resimlerini gösterecek birisini aramış. Hizmetçiden yardım istemiş. Hizmetçi de ressamın başına getirdiklerini, ona iftira attığını anlatmış. Ressamın suçsuz olduğunu anlayan kraliçe çok pişman olmuş ama son pişmanlık fayda etmemiş. Bu hikayeyi anlatan Dimne aslana dönerek, ''Efendim, size bu hikayeyi anlatmamın nedeni bir konuda karar vermeden önce iyice soruşturmanızdır. Birini suçlarken acele etmemelisiniz.'' Dimne kendisini savunmak için çok çeşitli bahaneler uydurarak zaman kazanmanın yollarını aramaktaymış. Dimne çevresindekleri kendi suçsuzluğuna inandırabilmek için pek çok hikayeyi anlatmış ama kimseyi inandıramamış. Hele aslanın annesi onu hainlikle suçlamış. Aslan da yakın çevresiyle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından Dimle'nin mahkeme edilmesine karar vermiş. Bu iş için Aslan'ın emriyle Dimle hapishaneye kapattırılmış. Olayı duyan Kelile hiç vakit kaybetmeden hemen kardeşinin yanına gelmiş. Dimle kardeşine, suçluların pek çoğu kendisinin suçlu olduğunu kabul etmek istemezler ama ortada gerçekler vardır. Dimle, nedir ortada olan gerçekler? Kelile, bunu benim sana sormam gerek. Ortada olan tek bir gerçek var, o da Şetrebe'nin ölümünden sen sorumlusun. Dimne kardeşine sıkıştırmasına daha fazla dayanamayarak konuşur. Tüm sırlarını açıklar. Hapishane penceresinin bitişinde bulunan kaplan da her şeyi duymuş olur. Dimne mahkemede Bir sonraki gün Aslan'ın annesi oğlunun yanına gitmiş. Dimne'yi yargılaması maksadıyla tutuklattığı için Aslan'ı kutlamış. Yargılanma işleminin de en iyi şekilde devam etmesi gerektiğini söylemiş. Aslan da Dimle'nin yargılama işlemlerini başlatmaları için yargı işlerinden sorumlu olan kaplanı ve müfettişlik görevini yürüten sırtlanı huzuruna çağırtarak ''Hemen tarafsız bir mahkeme kurun. Mahkeme halka açık olsun. dimne yargılamaya başlayın.'' Kral Aslan'dan bu emri alan kaplan ve sırtlan en kısa zamanda mahkemeyi kurdurtmuş. Dimle sonunda tutuklanarak hakim huzuruna çıkartılmış. Mahkeme başkanı konuşmasına başlamış. Arkadaşlar, hükümdarımızın emriyle bu mahkeme kurulmuştur. Bu mahkemenin amacı suçsuz yere öldürülen Şetrebe isimli öküzün öldürülme sebebini araştırmak ve suçluları cezalandırmaktır. Bunun için dinli hakkında tüm bildiklerinizi yüce mahkememize anlatınız. Suçlunun ortaya çıkarılarak cezalandırılması hepimizin en büyük dileğidir. Hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Suçun cezasız kalmaması için de herkesin bildiğini burada mutlaka söylemesi gerekmektedir demiş. Mahkeme başkanının sözlerini bitirmesinden sonra Dimle, ben de kendimle ilgili bazı konularda konuşarak sizleri bilgilendirmek istiyorum demiş. Mahkeme başkanının söz hakkı tanımasıyla Dimle konuşmaya başlamış. Mahkeme başkanının belirttiği gibi herkes bildiklerini söylesin ama her konuşmanın mutlaka bir cevabı vardır. Bu nedenle sizler bilmediğiniz konular hakkında konuşmayın. Sadece bildiklerinizi anlatın. Yoksa doktorun durumuna düşersiniz demiş. Mahkeme başkanı konumuzun doktorla ne ilgisi var? Dimle izin verirseniz anlatayım. Mahkeme başkanı anlat bakalım demiş. Dimle de anlatmaya başlamış. Doktor ile cahil. Eski zamanlarda çok bilgili bir doktor varmış. Daha sonra bu doktorun gözleri bozulmuş, iyi göremediği için de hastalarına eskisi kadar faydalı olamıyormuş. Padişahın da çok sevdiği biricik kızı hastalanmış. Tedavisi için meşhur doktoru çağırmışlar, doktor yaptığı muayenadan sonra kızın rahatsızlığını anlamış. Ancak gözleri görmediği için ilaç malzemelerini bir araya getiremeyeceğini söylemiş. Padişah da kızını tedavi edecek başka birisini aramış. Bu durumu fırsat bilen cahillerden birisi, ''Padişahım.'' ''Nasıl olsa kızınızın hastalığının teşhisi belli. İlaçlarını ben yapabilirim.'' demiş. ''Padişah sen bu işi yaparsan sana istediğin kadar altın veririm.'' demiş. Cahil ilaç yapımında kullanılacak maddeleri istemiş. Padişahın adamları da onu bir ambara götürmüşler. Cahil ambardaki kimyasal maddelerden rastgele bulduklarını alarak birbirine karıştırmış. Karışımdan içen prenses oracıkta ölmüş. Durum padişaha bildirilmiş. Çok kızan padişah aynı ilaçtan cahilin de içmesini emretmiş. İlacı içen cahil de orada ölmüş. Bu hikayeyi anlatan dimle topluluğa dönerek, size bu hikayeyi anlatmanın sebebi cahil oldukları halde hileye başvuranların sonunu açıklamak içindi. Söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünülmelidir. Bu nedenle siz benim hakkımdaki tüm bildiklerinizi anlatın. Yalnız bana kin duyarak anlatmayın. Anlatacağınız her şey gerçek olsun. Dimle'nin söylediklerini domuzların lideri dikkatle dinlemekteymiş. Domuzların liderinin çok önemli bir özelliği varmış. O karşısında konuşan kişinin konuşmalarından ve duruşundan yapısını ve niyetini anlayabilirmiş. Dimle'nin konuşması bitince domuzların lideri mahkeme başkanından söz hakkı istemiş. Kendisine söz hakkı verilmesi üzerine ''Değerli kardeşlerim, bir kişi ne konuşursa konuşsun konuştukları yalan da olabilir.'' Öteden beri kişilerin duruşlarından ve yüz ifadelerinden karakterini ortaya koyan bir bilim var. Bizler bu bilim doğrultusunda dimneyi değerlendirdiğimiz zaman onun çok büyük bir yalancı ve sahtekar olduğunu anlayabiliriz. Mahkeme başkanı, domuzların liderine, onun yüz hatlarından hareketle gördüğün kişilik özelliklerini bize anlatır mısın? Domuzların lideri peki diyerek anlatmaya başlamış. Size anlatmaya çalıştığın bilim dalına göre sol gözü sağ gözünden küçük olan, ve burnu sağ tarafa doğru eğik olan birisi çok yalancıdır. Bu bilim dalındaki kötülerle ilgili tanımlamaya Dimne adındaki bu çakal uymaktadır. Bu nedenle çok tehlikelidir. Konuşmaları dinlemekte olan Dimne sert bir şekilde karşılık vermiş. Hakimden söz hakkı istiyorum. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine Dimne konuşmaya başlamış. Ben domuzların başkanının düşüncelerine katılmıyorum. Onun durumu... Karısına sen önce kendi durumuna bak, daha sonra başkalarının çıplaklığına ayıpla diyen adamın karısının durumuna benziyor. Domuzların başkanı Dimne'ye benim durumumu nasıl olup da benzettiğini anlatır mısın? Dimne anlatmaya başlamış. Çiftçinin Sözleri Çok gelişmiş bir şehir varmış. Bu şehir günün birinde düşman saldırısına uğramış. Korkunç bir savaş çıkmış. Bu savaşta düşman tarafı şehir halkını yenmiş. Düşman ordusu da bu durumda çok insan öldürmüş, pek çok kişi de düşman tarafından esir alınmış. Esirleri düşman askerleri kendi aralarında paylaşmışlar. Cimriliğiyle tanınan bir askerin payına da iki karısı olan bir çiftçi karılarıyla birlikte düşmüş. Söz konusu bu esirlerin efendisi olan asker çok cimri olduğu için bunlara giysi almazmış. Ancak açlıktan ölmeyecek kadar yiyecek verilmiş. Hiç giysi alınmadığı için üzerlerindeki giysiler de zamanla eskimiş, çiftçi ve karısı çırıl çıplak kalmışlar. Efendiler için ormanda odun topluyorlarmış. Yine oduna gittikleri bir gün kadınlardan biri yolda eski bir bez parçası bulmuş. O bez parçası ile hemen vücudunun bazı yerlerini sarmış, daha sonra kocasına dönerek diğer kadını gösterip ''Şu utanmaz karıya bir baksana vücudunu hiç örtmüyor.'' Kocası ''Sen önce kendi çıplaklığına bak da daha sonra başkalarının çıplaklığına ayıpla.'' demiş. Dim'le bu hikayeyi anlattıktan sonra domuzların liderine bakarak ''Şimdi gelelim sana. Ey kötü domuz, senin hiç kimseye dil uzatmaya hakkın yok. Senin kendi vücudunun tepeden tırnağa pislik içinde olduğu halde aslan kralımızla aynı sofraya oturmaya utanmıyor musun? Ayrıca vücudu temiz olan birisi hakkında nasıl kötü konuşabiliyorsun?'' Sonra senin tüm ayıplarını yalnızca ben değil, burada bulunan herkes bilmektedir. Sen hiçbir işe yaramazsın. Toprağa bile ekip biçemezsin. Elinden başka iş de gelmez. Sen ancak pis işlerle uğraşabilirsin. Anladın mı? Domuzların başkanı bu sözler üzerine bağırarak, sen bütün bunları bana mı söylüyorsun? Dimne, evet, tüm sözlerimi sana karşı söylüyorum demiş ve konuşmasına devam etmiş. Sen asalak, karnı şiş, dudakları sarkık ve yarık, İçi daha çirkef olan bir yaratıksın. Dimle'nin bu sözlerinden sonra domuzların başkanı çok üzülerek ağlamaya başlamış. Onun utancından ve üzüntüsünden ağladığını gören Dimle konuşmasına devam etmiş. Ağla çünkü senin ağlaman gerekiyor. Hükümdarımız aslan da senin iğrençliklerini duyunca mutlaka seni yanından uzaklaştıracaktır. Mahkemede olup bitenlerin kendisine anında iletilmesini isteyen aslan, bu iş için çok güvendiği bir çakalı görevlendirmişti. Bu çakal, dimlenin domuzla olan konuşmalarını olduğu gibi gelip kendisine anlatmış, aslan da verdiği emirle domuzların başkanını yanından uzaklaştırmış. Kelilenin ölümü. Aslanın hizmetinde bulunup onun güvenini kazanmış olan Revze ve isimli bir çakal varmış. Aslan'ın yanında iyi bir makamı olan bu çakal aynı zamanda Kelile'nin de iyi arkadaşlarından birisiymiş. Revzeve bir gün Kelile'nin hastalandığını duyarak ziyaretine gitmiş. Kelile, Dimle'nin başına gelenlerden dolayı çok üzüldüğünü söylemiş. Bu üzüntülerden dolayı da hastalanarak yataklara düştüğünü anlatmış. Revzeve'ye bakarak ''Dostluğun için teşekkür ederim. Hasta halimde beni ziyarete gelmen de beni çok memnun etti?'' demiş. Revzeve de ''Kelile kardeş.'' Benim seni çok sevdiğimi bilirsin demiş. Rahatsızlandığını duyunca da hemen geldim. Bir şeye ihtiyacın varsa hemen söyle demiş. Kelile hayır bir şeye ihtiyacım yok. Gelmen beni çok sevindirdi. Revze ve bir şeye ihtiyacın olursa hemen bana bildirmeni istiyorum diyerek oradan ayrılmış. Aradan bir süre geçtikten sonra da Kelile olanlardan dolayı daha bir üzülmüş ve sonunda dayanamayarak ölmüş. Revzebe hemen harekete geçerek Dimne'nin yanına gitmiş ve ona ''Dimne, başın sağ olsun. Kardeşin Kelile öldü.'' demiş. Bu haberi duyan Dimne, Revzebe'ye sarılarak uzun süre ağlamış. Daha sonra kendine gelen Dimne, Revzebe'ye ''Kardeşim Kelile'nin ölümünden sonra artık yaşamak bana anlamlı gelmiyor. Kendimi dünyadan ve dünya nimetlerinden soğumuş hissediyorum. Kelile'den sonra senin gibi bir dostun olması beni teselli ediyor.'' Senden bana bir iyilik yapmanı rica ediyorum. Revzebe ne istiyorsun? Söyle hemen yapayım demiş. Dimne, kelileyle ile birlikte çalışıp biriktirdiğimiz servetimiz var. Sana yerini söylesem alıp bana getirebilir misin diye sormuş. Revzebe elbette getiririm demiş. Dimne'nin servetin yerini söylemesiyle Revzebe altınlardan oluşan serveti alıp Dimne'ye getirmiş. Dimne serveti ikiye bölerek yarısını Revzebe'ye vermiş ve sen Aslan'ın yanına istediğin zaman gelip çıkabiliyorsun. Onun yanında çok önemli bir görevin var. Aslan'ın yanında bulunduğu zamanlarda benimle ilgili olan konuşmaları dikkatle dinleyerek gelip bana anlatmanı istiyorum. En çok da Aslan'ın annesinin konuşmalarına dikkat etmelisin. Aslan annesinin etkisinde kalıyor mu, kalmıyor mu? Gelip her şeyi bana anlatmalısın. Revzebe, Servet'in yarısını alarak Dimle'nin teklifini kabul etmiş. Aslan ziyaretine gelenleri kabul etmekteymiş. Gelenler arasında Dimne'yi yargılamış olan mahkeme heyeti de varmış. Bu heyet Aslan'ın huzurunda Dimne'nin durumu hakkında son bilgileri iletmişler. Mahkeme tutanakları mahkeme başkanı tarafından okunmuş. Dinleyenler arasında bulunan Aslan'ın annesi mahkeme heyetine ve tutanaklara çok kızmış. Aslan'ın annesi Avazı'nın çıktığı kadar bağırıyormuş. Aslan annesine ''Anneciğim kızma lütfen.'' Yapmam gereken bir şey varsa bana söyle, ben hemen gereğini yapmaya hazırım. Bu sözleri dinlemekte olan Anne Aslan, Sevgili oğlum, Dimne deden bu hain çakal iki yüzlü birisidir. Sakın onun söylediklerine inanma. Bugün Şetre haksız yere öldürten bu alçak yarın seni de öldürtebilir. Anne Aslan bu sözleri söyledikten sonra Aslan Kral'ın yorumunu beklemeden hemen çıkıp gitmiş. Revzebe de olan biteni olduğu gibi Dimne'ye anlatmış. Tam o sırada cezaevi görevlisi o gelerek Dimne'yi mahkemeye götürmüş. Yargıç karşısına çıkarılan Dimne'ye mahkeme başkanı şu soruyu sormuş. Biz senin durumunu bütün ayrıntılarıyla inceledik. İnceleme sonucunu da rapor halinde aslan kralımıza sunduk. Kralımız da incelemenin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda senin söyleyeceklerin var mı? diyerek sözü Dimne'ye bırakmış. Mahkeme başkanına söz hakkı vermesi üzerine Dimne, Sayın Yargıçlar, siz tarafsız ve adaletli bir şekilde karar vermiyorsunuz. Bu tutumunuzdan hemen vazgeçiniz. Günün birinde adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ben suçsuz olduğum halde sizler niçin benim suçsuzluğumu göremiyorsunuz? Dimle'nin bu savunması üzere hakim, şahitlerle dahil olmak üzere pek çok kimse senin suçlu olduğunu söylemektedir demiş. Dimle, şahit olarak dinlediklerinizin tamamı bilmedikleri bir konu hakkında akıl yürütmektedirler. Bilmediği bir konuda yalan şahitlik yapan kimse kuş eğiticisinin durumuna düşer demiş. Hakim anlat bakalım yalan yere şahitlik edenlerinin kuş eğiticisinin durumuna düşme hikayelerini demiş. Dim'le de söz konusu hikayeyi anlatmaya başlamış. Kuş eğiticisi Gelişmiş bir memlekette çok zengin aynı zamanda da hayırsever bir adam varmış. Bu adamın karısının güzelliği dillere destanmış. Herkes bu kadının güzelliğini Züleyha'nın güzelliğiyle karşılaştırarak ona zamanın Züleyha'sı derlermiş. Bu varlıklı adam kölelerinden birisini av hayvanlarının eğitilmesi işiyle ilgilenmesiyle görevlendirmiş. Köle işini büyük bir zevk ve başarıyla yapmakta olduğu için ev sahibi her bakımdan ona güvenirmiş. Kuş eğiticisi ev sahibinin gözüne iyice girdiği için ev sahibi ona hane halkından birisi gibi davranmaya başlamış. Zengin adam günün birinde bir süreliğine uzak bir memlekete gitmiş. Adamın yokluğunu fırsat bilen köle, adamın güzelliğiyle dillere destan olan karısına yaklaşmaya çalışmış. Ne var ki güzelliği kadar ahlak bakımından da çok mükemmel olan kadın, köleden uzak durmaya çalışmış. Köle kadınının kendisiyle iğlenmemesine karşılık, sürekli olarak bir şeyi bahane ederek kadınla konuşmaya çalışıyormuş. Her seferinde de kadın tarafından azarlanarak kavuluyormuş. Bir gün köle kadının karşısına çıkarak onu sevdiğini söylemeye başlamış. Duydukları karşısında çok şaşıran kadın, köleye kızarak bağırmaya başlamış. Yüzsüz köle kendisine yapılan hakaretleri umursamayarak kadına iffetsiz üzer söyle söylemeye devam etmiş. Köleye asla yüz vermeyen kadın da ona fena halde kızarak bağırmaya başlamış. Kadınla baş edemeyeceğini anlayan köle pes etmiş. Ne var ki içten içe kadına nefretle karışık diş bilemeye başlayan köle kendi kendine bu kadın bana yüz vermediği gibi türlü hakaretlerde bulunarak beni huzurundan kovdu. Ben de bunu unutursam kadının yaptıklarını yanına bırakmayacağım. İşte köle bu şekilde kendi kendine konuşarak kadın hakkında kötü planlar hazırlamaya başlamış. Kuş eğiticisi kölenin niyeti kadından çok kötü bir intikam almakmış. Köle günlerce düşündükten sonra sinsi bir plan kurarak hemen uygulamaya başlamış. Köle bu iş için ilk olarak iki papağan olarak onlara konuşmayı öğretmeye başlamış. Köle papağanlardan birisine hanımımı kapıcıyla sarmaş dolaş gördüm cümlesini diğerine de ben de gördüm cümlesini öğretmiş. Farsça bilen köle papağanlara bu cümlelerini beyninin ve hane halkının konuştuğu dilden değil de Farsça öğretmiş. Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra ev sahibi yolculuğundan dönmüş. Papağanlar da sürekli olarak öğrendikleri cümleleri söyleyip duruyorlarmış. Ama Fars'ta bilmeyen adam papağanların ne dediklerini anlayamazmış. Günün birinde zengin adamın evine Beh tarafından iki tüccar gelmiş. Yemekten sonra adam tüccarlara konuşan kuşlarından söz ederek köleye ''Hadi bakalım konuşan kuşlarımızı getir de misafirler onların nasıl konuştuklarını görsünler.'' demiş. Efendisinin isteği üzerine köle kuşları getirerek efendisini yanına bırakmış. Berhil tüccarlarından birisi adama çok güzel kuşlarınız var deyince adam onların güzelliği konuştuklarında belli olur demiş. Adam bu sözleri söyler söylemez kölenin işaretini fark eden papağanlardan birisi ben hanımımı kapıcıyla sarmaş dolaş gördüm demiş. Diğer papağanı da ben de gördüm demiş. Der demez misafirler gülmeye başlamışlar. Papağanların komik bir şey söylediğini düşünen adam da gülmeye başlamış. Adamın güldüğünü gören tüccarlar şaşkınlıktan susmuşlar. Tüccarların aniden sustuklarını gören adam, bu kuşlar hep aynı şeyleri söyleyip duruyorlar. Ama ben bunların dilinden anlamadığım için ne dediklerini de anlayamıyorum demiş. Adamın bu sözleri üzerine tüccarlar şaşkınlık içinde birbirlerine bakarlarken adam, hem bu kuşların hangi dilden konuştuklarını da bilemiyorum demiş. Tüccarlardan birisi bu papağanlar farsça konuşuyorlar demiş. Adam o halde siz behli olduğunuz için farsçayı çok iyi biliyorsunuz demiş. Diğer tüccar elbette biliyoruz diye yanıtlamış. Adam o zaman bu kuşların ne dediğini bana tercüme eder misiniz diye sormuş. Adamın bu isteği üzerine tüccarlardan birisi papağanların söylediklerini kelimesi kelimesini tercüme etmiş. Papağanların ne söylediklerinin farkına varan ev sahibi kızgınlıktan bağırarak adeta deliye dönmüş, Misafirler de utançlarından başlarının önlerine eğmişler. Ev sahibi hemen hanımı çağırarak buna rezalet diye çıkışmaya başlamış. Olaylardan hiçbir şey anlayamayan kadın hıçkırarak ağlamaya başlamış ve ''Ben namuslu bir kadınım. Sen benim böyle bir şey yapacağıma nasıl inanırsın?'' demiş. Adam karısının bu sözlerine daha bir cevap vermeden kuş eğiticisi köle de omzunda bir şahinle odaya girerek konuşmaya başlamış. ''Evet.'' Papağanlar doğru söylüyorlar. Bu hanımı ben de kapıcıyla oynaşırken gördüm demiş. Kadın köleye bakarak Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, ahlaksız. Sen benim ne iffetsizliğimi gördün de yalan söylüyorsun. Köle hayır ben doğru söylüyorum demiş. Kadın ağlamaya başlarken o anda herkese şaşırtan bir olay olmuş. Kuş eğiticisinin omzundaki Şahin aniden pençelerini kölenin yüzüne geçirerek gagasıyla da adamın gözlerini gagalayarak kör etmiş. Bu durumu gören ev sahibi, hanıma ve berhli misafirler hayretler içinde birbirlerine bakarken, kadın gözlerinden kanlar akan köleye avazı çıktığı kadar bağırarak, ''Asıl namussuz olan sensin. Namusunu senden koruduğum için sağ bana iftira attın. Yüce Rabbim de senin cezanı bu şekilde verdi.'' demiş. Dimle'nin ölümü Mahkeme başkanlığını yapmakta olan yargıç, bak Dimle, sen kendine göre haklı olabilirsin ama biz elimizdeki kanıtlara göre hareket etmek zorundayız. Sen suçsuzluğuna inanıyorsan mahkeme heyetinin senin hakkında inceleme yapmasından da asla korkmamalısın. Hakim devam etmiş. Haksızlık yapmamak için biz her şeyi iyice araştırmak zorundayız. Araştırma sonuçlarını da titizlikle incelememiz gerekiyor. Dimle yeniden söz alıp, sizler yanılıyorsunuz. Mahkeme başkanının söylediklerine ben de aynen katılıyorum. Ama mahkeme başkanının söyledikleriyle yapılan uygulamalar birbirlerine çelişmektedir. Söz gelimi benim hakkımda yalancı şahitlik yapanlar var. Bunun yanı sıra beni yakından tanımayıp da hakkımda uydurma şeyler söyleyenler de var. Sizler de bütün bu aslı olmayan şeylere inanıyorsunuz. Dimden'in bu son sözlerinden sonra hakim tutanak tutturarak duruma aslanı haber vermiş. Dimne'nin durumu ile ilgili mahkeme tutanaklarını inceleyen Aslan, annesini çağırtarak durumu değerlendirmiş. Anne Aslan, Dimne'nin durumu ve suçları ile ilgili hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor. Ben sadece seninle ilgileniyorum. Dimne denen bu çakalın günün birinde sinsice seni de ortadan kaldıracağından endişe duyuyorum. Aslan annesine, lütfen Dimne hakkındaki bütün bilgileri bana söyle. Kimden öğrendiğini de söyle. Ben de o zaman o kimseyi tanık göstererek Dimney'i ortadan kaldırabilirim. Aslan'ın annesi, ben bilgilerimi kimden aldığımı sana asla söyleyemem. Çünkü bu bir sırdır. Ama bu sırrı bana söyleyenden açıklama izni alabilirsem sana her şeyi söyleyebilirim demiş. Oğluna bunları söyleyen anne aslan doğruca kaplanın yanına gitmiş. Ona senden bir ricam var, mümkünse bana yardım et demiş. Kaplan ne ricası, sana nasıl yardım edebilirim demiş. Aslan'ın annesi, Dimne ile ilgili bana söylediklerini açıklama zamanı artık geldi. Sen bu konuda bildiklerini açıklarsan herkese iyilik etmiş olursun. Eski dostu olan Aslan'ın annesinin anlattıklarına dikkatle dinleyen Kaplan bildiği her şeyi anlatmaya kabul etmiş. Hep birlikte Aslan'ın huzuruna çıkarlar, Kaplan Dimne hakkında bildiği her şeyi Aslan'a anlatır. Bu arada bir da Kaplan'ın gerçekleri konuşmasından cesaret almış. O da konuşmaya karar vermiş. Pars'ın bildikleri de çok önemli şeylermiş. Pars, Dimle'nin hapishanedeyken Kelileye bazı itiraflarda bulunduğunu duymuş. Bu itiraflar işlediği suçlarla ilgiliymiş. Aslan'ın huzurunda Pars'a tüm bildiklerini anlatmış. Kaplan ve Pars'tan Dimle'nin suçları hakkında bilgi alan Aslan onlara dönerek, ''Neden her ikinizle gerçekleri konuşmak için bu zamana kadar beklediniz?'' ''Kaplan çekindim, özür dilerim.'' demiş. Pars da, bir tek şahidin ifadesiyle sağlıklı kararlar alınamayacağına inandığım için bekledim. Ama kaplanın konuşmaya niyetlendiğini görünce tüm bildiklerimi anlatmaya karar verdim. Aslan geçti olsa size teşekkür ederim demiş. Sonra hapishanede bulunan Dimne'yi öldürtmüş. Kelile ve Dimne hikayesiyle iki dost arasında girerek dostluğu bitiren kötü kalpli kimseyi anlatmış olan Beydeba, Hint hükümdarı Debleşem'e bakınız ey hükümdarım. Bu anlattıklarım gösteriyor ki kendi çıkarları için başkasına zarar verenler er geç bunun cezasını çekiyor. Dostluk. Hint hükümdar devleşem. ey ülkemin çok değerli bilgini, bana iki önemli dostun arasında giren kötü niyetli birisinin dostluğunu nasıl bozduğunu anlattın. Şimdi de mükemmel dostlukları nasıl kurabileceğini anlatmanı rica ediyorum. Anlatır mısın? Beydeba, dostluk çok önemli. İyi dost da her zaman bulunmuyor. İyi dostlukların kurulabilmesi için doğru kimselerin çok doğru zamanda bir araya gelmeleri gerekmektedir demiş. Hükümdar Devleşem, Ben mükemmel bir dostluğun ne şekilde kurulabileceğini çok merak ediyorum demiş. Beydeba, Dostluğu seven ve birileriyle dost kalmak isteyen sadakate çok önem vermelidir. Hükümdar Devleşem, Dostların birbirlerine karşı solumluluklarının neler olduğunda da kısaca anlatmanız mümkün mü? demiş. Beydeba. Dostların birbirlerine karşı olan en büyük sorumlulukları dürüstlük ve açık sözlülüktür. Eğer dostlar birbirlerine karşı açık sözlü olamazlarsa o dostluk kısa sürede bozulur. Beydeba tatlı ve etkileyici konuşmasına devam etmiş. Akıllı olan birisi dostluğa çok önem verir. Doğruluktan asla ayrılmaz. Dostlar sürekli birbirlerine güvenmelidirler. Aksi halde dostluk yürüyemez. Yani karşılıklı güvenin sarsıldığı yerde dostluklar da sarsılır ve biter. Dostluklar asla gelip geçici olan basit menfaatlere dayanmazlar. Dostlardan birisi diğerine karşı menfaat ilişkisi içine girerse o dostluk fazla uzun sürmeyerek kısa sürede bozulur. Dostlar sürekli kötü günlerinde ve dar zamanlarında birbirlerine yardımla koşmalıdırlar. İyi günde dostunu arayıp da kötü günde dostundan kaçan kimselerden dost olmaz. Dostlar birbirlerinin mutluluk ve sevincini paylaştıkları gibi birbirlerinin dertlerini dinleyerek sıkıntılarını da paylaşmalıdır. Hükümdar devleşem. Peki bunun örneklerini anlatır mısın? Beydeba anlatırım dinle demiş ve anlatmaya başlamış. Güvercin. Hindistan'daki büyük bir ormanda bir karga yaşarmış. Yuvasının nerede olduğunu kimse bilmezmiş. Ağaç dalları arasında bulunan yuvasında etrafı seyrederken bir avcının yaklaştığını fark etmiş. Karga avcıyı gözetlemeye başlamış. Avcının bir elinde sopa diğer elinde de ağ varmış. Karga bu sevimsiz avcıdan iyice şüphelenmeye başlamış ve kendi kendine bu sevimsiz çirkin yüzlü avcı galiba beni avlamaya gelmiş. Benim için gelmese bile başka bir kuşu avlayacağından eminim. Karga bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış. Avcı bir süre yürüdükten sonra düz bir yere gelip ağını sermiş. Ağın üzerine de cebinden çıkardığı buğday tanelerini serpiştirmiş. Daha sonra da bir ağacın arkasına gizlenmiş. Bir süre geçtikten sonra bir güvercin sürüsü ağın yakınına konmuş. Bu güvercinlerin içinde başkanları da varmış. Hazırlanmış tuzağı fark edemeyen güvercinler buğday tanelerini yemeye başlamışlar. Ne var ki bu ziyafetleri uzun sürmemiş. Hemen ağlara yakalanmışlar. Güvercinlerin yakalandığını gören avcı sevinçle onlara doğru koşmaya başlamış. Avcının kendilerine doğru sevinç çığlıkları atarak koştuğunu gören güvercinler korkmuşlar. Bu korkuyla da kanat çırpmaya başlamışlar. Güvercinlerden bazıları da bağırıp çağırarak ağlamaya başlamışlar. Güvercinlerin başkanı, ''Kardeşlerim, beni dinleyin. Hep bir ağızdan bağırmayın. Herkes kendi başına kurtulmayı da düşünmesin. Böyle yaparsanız hemen avcının eline geçersiniz. Avcıya yakalanmak istemiyorsanız beni dinleyin.'' Hep birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte hareket ederek avcıdan kurtulabiliriz. Güvercinlerden biri heyecan içinde sormuş. Peki ne yapmamız gerektiğini bize söyler misin? Güvercinlerin başkanı, aynı anda hep birlikte kanat çırpmalıyız. Böyle yaparsak ağ ile birlikte havalanmayı başarabiliriz. Tüm güvercinlerin kabul etmesiyle birlikte aynı anda kanat çırparak havalanmışlar. Güvercinlerin aile ile birlikte göğe yükselişini gören kötü kalpli avcı çok üzülmüş. O da güvercinlerin arkasından koşmaya başlamış. Karga da bulunduğu yerden olup bitenleri seyrediyormuş. Ama durumu çok merak eden karga güvercinlerin arkasından onların gittiği yöne doğru uçmaya başlamış. A ile birlikte hareket eden güvercinlere başkanları Arkadaşlar biliyorum hepimiz bu şekilde çok yoruluyoruz. Ama biraz daha dayanmalıyız. Aynı zamanda da tarlaların üzerinden uçmamalıyız. Çünkü avcı bizi takip ediyor. Güvercinler sormuşlar. Peki avcının bizi takip etmemesi için ne yapmalıyız? Başkan, tarlaların üzerinden değil de şehrin üzerinden uçmalıyız. Böylece izimizi kaybettirmiş oluruz. Daha sonra da şehir dışında yaşayan bir fare arkadaşım var ona gideriz. O ağları kemirmek suretiyle bizi kurtarabilir demiş. Başkanlarının bu sözleriyle kurtulacaklarına inanan güvercinler hemen yön değiştirerek şehrin üstünden uçmaya başlamışlar. Güvercinleri gözden kaybeden avcı daha sonra onları takip etmekten vazgeçmiş. Güvercinler topluca kanat çırpıp uçarak Zeyrek isimli farenin bulunduğu yere gelmişler. Bu fare çok akıllı birisiymiş. Güvercinlerin başkanı, ''Zeyrek kardeş, cevap ver yerinde misin?'' ''Zeyrek, kimsin, benden ne istiyorsun?'' Güvercinlerin başkanı ben senin güvercin arkadaşınım dışarı çıkabilir misin sana çok ihtiyacım var. Arkadaşının sesinden tanıyan fare hemen dışarı çıkarak durumu görmüş. Güvercinlerin başkanı başlarından geçen olayı anlattıktan sonra bizi bağlayan ağları kemirmeni istiyorum demiş. Güvercinlerin başkanının bu sözleriyle fare başkanının yakalandığı yerden ağları kemirmeye başlamış. Başkan bu duruma karşı çıkarak fare kardeş. Önce arkadaşlarımı kurtarmanı rica ediyorum. İşe benden başlarsan yorulup işi bırakabilirsin. O zaman da arkadaşlarımdan bir kısmı kurtulamazlar. Bu nedenle işe önce onlardan başlamalısın demiş. Fare ağları kemirme işine önce diğer güvercinlerden başlamış. En son olarak da güvercinlerin başkanını kurtarmış. Tüm güvercinler sevinç çığlıkları atmaya başlamışlar. Fare dostlarına da çok teşekkür ederek oradan ayrılmışlar. Fare ile karga Bütün olup biteni seyreden karga, fare ile güvercinin dostluğuna hayran kalarak kendisi de bu iyi kalpli fare ile dost olmak istemiş. Farenin deliğine yaklaşarak, ''Zeyrek, iyiliksever arkadaş cevap ver, beni duyuyor musun?'' demiş. ''Fare, seni tanıyamadım, sen kimsin?'' ''Karga, ben bir kargayım. Az önce güvercinleri nasıl kurtardığını gördüm. Güvercinle olan dostluğun çok hoşuma gitti, ben de seninle dost olmak istiyorum.'' Fare bu dostluk teklifine karşı çıkarak Karga kardeş benim seninle paylaşacak ortak bir noktam yok ki. Çünkü sen leş yiyen bir kargasın. Ben de sana yem olabilirim. Bu durumda sana güvenemem. Karga Bak söylediklerin doğru ama seni yemek beni doyurmaz. Ama ben senin dostluğunu kazanmak istiyorum. Senin dostluğun benim için çok önemli. Fare İki çeşit düşmanlık vardır. Birincisi Fil ve Aslan'ın düşmanlığı. Yani birbirine eşit olan düşmanlık. İkincisi birbirine eşit olmayan düşmanlık. Seninle benim durumumda olduğu gibi. Bu tür düşmanlıklardan kedi ve senin gibi bana göre daha güçlü olan hayvanlar zarar görmezler. Ama ben bu işten çok zararlı çıkabilirim. Farenin bu sözlerinden sonra karga. Bak Zeyrek sen çok akıllı bir faresin. Sen benimle dost olmak için çaba gösterirsen dost olabiliriz. Ben iyi niyetle sana geldim. Sen de aynı duyguları taşıyorsan seninle dost olalım. İyi kalpli kimselerin dostlukları kalıcı olur. Bu çeşit dostluklar altın bir tabağa benzer. Bundan dolayı da kolay kolay kırılmazlar. Fare daha sonra Karga'nın dostluk teklifini kabul ederek başını deliğinden çıkarmış. Karga Fare kardeş dostluk teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim ama sen niçin benden uzakta duruyorsun? Benim dostluğumdan şüphen mi var? Fare ''Bak dostluklar iki çeşittir. Birincisi dostu için canını ortaya koyan kimseler. İkincisi dostu için gücünü ortaya koyan kimselerdir. Delikten çıkmamamın nedenine gelince sana güvenmediğimden değil. Senin pek çok arkadaşın vardır ama senin gibi iyi kalpli olmayabilirler. Akıllı kimse herhangi bir işe girişmeden önce tedbirini alan kimsedir. Ben artık senin dostluğundan asla şüphe etmiyorum.'' demiş. ''Karga seni dostlarımla tanıştırmak istiyorum.'' Tüm dostlarımın seni seveceklerinden de eminim. Bu sözler üzerine fare karganın yanına gelerek onunla dost olmuş. Bir süre geçtikten sonra karga fareye Senin yaşadığın delik güvenilir bir yer değil. Benim uzak bir yerde kaplumbağa dostum yaşamaktadır. İstersen oraya gidelim. Fare ben istediğin yere gitmeye hazırım. Aynı zamanda sana anlatacak çok hikayem var. Karga farenin kuyruğunu ağzına alarak havalanmış. Uzunca bir süre havada uçtuktan sonra kaplumbağanın bulunduğu yere ulaşmışlar. Karga kaplumbağaya başından geçenleri anlatmış. Karga fareyle kaplumbağayı tanıştırarak fareye ''Hani senin bana anlatacağın hikayeler vardı ya anlatır mısın?'' demiş. Fare anlatmaya başlamış. ''Bir zamanlar bir Allah dostunun evine misafir olmuştum. Bu kişinin hanımı ve çocukları yoktu. Kendisine her gün bir sepet yiyecek getirilirdi.'' Bu kişi karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri bir kenara koyardı. Bu adamın evden çıkmasıyla ben hemen sepetin içine girip karnımı doyururdum. Yiyeceklerin kalanına da diğer farelere götürürdüm. Bir süre sonra bu durumu anlayan Allah dostu sepeti benim erişemeyeceğim bir yere asmak istedi ama başaramadı. Günün birinde bu kişiye bir misafir geldi. Ev sahibiyle misafir yemekten sonra sohbete başladılar. Ev sahibi misafire sen nereden gelip nereye gidiyorsun? Misafir ben dünyanın her tarafını dolaşırım dedi. Gezgin olan misafir gezip gördüğü yerleri ev sahibine anlatmaya başladı. Ev sahibi de beni sepetten uzak tutmak için sürekli el çırpıyordu. Ev sahibinin bu hareketinden alınan misafir ben sana gördüğüm yerleri anlatıyorum sen de beni dinlemiyorsun. Allah dostu misafirden özür dilerek Evde bir tane fare var. Onu sepetten uzaklaştırmak için ellerimi çırpıyorum. Yiyecek sepetime bir fare de dandı. Ne yapsam gitmiyor. Misafir, söz konusu olan tek bir fare mi yoksa fare sürüsü mü diye sordu. Ev sahibi çok fare var ama bir tanesinden çok çekiniyorum dedi. Misafir, senin söylediklerin bana ayıklanmış susam karşılığında kabuklu susam alan kadını hatırlattı. Ev sahibi bu olayı anlatır mısın? Misafir anlatmaya koyuldu. Bir vakitler bir evde misafirdim. Yemekten sonra adam karısıyla çocuklarının yanına gitti. Ben de yatağıma uzandım. Onlarla aramızda sadece bir perde olduğu için konuşmaları rahatlıkla duyuyordum. Adam karısına ''Yarın eve kalabalık misafirler gelecek, ona göre hazırlık yap.'' dedi. Kadın kocasına ''Sen çocuklarına benim karnımı bile doyuramıyorsun.'' Kalabalık misafir çağırmamalıydın. Sen zaten bir şey biriktiremiyorsun ki. Adam: "Bak hanım, misafire yedirilen yemekler boşa gitmez. Her şey biriktirmek doğru değildir. Önemli olan elde bulunana sahip çıkabilmek ve diğer insanlara faydalı yerlerde kullanmaktır. Her şey toplamak isteyen kişi bu şekilde davranan kurda benzer." Kadın bu kurt hikayesini merak etmesi üzerine adam anlatmaya başladı. Günün birinde bir avcı ava çıkmış. Avda bir ceylan avlamış, bu ceylanı evine götürürken bir yaban domuzu görmüş. Ona ok atmış ama onu vuramamış. Avcı domuzun peşine düşerek onu öldürmüş. Oradan geçen bir kurt kendi kendine, işte fırsat ayağıma geldi. Bu adam domuz ve ceylan uzun süre bana yeter diyerek avcının bir kenar bıraktığı okun deriden yapılan kirişini yemeye başlar. Kirişin kopmasıyla da yaydan fırlayan ok aniden kurdun boğazına saplanır. Kurt oracıkta ölür. Adam bu hikayeyi anlattıktan sonra karısına Her şeyi biriktirmek bazen ölümle sonuçlanabiliyor. Kadın Tamam evde pirinç ve susam var. Ben bunlarla yemek yapacağım. Sen istediğini yemeğe çağırabilirsin. Kadın susamları ayıklamak suretiyle yemek hazırlıklarına başlar. Ayıklayıp yıkadığı susamları kurumaları için güneşe serer. Kuşların iyileşmemesi için de bir çocuğunu susamların yanına oturtur. Kadın daha sonra başka şeylerle ilgilenmeye başlar. Oyuna dalan çocuk da susamlarla ilgilenmez. Kuşlar susamlara yaklaşamamışlardır ama daha kötü bir şey olmuştur. Bir köpek gelerek susamları aniden kirletmiştir. Keli susamlarla yemek yapmak istemeyen kadın onları pazara götürerek ayıklanmamış susamlarla değiştirmek istediğini söyler. Susam tüccarı da Ayıklanmış susamları getirip yerine ayıklanmamış susam götürmek isteyen birisinin bir nedeni olmalı diyerek değiştirme işini kabul etmez. Misafir de Allah dostuna bu hikayeyi anlattıktan sonra ev sahibine dönerek Susam meselesinde olduğu gibi Seni böylesine bıktıran bu farenin de diğer farelerden bir üstünlüğü olmalı. Sen bana bir kazma bul da onların yuvasını kazayım. Ev sahibi bir kazma getirdi. Adam fare yuvasını kazdı, orada bir kese altın buldu. Allah dostuna dönerek, ''Bu altınlar fareye cesaret verdiği için fare sıçrıyordu. Sen bu altınları al, farenin de artık sıçramadığını göreceksin.'' der. Aradan bir gün geçince diğer fareler servet sahibi olup sıçrayan fareden yiyecek istemişler. O da her zaman yaptığı gibi yiyecek sepetinin yanına gidip sıçramaya çalışmış ama başaramamış. Yiyecek bulamadan yuvaya döndüğü için diğer fareler onu terk etmişler. Bu hikayeden de anlaşılıyor ki diğer fareler sıçrayıp yiyecek getiren fareyi varlığı için seviyorlarmış. Bu hikayeyi anlatan fare, işte ben de bu olaydan sonra paradan ve paraya dayalı dostluklardan nefret etmeye başladım. Birilerine bağımlı olarak yaşamaktansa özgür olarak yaşamayı tercih ettim. Bu nedenle uzun yolculuklara çıktım, güvercinlerden bir dostum vardı. ''Onun sayesinde kargayla dost oldum.'' Dedikten sonra kargaya dönerek ''Senin sayende de kaplumbağaları tanıdım. Bu dünyada dostluktan daha önemli bir şey tanımıyorum.'' demiş.